7. bölüm. Ben borsanın yükselmesi ya da düşmesiyle ilgili tahminlerimi anlatmaktan çekinmem. Ama kimseye belli bir hisse senedinden satın almaları ya da satmaları için tiyo vermem. Eğer borsada genel bir düşüş varsa bütün hisselerin fiyatları düşer. Genel bir yükseliş varsa yükselir. Ancak diyelim ki bir savaş yaşanıyorsa ve borsa bu yüzden düşmüşse bu silah hisselerinin de düşeceği anlamına gelmez. Ben genel durumlardan söz ediyorum. Ancak ortalama bir yatırımcı borsadaki genel düşüş ya da yükselişlerle ilgilenmez. Bu yatırımcı hangi hisse senedini satması ya da alması gerektiğini bilmek ister. Hazıra konmaktır niyeti. Yan gelip yatmak ister. Kafasını fazla yormak istemez. Yerde bulduğu parayı saymak bile zor gelir ona. Ben bu kadar tembel değildim ama yine de genel borsa koşullarını düşünmek yerine ayrı ayrı hisse senetlerini değerlendirmek, genel hareketler yerine tek tek dalgalanmalara bakmak kolayıma geliyordu. Bu yöntemi değiştirmem gerekiyordu ve sonunda değiştirdim. İnsanlar hisse alım-satım işinin temel özelliklerini anlarken biraz zorlanırlar. Borsa yükselirken hisse senedi almak en rahat yöntemdir. Önemli olan fiyatları en düşük anında yakalayabilmek değil, doğru anda alış ya da satış yapabilmektir. Borsanın düşeceğini düşünüyorsam ve satış yapmaya başladıysam, yaptığım her satış bir öncekinden daha düşük fiyata gerçekleşir. Eğer satın alacaksam bunun tam tersi geçerlidir. Fiyatlar sürekli artıyor olmalıdır. Fiyatlar artarken satın almak, düşerken de satmak benim yöntemimdir. Diyelim ki ben hisse senedi alacağım ve 110'dan 2000 adet hisse aldım. Eğer ben satın aldıktan sonra hisse senedinin fiyatı 111'e çıkarsa demek ki en azından o an için yaptığım işlemde haklıyım. Çünkü hisse fiyatı 1 puan arttığına göre kar etmiş sayılırım ve kar ettiğim için gidip 2000 hisse daha alırım. Eğer borsa hala yükseliyorsa Tekrar 2000 hisselik bir alım yaparım. Diyelim ki fiyat 114'e çıktı. O an için bunun yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi elimde bir hisse senedi bazı oluştu. Ortalama 111 3 bölü 4'ten 6000 hisse senedi satın aldım. Ve şu anda hisse fiyatı 114. O an için daha fazla hisse almak istemiyorum. Oturup bekliyorum. Hisse fiyatı elbet bir noktadan sonra düşecek diye düşünüyorum. Bu düşüşten sonra borsa fiyatı nasıl toparlayacak diye merak ediyorum. Büyük bir olasılıkla bu düşüş benim yaptığım üçüncü alımdan sonra gerçekleşecek. Diyelim ki fiyat 114'ten 112 1 bölü 4'e düşecek. Sonra tekrar artacak. Fiyat tekrar 113 3 bölü 4'e çıktığı anda borsadan 4000 hisse alma emri veriyorum. Eğer o 4000 hisseyi, 113 3 bölü 4'e alabiliyorsam yanlış giden bir şeyler olduğunu anlıyorum ve bir deneme satışı yapmaya karar veriyorum. Yani 1000 hisse senedini satışa çıkartıyor, borsanın buna nasıl tepki verdiğini izliyorum. Ancak diyelim ki fiyat 113 3 bölü 4 verdiğim 4000 hisselik alış emrinden sonra 2000 hisseyi 114'e, 500 hisseyi 114 1 bölü 2'ye Geri kalanını da daha yüksek fiyatlara alabiliyor. Son 500 hisse içinde 115 1 bölü 2 ödüyorum. Artık kesinlikle haklı olduğumu anlıyorum. Hisse senedini alış koşullarım bana o anda o hisseyi almakta haklı olup olmadığımı gösteriyor. Elbette bu arada borsanın genel durumunu iyice değerlendirdiğimi ve borsanın artma eğilimi içinde olduğunu varsayıyorum. Ben hiçbir hisseyi fazlasıyla ucuza ya da fazlasıyla kolay satın almak istemem. Bir keresinde borsanın en ünlü operatörlerinden biri olduğu dönemde Başkan White hakkında bir şey duymuştum. Başkan takma adıyla tanınan White son derece nazik, yaşlıca, çok zeki ve cesur bir adamdı. Duyduğum kadarıyla kendi zamanında harika şeyler başarmıştı. Şeker hisselerinin borsadaki dalgalanmaların baş nedeni olduğu günlerdi. Şeker şirketinin genel müdürü H. O. Hevmayer zirvede en parlak anlarını yaşıyordu. Eski borsacılar H.O. ve adamlarının şeker hisselerinde istedikleri etkiyi yaratacak gerekli para kaynaklarına ve zekaya sahip olduğunu anlatırlar. Hevmayer'ın o güne kadar hiçbir insaydırın yapamadığı kadar çok profesyonel borsacıyı ezip geçtiğini söylerler. Genellikle borsacılar insaydırlara destek yerine köstek olurlar. Bir gün Başkan White'ı tanıyan biri heyecan içinde White'ın ofisine dalarak demiş ki ''Başkan eğer iyi bir haber alırsam hemen gelip sana bildirmemi, haber işine yararsa bana birkaç yüz hisse ayıracağını söylemiştin.'' Durup biraz soluklanmış ve başkanın kendisini doğrulamasını beklemiş. Başkan her zamanki dalgın ifadesiyle ona bakmış ve ''Sana tam olarak ne söylediğimi hatırlamıyorum ama işime yarayacak bilgilerin karşılığını ödemeye hazırım.'' demiş. ''Tamam işte, şimdi elimde böyle bir bilgi var.'' ''Aferin.'' demiş başkan. Ses tonu o kadar yumuşakmış ki kendisine bilgi getiren adam yutkunup ''Evet efendim, sayın başkan.'' demiş. O da White'a yaklaşmış ve kimsenin kendilerini duymaması için alçak bir sesle H.O. Hevmayer şeker hissesi alıyor diye fısıldamış. Öyle mi diye yanıtlamış başkan hiç istifini bozmadan. White'ın bu tavrı adamın sinirine dokunduğundan bir kez daha üzerine basa basa evet efendim eline geçirdiği her hisseyi alıyor demiş. Emin misin dostum diye yinelemiş başkan. Yüzde yüz eminim şirket görevlileri alabildikleri her hisseyi alıyorlar. Şeker ücretleriyle ilgili bir şey ve çok yakında patlayacak rüçanlı temettüleri geçecekmiş. Yani en azından 30 puan artacak. Yaşlı adam, sence bu olur mu? diyerek fiyatlara bakmak için taktığı gümüş çerçeveli gözlüklerin arkasından süzmüş karşısındakini. Bence bu olur mu? Ne demek bence bu olur mu? Adım gibi eminim olacağından, eğer H.O. Hevmayer'la arkadaşları şu anki hızla şeker alıyorlarsa, 40 puandan aşağısına razı olmazlar. Borsada her an kontrollerinden çıkmak üzere, fiyatlar aniden fırlayacak, hisseler bir ay öncesine göre çok daha zor bulunuyor. Demek şeker alıyor öyle mi demiş başkan? Almak mı? Fiyatına aldırmadan son sürat ceplerine dolduruyor. E demiş White. Sonra da susmuş. Ama bu kadarı tüyocuyu sinirlendirmeye yetmiş. Aynen öyle ve bence bu gayet iyi bir bilgi. Bir kere kesinlikle güvenilir. Öyle mi? Öyle ve de bence fiyatı yüksek olmalı. Bu haber işinize yarayacak mı? Elbette yarayacak. Ne zaman diye sormuş tüyocu kuşkuyla. Hemen. Başkan seslenmiş. Frank... Bu en atılgan brokerının adıymış ve o sırada da yan odadaymış. Buyurun efendim diye gelmiş Frank. Lütfen borsaya inip on bir şeker satar mısın? Satmak mı diye haykırmış diyorcu. Sesi öylesine acı doluymuş ki odadan çıkmak üzere olan Frank bile dönüp bakmış. Evet satmak demiş başkan. Ama size söyledim H.O. Helmhier alıyor o hisseleri. Ne söylediğini biliyorum dostum demiş başkan sakince. Broker'a dönerek acele et Frank diye seslenmiş. Broker emri yerine getirmek üzere koşar adımla oradan uzaklaşmış ve tüyocunun yüzü kıpkırmızı olmuş. Geliyorum ve size bugüne kadar duyduğum en büyük haberi veriyorum. Size geldim çünkü sizin benim dostum ve aklı başında bir insan olduğunuzu sanıyordum. Bu haberi değerlendireceğinizi düşünmüştüm. Başkan sakinleştirici bir ses tonuyla değerlendiriyorum zaten demiş. Ama size söyledim H.O. ve arkadaşları satın almaya başlamış. Tamam sizi duydum. Alıyormuş dedim almak satmak değil diye bas bas bağırmış diyordu. Tamam alıyormuş ben de öyle anladım zaten demiş başkan. Bu arada ticker'ın yanında durmuş fiyatlara bakıyormuş. Ama siz satıyorsunuz. Evet, 10 bin lise satıyorum. Başkan başını sallamış, satıyorum tabii demiş. Sözlerine ara verip dikkatini fiyatlara yöneltmiş. Tüocu da yaklaşıp başkanın ne gördüğüne bakmış. Yaşlı adamın ne kadar kurnaz olduğunu bilirmiş. Başkanın omzunun üzerinden fiyatlara bakarken elinde makbuzla bir görevli içeri girmiş. Belli ki bu Frank'in gönderdiği rapormuş. Başkan rapora gözünün ucuyla bakmakla yetinmiş. Satış emrinin nasıl yerine getirildiğini zaten banttan gelen bilgilerden görmüş. Raporu görünce görevliye "Söyle 10 bin hisse daha satsın." demiş. Başkan "Yemin ederim hisseyi satın alıyorlar. Sana Bay Hemmer'ın kendisi mi söyledi?" diye sormuş başkan. "Olur mu hiç? O kimseye bir şey söylemez ki, en yakın arkadaşına bile tiyo vermez o." Ama ben bunun doğru olduğunu biliyorum. Fazla heyecanlanma dostum demiş ve elini kaldırmış başkan. Bir yandan da banda bakıyormuş. Tiyocu acı acı demiş ki, eğer düşündüğümün tam tersini yapacağını bilseydim, ne kendi zamanımı boşuna harcardım ne de seninkini. Yine de sen o hisseden zarar edince sevinmeyeceğim. Senin için üzülüyorum başkan. Gerçekten de şimdi izin verirsen bu haberi kendim değerlendireceğim. Ben değerlendiriyorum, sen merak etme. Borsayı biraz da olsa tanıyorum. Belki senin kadar ya da hem hayır kadar değil ama yine de biraz tanıyorum. Şimdi senin bana getirdiğim bilgileri geçmişte aldığım derslere göre kullanıyorum. Wall Street'te benim kadar uzun zaman geçirdikten sonra gerçekten de benim için üzülen birilerinin olduğunu bilmek çok güzel. Boşuna telaşlanma dostum. Adam başkana baka kalmış. Karar yeteneği ve direnci karşısında hayranlığını gizlemekte zorlanıyormuş. Çok geçmeden görevli geri gelmiş ve başkana bir rapor uzatmış. Başkan da rapora bakmış ve şimdi de git 30 bin şeker almasını söyle, 30 bin adet alacak demiş. Görevli hızla dışarı çıkmış ve tüyocu yaşlı tilkiyle baş başa kalmış. Başkan, dostum diye açıklamaya başlamış. Senin bana doğruyu söylediğinden bir an bile kuşkulanmadım ama bu haberi H. O. Hevmayer sana kendisi bile söylemiş olsaydı yine aynı şeyi yapardım. Gerçekten de Hevmayer ve arkadaşlarının o hisseleri senin söylediğin gibi alıp almadıklarını anlamanın tek bir yolu vardı. O da benim yaptığımı yapmaktı. İlk 10 bin hisse gayet kolay satıldı ama durum hakkında fazlaca bilgi vermiyordu bu. İkinci 10.000 hisse anında gitti. Hem de borsa yükselmeye devam ediyordu. Demek ki birileri satılan her hisseyi hemen almaya hazırdı. Bu alıcıların kim olduğu şu anda pek de önemli değil. Ben artık kısa pozisyondan çıktım. Elimde 10.000 hisse var. Ve bana verdiğim bilginin doğru olduğuna inanıyorum. Karşılığında bana ne vereceksiniz diye sormuş tüyocu. Başkan... Senin aldığın 10.000 hissenin 500'ü senin demiş. Sana iyi günler. Bir dahaki sefere bu kadar heyecanlanma olur mu? Tiyocu çıkarken, başkan rica etsem siz kendi hisselerinizi satarken benimkileri de satabilir misiniz? Belki de sandığım kadar iyi bilmiyorum borsa işini demiş. İşte işin teorisi budur. Bu yüzden ben hiçbir hisse senedini ucuza almak için hemen atılmam. Elbette mantıklı bir fiyattan almaya, borsanın ilerisinde gitmeye çalışırım. İş satmaya geldiğinde hisselerinizi isteyen birini bulamazsanız zaten satış yapamazsınız. Eğer uzun vadeli ve yüksek miktarda alımlar yapıyorsanız bunu aklınızdan hiç çıkartmayın. Bir yatırımcı önce genel koşulları inceler, sonra kendine bir plan yapar ve sonra harekete geçer. Diyelim ki planı gerçekleşir ve büyük kar elde eder ama kağıt üzerinde. Bu yatırımcı hisselerini canı isteyince satamaz. Borsanın 50 bin hisseyi alması 100 hisseyi almasından çok daha zor olacaktır. Bu yatırımcı kendisi için bir piyasa oluşana kadar beklemek zorundadır. Derken hisseleri için bir alıcı kitlesi oluştuğunu fark eder. O kitleye hemen ulaşmalıdır. Zaten belli bir süredir beklemektedir. Hisseleri o isteyince değil, satabildiği zaman satmak zorundadır. En iyi zamanlamayı sağlayabilmek için ortamı dikkatle izlemeli ve sınamalıdır. Borsanın satış için ne zaman en uygun koşullara ulaşacağını anlamak çok zor bir iş değildir. Ancak hisselerin hepsini borsaya sürmeden bir deneme yapmak, ve ortamın gerçekten uygun olup olmadığını anlamak gerekir. Unutmayın ki fiyatların tam istediğiniz düzeye çıkmasını ya da inmesini beklemek boşunadır. Ancak ilk işlemden sonra kar etmemişseniz asla ikinci bir işleme girmeyin. Beklemeyi tercih edin. İşte bu noktada fiyatları çok iyi izleyin. Bir sonraki işlemi ne zaman başlatacağınızı böyle anlayacaksınız. Her şey doğru zamanlamaya bağlıdır. Bunun önemini anlamam uzun yıllar sürdü. Ayrıca bana yüzbinlerce dolara mal oldu. Mutlaka piramit yöntemiyle alım-satım yapın demiyorum. Elbette bazı yatırımcılar bu yöntem sayesinde büyük paralar kazanabiliyor. Ben sadece şu kadarını söylüyorum. Diyelim ki bir yatırımcı 500 hisse senedi alacak. Bence bu yatırımcı spekülasyon yapmak istiyorsa bu hisselerin hepsini aynı anda almamalı. Hele kumar oynuyorsa asla aynı anda almamalı. Önce yüz hissesini de aldı diyelim. Belki kısa süre sonra zarar edecek. Niçin gidip kendisini zarara sokan hisseden daha fazla alsın ki? En iyisi yanıldığını hemen anlayarak o an için o hisselerden vazgeçmesidir. 8. Bölüm 1906 yazında Saratoga'da yaşadığım Union Pacific olayı beni ve boş laflardan iyice soğuttu. Yani ne kadar iyi niyetli ve deneyimli olurlarsa olsunlar, başkalarının fikirlerine ve tahminlerine kulak asmamayı öğretti. Borza ile ilgili bilgileri çevremdeki herkesten daha iyi değerlendirebildiğimi yaşayarak gördüm. Ayrıca Harding Brothers'ın ortalama müşterilerinden çok daha iyi durumdaydım. Çünkü borsa ile ilgili önyargım yoktu. Borsanın yükseliyor ya da düşüyor olması benim için fark etmiyordu. Tek önyargım yaptığım tahminlerde yanılmamak gerektiğiydi. Gençliğimde bile gördüğüm her şeyi kendime göre yorumlardım. Çevremde olup bitenlere ancak bu yöntemle anlam katabiliyordum. Ben asla başkalarının düşüncelerini sorgulamadan kabul edemem. O yüzden her konuda kendi fikrimi oluştururum. Eğer bir şeylere inanıyorsam bunun mutlaka bir nedeni vardır. Hisse senedi satın alıyorsam borsanın genel koşullarını inceleyerek buna karar vermişim demektir. Oysa akıllı zannettiğimiz birçok yatırımcı sırf elinde hisse senedi var diye borsanın yükseleceğini iddia eder. Ben elimdeki hisse senetlerinin ya da bir takım dileklerimin önemli kararlarımı etkilemesine hiç izin vermem. O yüzden ben hiçbir zaman borsayla kavgaya tutuşmam. Borsa en beklemediğiniz anda üstelik de sizin mantığınıza ters bir biçimde hareket etti diye ona kızmak, zatüre olduğunuz diye akciğerlerinize kızmaya benzer. Yavaş yavaş borsada spekülasyon yapmanın banttan gelen fiyatları okumaktan daha fazla bir şey olduğunu anlamaya başlamıştım. için borsa yükselirken mutlaka hisse senedi alma öğüdü, benim içinde bulunduğum borsayı daha iyi değerlendirmem gerektiğini anlamama yardımcı oldu. Büyük karların büyük dalgalanmalardan doğduğunu düşünmeye başladım. Büyük dalgalanmalara yol açan ilk neden ne olursa olsun beraberinde getirdiği sonuçları etkileyen şey borsacıların manevraları değil, borsanın temel koşullarıdır. Bu dalgalanmanın karşısında kim olursa olsun ne kadar süreceğini ve sonuçlarının ne olacağını ancak borsada hakim olan genel koşullar belirleyecektir. Saratoga'dan sonra her şeyi daha açık görmeye başladım ya da ben olgunlaşmıştım. Bütün hisse senetleri borsadaki genel eğilim doğrultusunda hareket ettiğine göre Tek tek hisse fiyatlarını ya da şu veya bu hissenin davranışını izlemeye gerek yoktu. Ayrıca genel dalgayı göz önüne almak bir yatırımcıyı sınırlandırmıyordu. İsterse borsadaki bütün hisse senetlerini aynı anda alıp satabilirdi. Bazı hisse senetlerinde sermaye karşılığı alınan hisselerin belli bir yüzdesini açtıktan sonra kısa pozisyonda bulunmak tehlikelidir. Ama bu da hisselerin nasıl, nerede ve kimin tarafından alındığına bağlı olarak değişecektir. Öte yandan bir yatırımcı eğer parası varsa hiç zorlanmadan genel listeden seçerek 1 milyon adet hisse senedi alabilir. Eskiden insiderlar kısa pozisyona giren yatırımcıların onların kaygı ve korkuları üzerinden büyük paralar kazanırdı. Doğal olarak en iyisi yükselen bir borsada hisse senedi satın almak, borsa düşerken de satmaktır. İnsana fazlasıyla basit geliyor değil mi? Ama bu ilkeyi anlamak yetmez. Uygularken birçok olasılığı göz önünde bulundurmak gerekir. Bu temel ilkeye göre alım-satım yapmayı öğrenmek benim uzun süreme aldı. Ancak kendime haksızlık etmeyeyim. O güne kadar o yöntemle spekülasyon yapabilmek için yeterli param olmamıştı. Büyük bir dalgalanma demek yüksek kar demektir. Ne var ki elinizdeki hisse senetlerinin sayısının da çok olması gerekir. Bunun için de brokerınızdaki hesabınızın kabarık olması şarttır. Ben her zaman hayatımı borsadan kazandım ya da kazandığımı düşündüm. Bu yüzden de daha karlı olabilecek ancak daha yavaş ve bu nedenle kısa vadede daha pahalı olan dalgalanmalar üzerinden alım-satım yapma yöntemine bir türlü geçemedim. Oysa artık kendime olan güvenim artmaya başlamıştı. Bu arada brokerlarım beni şansa açık bir çaylak olarak görmekten vazgeçmişti. O güne dek benim üzerimden bol komisyon kazanmışlardı. Ama artık onların bir numaralı müşterisi olmak üzereydim ve bana verdikleri değer yaptığım alım-satımların toplamının çok üstündeydi. Kar eden bir müşteri her broker için servettir. Fiyatları incelemek bana yetmemeye başlayınca hisse senetlerinin günlük dalgalanmalarına duyduğum ilgiyi de kaybettim. Artık oyunu başka bir açıdan izlemem gerekiyordu. Fiyatları bırakıp temel ilkelere döndüm. Fiyat dalgalanmalarıyla değil genel koşullarla ilgileniyordum. Elbette bu arada günlük borsa haberlerini okumayı ihmal etmiyordum. Bütün borsacılar okur bu haberleri. Ama bu haberlerin yarısı asılsız çıkan dedikodular, geri kalanı da yazarların kişisel görüşüdür. Borsadaki temel koşullar hakkında yazılar yayımlayan saygın dergiler de beni tam olarak tatmin etmiyordu. Finans editörlerinin görüşleri benimkilerle bağdaşmıyordu. Bu yazarlar için anlattıkları şeyleri belli bir düzene oturtup belli sonuçlar çıkartmak önemli değildi. Oysa benim için gerekliydi. Ayrıca zaman unsuruna bakışımız da tamamen farklıydı. Benim için daha sonraki haftalar için yapılan tahminler bir önceki haftanın analizinden çok daha önemliydi. Yıllar boyunca deneyimsizlik, gençlik ve parasızlık gibi üç büyük talihsizlik peşime bırakmadı. Ama artık içimde yeni bir şeyler keşfetmiş olmanın umudu vardı. Borsaya karşı yeni tutumum, geçmişte niçin New York'ta bu kadar başarısız olduğumu açıklıyordu. Elimde yeterli kaynak ve deneyim vardı. Üstelik kendime güveniyordum. Bu nedenle bir an önce cebimdeki anahtarı denemek için yanıp tutuşuyordum. Ama bu arada kapıda ikinci bir kilit olduğunu fark etmemiştim. Zaman kilidi. Bu yaptığım son derece doğal bir hataydı. Yine alacağım ders karşılığında ağır bir bedel ödemek zorunda kaldım. 1906 yılında dünyadaki ekonomik duruma bir bakınca işlerin ciddi olduğunu anlamıştım. Dünyadaki zenginliklerin çoğu yok olmuştu. Herkes er ya da geç, bunun etkisini hissedecek, kimse kimseye yardım edecek bir konumda olmayacaktı. Bu 10 bin dolar değerinde bir evi, 8 bin dolar değerinde yarış atlarıyla dolu bir vagonla takas etmenin getireceği bir sarsıntıya benzemeyecekti. Bu evin yangında yanıp kül olması, bu arada atların çoğunun tren kazasında ölmesine benzer bir felaket olacaktı. Güney Afrika'daki savaşta, Milyonlarca dolar barut tozu olup uçmuştu. Ayrıca hiçbir işe yaramayan bir yığın askeri doyurmak gerekiyordu. Bu da geçmişte ülkeye yatırım yapan İngilizleri bölgeden kaçırmıştı. Ayrıca San Francisco depremi ve yangını üreticilerden çiftçilere, tüccarlardan işçilere hatta milyonerlere kadar herkese etkilemişti. Tren yolları bundan büyük zarar görecekti. Bu durumun yakın gelecekte düzelmesine de olanak yoktu. Yapabilecek tek şey vardı. Hisse senetlerini satmak. Size daha önce de söylemiştim. Borsanın durumunu inceledikten ve karar verdikten sonra yapacağım ilk işlemden mutlaka kar etmeliyim. O dönemde de satmaya kararlıydım ve fazla düşünmeden hızla hisselerimi satmaya başladım. Nasıl olsa borsa düşmek üzereydi ve ben de hayatımın en büyük karını elde edecektim. Borsa düşüşe geçti. Sonra biraz yükseldi. Derken biraz daha düştü ve sonra da düzenli bir şekilde yükselmeye başladı. Kağıt üzerindeki karlarım silindi gitti. Zararlarım artmaya başladı. Öyle bir gün geldi ki borsanın bir zamanlar düştüğünü anlamaya bir inşaat lazımdı. Baktım olacak gibi değil, hisse alarak kısalarımı kapattım. İyi ki de kapatmışım yoksa tek bir kartpostal alacak kadar param bile kalmayacaktı. Elimdeki paranın çoğunu böylece kaptırdım ama mücadele edecek gücüm vardı. Bir hata yapmıştım ama nerede? Borsa düşerken hisse satmıştım. Tamam bu akıllıca bir hareketti. Kısa pozisyona girmiştim bu da akıllıcaydı ama fazla erken satmıştım. Bu bana çok şeye mal oldu. Fikir doğru ama uygulama yanlıştı. Yine de her geçen gün borsayı kaçınılmaz sona yaklaştırıyordu. Ben de bekledim ve borsa tökezleyip aşağı doğru kaymaya başlayınca elimde kalan 3 kuruşluk marjla satabildiğim kadar hisse senedi sattım. Bu kez haklı çıktım ama yalnızca bir gün boyunca. Çünkü ertesi gün borsa tekrar yükseldi. Beni de fena halde zarara uğrattı. Yine fiyatlara baktım. Hisse alıp kısaları kapadım ve bekleyişe geçtim. Bir süre sonra tekrar sattım. Yine önce düşen fiyatlar beni umutlandırdı, sonra borsa bir kez daha şahlandı. Borsa benim eski bakış Shop günlerime dönmem için elinden geleni yapıyor gibiydi. İlk kez bir ya da iki hisse senedi yerine bütün borsayı kapsayan ileriye dönük bir planla hareket ettim. Yeterince uzun süre dayanabilirsem kazanırım sanıyordum. Daha o dönemde hisseleri azar azar satarak başladığım özel sistemimi oluşturamamıştım. Yoksa önce az miktarda hisse satarak başlardım işe. Yoksa önce az miktarda hisse satarak başlardım işe. O zaman marjımın bu kadar büyük bir kısmını kaybetmemiş olurdum. Bu benim yanıldığım gerçeğini değiştirmezdi, ama en azından o kadar zarar görmezdim. Bazı gerçekleri öğrenmiştim. Ama henüz onları nasıl bir araya getireceğimi bilemiyordum. Yaptığım gözlemlerin eksik olması beni engelledi. Her zaman hatalarımdan ders almasını bilmişimdir. Böylece ben de borsadaki fiyatları düşerken hisse satmanın iyi bir şey olduğunu ama mutlaka fiyatları yakından izleyerek harekete geçecek en uygun zamanı kollamanın gerektiğini anladım. Eğer doğru başlarsanız kar etme olasılığınız artacaktır. Ve borsadaki hareketleri daha fazla güvenle izleyebilirsiniz. Elbette bugün gözlemlerimin doğruluğuna daha çok güveniyorum. Ve bu gözlemlerin benim istek ve umutlarımdan etkilenmemesini sağlıyorum. Ayrıca elimdeki bilgileri doğrulamak ve görüşlerimin doğruluğunu sınamak için daha fazla olanağa sahibim. Ama 1906 yılında borsada arka arkaya yaşanan yükselişler benim marjlarımı ciddi şekilde sarstı. Yaşım 27'ye gelmişti. 12 yıldır borsanın içindeydim. Yine de ilk kez borsada bir kriz beklentisine göre hareket ettiğimde borsayı bir teleskopla izliyordum. Fırtına bulutunu ilk gördüğüm andan fırtınanın kopmasına kadar yani benim hisselerimi nakde çevirdiğim ana kadar o kadar uzun süre geçmişti ki ben kendi gözlerimden kuşkulanmaya başlamıştım. Bu arada birçok uyarı duyuldu. Mevduat oranlarında inanılmaz yükselişler yaşandı. Yine de zamanın en büyük finansçıları, büyük bir umutla menkul kıymetler borsasındaki yükselişin felaket habercilerini yalancı çıkardığını öne sürdü. Ben acaba borsanın düşeceğini düşünerek yanılıyor muydum? Yoksa erken satışa geçtiğim için zamanlamam mı yanlıştı? Zamanlamamın yanlış olduğuna karar verdim. Ama bu konuda yapabileceğim fazla bir şey yoktu. Derken borsada satışlar arttı. Bu benim beklediğim fırsattı. Satabildiğim kadar çok hisse sattım. Ama hemen sonra fiyatlar tekrar fırladı. Hem de çok yüksek bir düzeye. Birdenbire meteliksiz kalmıştım. Tahminimde haklı çıkmıştım. Ama yine zarardaydım. Başıma gelenler inanılır gibi değildi. Her şeyi şöyle özetleyebilirim. Önümde kocaman bir dolar yığını belirmişti. Üzerinde bir levha vardı. Levhada kocaman harflerle istediğiniz kadar alın yazıyordu. Yanında da üzerine Lawrence Livingstone nakliye şirketi, işareti bulunan bir araba vardı. Elimde yepyeni bir kürek tutuyordum. Ortalıkta başka hiç kimse yoktu ve bu yığını herkesten önce gördüğüm için dolarların rakipsiz sahibi bendim. Eğer durup da baksalardı bu yığını görebilecek insanlar vardı. Ama onlar beyzbol maçı seyretmekle, araba yarışlarıyla ya da parası benim gördüğüm dolarlarla ödenecek evler satın almakla meşguldü. İlk kez burnumun ucunda bu kadar çok para vardı ve ben de doğal olarak yığına doğru koşmaya başladım. Ben yığına ulaşamadım. Rüzgar yön değiştirdi ve ben yeri boyladım. Paralar hala oradaydı. Ama ben küreğimi kaybetmiştim ve araba da gitmişti. Fazla erken davranmanın cezası buydu işte. Gördüğüm şeyin serap değil, gerçekten bir yığın dolar olduğuna kendimi inandırmaya çalışıyordum. Gördüğümün ne olduğunu çok iyi biliyordum. Ama onun karşılığında alacağım ödülü düşünürken dolar yığınına olan uzaklığım gözümden kaçmıştı. Aniden koşmaya başlamak yerine yürümem gerekiyordu. İşte her şey böyle oldu. Hisse senetlerini satmaya başlamak için henüz zamanın gelip gelmediğini anlayamamıştım. Fiyatlara bakmam gereken anda bunu yapmamıştım. Bu olay bana borsada talebin azaldığı dönemlerin başında fazla aceleci davranmamam ve tüfeğin ters tepmesi tehlikesi kalmayana kadar büyük miktarlarda satış yapmamam gerektiğini öğretti. O güne kadar Harding'in ofisinde binlerce hisse senedi alıp satmıştım. Firma bana çok güveniyordu ve ilişkilerimiz son derece iyiydi. Çok kısa süre sonra benim haklı çıkacağımı anladılar ve her zaman şansımı sonuna kadar kullandığımı bildikleri için bana başlangıç için sermaye sağladılar. Böylece zararımı kapatmayı başardım. Geçmişte benim üzerimden çok para kazanmışlardı. Gelecekte de kazanacaklarını biliyorlardı. Böylece belimi doğrultur doğrultmaz orada tekrar alım-satım yapmaya başladım. Aldığım dersler burnumu biraz sürtmüştü. Daha doğrusu daha dikkatli davranır olmuştum. Çünkü uçurumun kenarından döndüğümü çok iyi biliyordum. Yaptığım tek şey satmaya başlamadan önce yapmış olmam gereken bir şeyi yapmak yani borsayı izlemek ve beklemekti. Artık olan olmuştu ama ben bir dahaki sefere aynı hatayı işlemek istemiyordum. Eğer insan hiç hata yapmazsa bir ay içinde dünyayı ele geçirebilir. Ama yaptığı hatalardan ders almazsa dünyada dikili bir ağacı bile olmaz. Neyse, günün birinde güvenim yerine geldi. Bu kez kendimden emindim. İçimde tek bir kuşku kırıntısı bile yoktu. Bütün gazetelerin ekonomi sayfalarında çıkan bir ilanı okumuştum. Bu ilanı bir önceki denememde de beklemem gerekirdi. Norton Pasifik, ve Great Norton demir yolları yeni hisse senedi çıkartmıştı. Ödemeler hissedarların ihtiyacına uygun taksitlerle yapılacaktı. Bu Wall Street'te yeni bir dönemdi. Hayır alamet olmadığı da kesindi. Geçmişte Great Norton hisselerine değer kazandıran en büyük haber, hissedarlara yeni çıkan hisseleri nominal değerden satın alma hakkını veren bir ilan oluyordu. Bu haklar çok değerliydi. Çünkü borsa fiyatı her zaman nominal değerin üzerinde gerçekleşirdi. Ama artık para piyasası öyle bir hale gelmişti ki ülkenin en küçük bankaları bile hissedarların yeni hisseler karşılığında nakit ödeme yapabileceklerini sanmıyordu. Ve Great Norton hisseleri 330 civarında alıcı buluyordu. Ofise gider gitmez Ed Harding'e satma zamanı geldi dedim. İşte asıl şimdi satmam gerekiyor. Şu ilana bir göz at. İlanı görmüştü. İlanda yazanların ne anlama geldiğini ona anlattım. Ama Harding burnumuzun ucundaki fırsatı göremiyordu. Fazla satış yapmadan önce biraz bekleyip borsanın tekrar yükselip yükselmeyeceğini izlememi istedi. Biraz beklersek fiyatlar düşebilirdi ama biz daha emin olurduk. Evet dedim ona. Fiyatların düşmesi çok gecikti. Demek ki çok ani bir düşüş olacak. Bu ilan bankaların ne durumda olduğunu gösteriyor. Onların korktuğu benim olmasını istediğim bir şey. Bu bizim satmaya başlamamız için bir işaret. Bu bizim için yeterli. Eğer 10 milyon dolarım olsaydı son kuruşuna kadar yatırırdım bu işe. Biraz daha konuşmam ve onu ikna etmem gerekti. O hayret verici ilandan benim çıkarttığım sonuçları çıkartmakta zorlanıyordu. O ilan benim için yeterliydi ama ofistekiler için aynı anlamı taşımıyordu. Ben de hisse sattım ama çok az miktarda, çok çok az miktarda. Birkaç gün sonra St. Paul gazetelerinde bir ilan vardı. Birkaç gün sonra Senpol Paul gazetelere bir ilan verdi. Ya hisse senedi ya da tahvil çıkartıyordu. Hangisi olduğunu unuttum, ama önemli olan o değildi zaten. İlanı okur okumaz ödeme gününün Great Northern ve Pasifik ödemelerinden daha önce olduğunu gördüm. Anlı şanlı Sempol'un diğer iki demir yolu firmasını atlatıp Wall Street'te dolaşan azıcık parayı kendisine çekmeye çalıştığı apa çıktı. Sempol'un bankerleri piyasada üçüne de yetecek para olmadığından çekilmiş. O yüzden diğerlerinden önce satış yapmayı ummuştu. Eğer borsada bu kadar az para kaldıysa, ki bunu herhalde en iyi bankacılar bilirdi, sırada ne vardı? Demir yolları umutsuz bir biçimde bu paranın peşine düşmüştü. Ortalıkta para filan yoktu. Bunun çözümü ne olacaktı? Hisse senetleri satılmaya başlanacaktı elbette. Gözlerini borsaya diken halk o hafta başka bir şey fark edecek durumda değildi. Akıllı operatörlerse o yıl çok şey gördü. İki kesimi birbirinden ayıran şey de zaten buydu. Benim için bu bütün kuşkularımın ve çekingenliğimin sonu oldu. Hemen orada kararımı bir daha değiştirmemek üzere verdim. O sabah o günden beri devam ettiğim seferi başlattım. Harding'e düşündüklerimi ve kararımı anlattım. O da benim 330'dan Great Norton ve belli başlı bazı şirketlerin hisselerini yüksek fiyatlardan satmama ses çıkartmadı. Bu kez eskiden yaptığım ve bana çok şeye mal olan hatalara düşmedim ve daha akıllıca satış yaptım. Eski şöhretim ve kredim anında geri geldi. İster tesadüfen ister bilerek haklı çıkmanın en güzel tarafı budur. Üstelik ben bu kez haklı olduğuma son derece emindim. Beni haklı kılan şey sezgilerim ya da tek tek fiyatları değerlendirmem değil. Borsayı etkileyen genel koşullar üzerine yaptığım analizlerdi. Hiçbir şeyi kafadan atmıyordum. Kaçınılmaz olan şeyi bekliyordum. Hisse senetlerini satmak için cesur olmak gerekmiyordu. Fiyatların gittikçe düştüğünü görüyor, ne yapmam gerekiyorsa onu yapıyordum. Borsadaki bütün hisseler sünger gibi yumuşadı. Bir süre sonra bir yükseliş oldu ve insanlar gelip beni düşüşün sonunun geldiğini söyleyerek uyarmaya çalıştı. Kısa pozisyona giren yatırımcıların borsacılar tarafından kazıklanacağını, bunun suni bir düşüş olduğunu söyleyenler oldu. Bu nedenle milyonlarca dolar kaybedeceğimiz ileri sürüldü. Büyük borsacılar bize acımayacaktı. Ben bana akıl verenlere teşekkür etmekle yetinir, Onlara karşı çıkmaya bile yeltenmezdim. Çünkü o zaman onların uyarılarını aldırmadığımı düşüneceklerdi. Benimle Atlantic City'ye gelen arkadaşım çok üzülüyordu. Benim San Francisco depreminden önce kapıldığım Sezgi'ye hak verdiğini söylüyordu. Sırf içimde bir duygu bana Union Pacific hisselerini satmamı söyledi diye 250 bin dolar kazanmıştım. Bunu unutamıyordu. Hatta kendisi hisse senedi almaya devam ederken benim satmama neden olan şeyin Tanrı'nın bir lütfu olduğunu bile iddia ediyordu. Saratoga'ya Union Pacific satmamı da anlayabiliyordu. Çünkü ona göre insanın sabit olarak alıp sattığı bazı hisseler vardı. Ama benim bütün hisselerin fiyatlarının düşeceğini söylemem onu aşıyordu. Bunun kime ne faydası olacaktı? İnsan böyle bir durumda ne yapacağına nasıl karar verirdi? Yaşlı Petrich'in en sevdiği sözü hatırladım. Borsa yükselecek biliyorsunuz. Bu sözleri herkese çok önemli bir tiyo veriyormuş gibi söylerdi. Ve gerçekten de büyük bir tiyoydu bu esasında. Yatırımcıların 15 ya da 20 puanlık bir düşüş yaşadıktan sonra 3 puanlık bir artış görünce hemen borsanın yükselişe geçeceğine inanmaları çok ilginçti. Bir gün arkadaşım gelip bana Sattığın hisseleri karşıladın mı diye sordu. Niye dedim. Çok iyi bir sebebi var. Neymiş o? Para kazanmak. Artık fiyatlar dibe vurdu. Her inişin çıkışı vardır değil mi? Evet vardır dedim. Ama önce en dibe kadar batmaları gerekir. Ondan sonra yukarı çıkarlar. Ama hemen değil. Bir iki gün en düşük düzeyde kalırlar. Daha bu cesetlerin yüzeye çıkma zamanı gelmedi. Henüz tam ölmediler. Eski kurtlardan biri beni duydu. Sürekli anlatacak bir anısı olan adamlardan da o. Bir keresinde William Travers, borsanın düşeceği beklentisiyle hisselerini satarken, borsanın yükseleceğini iddia eden bir arkadaşıyla karşılaşmış. Birbirlerine borsa hakkındaki fikirlerini anlatmışlar. Sonra da arkadaşı, Sayın Travers... ''Fiyatlar bu kadar hareketsizken borsanın düşebileceğini nasıl düşünüyorsunuz?'' demiş. Travers da ''Ya'' demiş. ''Aynen bir ölü kadar hareketsiz.'' Bu Travers bir gün bir şirketin ofisine giderek defterlerini görmek istemiş. Ofisteki görevli ''Bu şirkete ortak mısınız?'' diye sormuş. ''Evet ortaktım desem daha doğru olacak. 20 bin hissenizi satıp kısa pozisyona girmiş bulunuyorum.'' Neyse borsadaki yükselişler gittikçe azaldı. Şansımı sonuna kadar zorluyordum. Ben ne zaman birkaç bin Great Norton hissesi satsam fiyat birkaç puan düşüyordu. Diğer hisselerde şansım o kadar yaver gitmedi De birkaç açık verdim. Ama sonunda hepsi kar bıraktı. Biri hariç bu da Reading'di. Bütün hisseler sapır sapır dökülürken Reading kaya gibi sağlam duruyordu. Herkes hisse fiyatının kontrol altında tutulduğunu söylüyordu. Gerçekten de hissenin davranışı bunu kanıtlıyordu. Eskiden reading hisselerinde kısa pozisyona girmenin intihar olduğu söylenirdi. Ofisteki bazı yatırımcılar artık benim kadar hisse satmışlardı. Ama iş reading satmaya gelince hepsi imdat diye kaçışıyordu. Ben bir miktar reading satmıştım ve kararımda diretiyordum. Ama aynı zamanda korunma altına alınmış özel hisselerle uğraşmak yerine konumları daha zayıf olan hisselerin peşindeydim. Borsadaki fiyatlar buralardan daha fazla kâr edebileceğimi gösteriyordu. Reading hisseleri için bir havuz oluşturulduğunu duymuştum. Bu güçlü havuz sayesinde hisse fiyatı düşmüyordu. Bazı dostlarımın bana anlattığına göre öncelikle ellerinde yüksek miktarda düşük fiyatlı hisse vardı. Yani ortalamaları geçerli düzeyin altındaydı. Ayrıca havuzu oluşturan yatırımcıların kredi aldıkları bankalarla aralarında son derece dostane ilişkiler vardı. Hisse fiyatı yüksek kaldığı sürece bankacıların dostluğuna güvenebilirlerdi. Havuz üyelerinden birinin kağıt üzerindeki karı 3 milyonu geçmişti. Hisse fiyatı biraz düşecek gibi olsa da bu onu yerinde tutmaya yetiyordu hissenin dimdik ayakta durmasına şaşmamak gerekiyordu. Arada sırada borsadaki işlemciler fiyata bakarak dudaklarını yalıyor, sonra 2000 hisseyle deneme yapmaya çalışıyorlardı. Ancak fiyatı yerinden kımıldatamayınca bu sevdadan vazgeçiyorlardı. Kolay paranın peşinde başka hisse senetlerine yöneliyorlardı. Ben de bu hisseye her bakışımda biraz daha satış yapıyordum. Amacım kendi kendime yeni ilkelerime uyduğumu ve sadece birkaç gözde hisse senedine değil borsanın geneline yatırım yaptığımı kanıtlamaktı. Eskiden olsa readingin bu sağlam görünüşünü aldanabilirdim. Banttan gelen bilgiler bana hep o hissenin peşini bırakmamı öğütlüyordu. Ama mantığım başka türlü konuşuyordu. Borsa'da genel bir düşüş bekliyordum ve ister havuzlu ister havuzsuz buna tek bir istisna bile olmayacaktı. Ben her zaman kendi bildiğim gibi hareket etmişimdir. Buckethop'lardaki günlerimden beri bu böyle olmuştur. Benim aklım böyle çalışır. Her şeyi kendi gözlerimle görmem, kendime göre yorumlamam lazım. Ama borsa benim düşündüğüm yönde gitmeye başlayınca birdenbire artık yalnız olmadığımı hissettim. Borsanın genel koşulları benim arkamdaydı. Tüm güçleriyle bana yardım ediyorlardı. Belki bazen benim düşündüğüm sonuçları sağlamakta biraz yavaş davranıyorlardı. Ama ben sabırlı olduğum sürece onlara güvenebileceğimi biliyordum. İşi ne sezgilerime, ne fiyatlara, ne de şansa bırakıyordum artık. Olayların kaçınılmaz mantığı bana kar sağlıyordu. Önemli olan haklı çıkmaktı. Haklı olduğuma güvenmek ve ona göre hareket etmekti. Genel koşullar benim gerçek dostlarım bana fiyatlar düşüyor haberini veriyordu. Ama Reading hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Bu bize hakaret etmekti. Reading'in borsa pek sakinmiş gibi sapasağlam yerinde durması sinirime dokunmaya başladı. O hissenin borsadaki bütün hisseler arasında en fazla kar getirecek hisse olması gerekirdi. Çünkü henüz fiyatı düşmemişti. Ve piyasadaki para sıkıntısı arttıkça havuzdakiler ellerindeki hisseleri satmak zorunda kalacaktı. Günün birinde bankerlerin dostluğu da para etmeyecekti. Hisse senedi er geç diğer hisselerin kaderini paylaşacaktı. Reading düşmezse demek ki teorim yanlıştı. Ben haksızdım. Gördüğüm kanıtlar asılsızdı ve mantığım geçersizdi. Fiyatlar aynı kalıyordu. Çünkü Wall Street bu hisseyi satmaktan korkuyordu. Ben de bir gün tuttum iki ayrı brokera aynı anda 4000 adet hisse satma emri verdim. O destekli hisseyi yani şu satmanın intihar demek olduğu hisseyi göreceksiniz. Emirler borsaya ulaşınca öyle bir tepetaklak gitti ki. Birkaç bin hisse daha sattım. Ben satmaya başladığımda fiyat 111'di. Birkaç dakika içinde fiyat 92'ye inmişti bile. Bundan sonra borsada çok eğlenceli günler geçirdim ve nihayet Şubat 1907'de elimdeki hisselerin hepsini temizledim. Great Northern 60-70 puan düşmüştü. Diğer hisseler de o civardaydı. İyi kar etmiştim. Ama elimdeki hisseleri çıkarmanın nedeni kısa vadede borsada bir yükselme beklemememdi. Borsa biraz yükselecekti ama bu benim kar etmem için yeterli değildi. Elbette pozisyonumun bir kısmını koruyacaktım ancak borsa o an için fazla elverişli değildi. Bakış şoplarda kazandığım ilk 10 bin doları zamansız alım satım yaptığım genel koşullara hiç bakmadığım için kaybetmiştim. Aynı hatayı tekrarlamaya niyetim yoktu. Ayrıca unutmayın ki daha kısa bir süre önce fazlasıyla erken satış yapmaya başlamış, bu zamansız hareketin yüzünden de neredeyse beş parasız kalmıştım. Şimdi artık elde ettiğim karları nakde çevirmek ve haklı olmanın tadını çıkartmak istiyordum. Borsadaki yükselişler daha önce beni zarara sokmuştu. Bir sonraki yükselişin beni kapıp götürmesine izin vermeyecektim. Ben de Florida'ya gitmeye karar verdim. Balık tutmayı çok severdim ve ayrıca iyi bir tatile ihtiyacım vardı. Florida'da ikisini de yapabilecektim. Nasıl olsa Wall Street ile Palm Beach arasında direkt telgraf bağlantısı da vardı. 9. Bölüm Tekneyle Florida sahillerini dolaşmaya başladım. Balık boldu. Elimde hisse senedi kalmamıştı. İçim rahattı. Güzel güzel eğleniyordum. Bir gün Palm Beach açıklarında gezerken bir grup arkadaşım motorla yanıma geldi. İçlerinden biri gazete getirmişti. Günlerdir gazete okumamıştım ve okuma isteği de hissetmemiştim. Gazetede çıkacak haberlerle ilgilenmiyordum. Ama arkadaşımın gazetesine şöyle bir göz attığımda ben yokken borsanın önemli bir artış gösterdiğini ve 10 puan birden yükseldiğini gördüm. Arkadaşlarıma onlarla kıyıya çıkacağımı söyledim. Arada sırada ufak yükselişler olması normaldi. Henüz borsanın inişi tamamlanmamıştı. Ama ya Wall Street ya şaşkın halk ya da borsayı özellikle yükseltmek isteyen birileri... Parasal koşulları hiçe sayıyor ve fiyatları akıl almaz bir düzeye çekiyordu. Bu kadarına dayanamayacaktım. Mutlaka gidip borsayı kendi gözlerimle görmem lazımdı. Ne yapıp ne yapamayacağımı bilemiyordum. Ama o an gidip fiyat tahtasına bir göz atma isteğiyle yanıp tutuşuyordum. Brokerlarım Harding Brothers'ın Palm Beach'te bir şubesi vardı. Şubeye girdiğim zaman birçok tanıdığa rastladım. Çoğu borsanın daha da yükseleceğinden bahsediyordu. Bunlar anlık dalgalanmalara göre oynayan ve çabuk karar vermek isteyen türden yatırımcılardı. Bu tür yatırımcılar fazla ileriye bakmak istemez çünkü tarzları çok daha kısa vadeli oynamaktır. Bana nasıl New York ofisinde korkusuz çocuk adını taktıklarını anlatmıştım. Elbette insanlar her zaman yatırımcıların kazandıkları paraların miktarını ve ellerindeki hisse senetlerinin sayısını abartır. Ofisteki görevliler New York'ta hisse satarak ne çok kar ettiğimi duymuşlardı. Şimdi de aynı şekilde yeni bir grup hisse satacağımı ve kısa pozisyona gireceğimi sanıyorlardı. Onlara göre borsa daha çok yükselecekti. Ama yine de benim borsanın tersine gideceğini düşündüğümü inanıyorlardı. Ben Florida'ya balık tutmak için gelmiştim. Çok gerilimli bir dönemi yeni atlatmıştım ve bir tatile ihtiyacım vardı. Ama fiyatların ne kadar yükseldiğini görür görmez tatil ihtiyacım kayboluverdi. Kıyıya çıkınca ne yapacağımı hiç düşünmemiştim. Ama şimdi hisse satmam gerektiğini biliyordum. Ben haklıydım ve bunu kanıtlamanın tek bir yolu vardı. Haklı olduğum şeye para yatırmak. O an borsadaki her hisseyi kapsayan bir satış yapmak yapabileceğim en uygun, en mantıklı, karlı ve kahramanca iş olacaktı. Fiyat tahtasında gördüğüm ilk şey, Anaconda'nın 300'ü geçmek üzere olduğuydu. Son birkaç gündür yüksek artışlarla değer kazanmıştı ve arkasında fiyatın daha da yükseleceğine inanan alıcılar olduğu belliydi. Eskiden bulduğum bir teoriye göre bir hisse, 100, 200 ya da 300 sınırını ilk kez aştığında fiyat yuvarlak rakamda durmaz ve daha da yukarı çıkar. Bu yüzden hisseyi sınırı geçer geçmez alırsanız mutlaka kâr edersiniz. Temkinli davranan yatırımcılar bir hisseyi fiyat rekoru kırdıktan sonra satın almaz. Ama ben geçmişte bu teorimi uygulayarak çok kâr ettim. Anaconda hisseleri çeyrek olarak satılıyordu. Yani bir hissenin başa baş değeri sadece 25 dolardı. Diğer hisselerden 100 tane alarak elde edilen değere anakondalardan 400 tane alarak ulaşılabiliyordu. Hisse değeri 300'ü geçtiğine göre göz açıp kapayana kadar 340'a tırmanacağını varsaydım. Unutmayın ki borsanın düşeceğine inanıyordum. Ama aynı zamanda bankadan gelen fiyatlara göre hareket eden bir yatırımcıydım. Anakonda düşündüğüm gibi davranırsa çok hızlı bir tırmanışa geçecekti ve ben hızla değer kazanan hisseleri severim. Sabırlı olmayı ve zamanında hareket etmeyi öğrenmiştim. Ama hızlı oynamaktan da hoşlanıyordum ve o anda anakonda rüzgar gibi gidiyordu. Benim bu hisseyi 300'ü geçtiği için satın almamın nedeni de gözlemlerimde haklı olduğumu kanıtlamaktı. O anda banttan gelen bilgiler hisseye talebin yüksek olduğunu gösteriyordu. Bu nedenle artışın bir süre daha devam edeceği meydandaydı. Henüz satış yaparak kısa pozisyona girmek pek akıllıca olmayacaktı. Bu arada ben de boş durmayacaktım elbette. Anaconda hisselerinden satın alıp 30 puan daha değer kazanınca satacaktım. Borsa genelinde satış yapacak ama sadece tek bir hisseyi satın alacaktım. Böylece 32 bin adet Anaconda hissesi aldım. Bu da 8 bin tam hisse ederdi. Bu bana kolay bir kazanç sağlayacaktı ama genel kanımda diretiyordum ve elde ettiğim karı daha sonra yapacağım satışlarda marjımı artırmak için kullanacaktım. Ertesi gün telgraf bağlantısı kuzey bölgelerindeki bir fırtına yüzünden kopmuştu. Harding'in ofisinde haber bekliyordum. Müşteriler borsada oynayamadıkları zamanlarda olduğu gibi şundan bundan söz ediyor, bir sürü konu hakkında birbirlerine sorular soruyordu. Derken ilk fiyat geldi. O gün gelecek tek fiyattı. Ve Anaconda'nın 292'ye düştüğünü gösteriyordu. New York'tan tanıdığım bir broker da benimle birlikteydi. Benim 8000 hisse uzun pozisyonda olduğumu biliyordu. Fiyat gelince yüzünün aldığı renkten, onun da aynı durumda olduğunu anladım. O anda hissenin 10 puan daha düşüp düşmediğini bilemiyordu. Anaconda öylesine hızla yükselmişti ki aniden 20 puan düşmesine şaşmamak gerekirdi. Yine de ben ona üzülme John fiyat yarın kesin yükselir dedim. Gerçekten de öyle düşünüyordum. Ama o bana baktı ve başını salladı. O hiç de öyle düşünmüyordu. Aklı başında bir adamdı. Ben gülüp geçtim ve yeni bir fiyat gelir diye oturup ofiste biraz daha bekledim. Ama ne gelen vardı ne giden. Elimize geçen tek fiyat bu oldu. Anaconda 292. Bu benim için kağıt üzerinde yaklaşık 100 bin dolarlık bir zarar demekti. Hızlı hareket etmek istemiştim, belamı aramıştım ve ne yazık ki bulmuştum. Ertesi gün telgraf hatları onarıldı ve fiyatlar normal olarak gelmeye başladı. Anaconda 298 ile açılış yaptı ve 302 3 bölü 4'e çıktı. Az sonra tekrar inişe geçti. Borsanın geneli de düşecek gibiydi. Anaconda 301'e inerse bu hareketin soni bir hareket olduğunda karar kılacaktım. Doğal bir yükselişte hisse senedinin hiç durmadan 310'a çıkması gerekirdi. Eğer fiyat düşerse işin içinde bir iş var demekti ve ben haksız çıkacaktım. Yapılacak tek şey yol yakınken dönmekti. 30 ya da 40 puanlık bir yükseliş beklediğim için 8 bin tam hisse satın almıştım. Bu benim ne ilk ne de son hatam olacaktı. Elbette çok geçmeden Anaconda 300 birey indi. İner inmez telgraf memuruna yaklaştım. New York'la direkt telgraf bağlantıları vardı. Ve ona elimdeki bütün Anacondayı satmak istiyorum. 8 bin tam hisse diye fısıldadım. Kimsenin ne yaptığımı anlamasını istemiyordum. Bana dehşet dolu gözlerle baktı. Ben başımı salladım ve bütün hisselerimi satacağım dedim. Tabii Bay Livingston ama borsa değerinden değil herhalde. Sanki dikkatsiz bir brokerın yapacağı bir hata yüzünden kendi cebinden 2 milyon dolar zarara uğrayacakmış gibi bir tavır içindeydi. Ben de ona bir an önce sat benimle tartışma dedim. Gene ve Oliver Black kardeşler de oradaydılar ama benimle telgrafçı arasında geçen konuşmayı duymamışlardı. Aslında Şikago'luydular ve orada buğda hisseleri alıp satıyorlardı. Şimdi de New York menkul değerler borsasında büyük miktarlarda alım-satım yapıyorlardı. Son derece zengin ve fiyatları etkileyecek güce sahiplerdi. Telgrafçının yanından ayrılıp fiyat hattasının önündeki sandalyeme geri dönerken Oliver Black, bana bakarak başını salladı ve gülümsedi. Pişman olacaksın Leri, dedi. Ben de durup sordum. Ne demek istiyorsun? Yarın aynı hisseleri geri alacaksın. Hangi hisseleri dedim. Satışımı telgrafçıdan başka kimseye söylememiştim. Anaconda dedi. Yarın 320 ödeyeceksin. Attığın pek akıllıca bir adım olmadı Leri. Sonra tekrar gülümsedi. Hangi adım diye sordum saf saf. 8 bin anakonda hisseni borsa değerinden satmak hatta zorla satmak dedi Ollie Black. Bu adamın pek zeki sayıldığını ve sürekli insayderlardan gelen haberler üzerine hareket ettiğini biliyordum. Ama benim işlemlerimin nasıl bu kadar ayrıntılı olarak bildiğini anlayamadım. Ofisten bilgi sızmayacağından emindim. Oli nereden biliyorsun diye sordum. Önce güldü sonra da Charlie Kraser'den öğrendim dedi. Bu telgrafçının adıydı. Ama yerinden bile kımıldamadı ki dedim. Herhalde senin fısıltını duyacak halim yoktu diye sırıttı bilek. Yine de New York ofisine çektiği mesajın her satırını okudum. Ben yıllar önce bir mesajdaki hata yüzünden çıkan büyük bir kavganın ardından telgraf çekmesini öğrenmiştim. O zamandan beri senin şimdi yaptığın gibi sözlü bir mesaj verdiğim zaman haberin doğru gittiğini kontrol ederim. Benim imzamla giden mesajın doğru gitmesini sağlarım. Ama sen anakondaları sattığına çok pişman olacaksın. Yakında 500'e ulaşacak. Bu sefer değil Olli dedim. O da yüzüme bakarak sen de amma inatçısın dedi. İnatçı olan ben değilim fiyatlar dedim. Orada tiker olmadığından fiyatlar düzenli olarak gelmiyordu. Ama yine de o benim ne dediğimi gayet iyi anladı. Senin gibilere çok rastladım. Banda bakıp fiyat yerine hisselerin ne zaman inip çıkacağını görürsünüz siz. Ama senin dışındakiler tımaranede dedi. Ben cevap vermedim çünkü o sırada görevli çocuk bana bir not getirmişti. 5000 hissemi 298 3 bölü 4'ten satmışlardı. Bize ulaşan fiyatların borsanın biraz gerisinden geldiğini biliyordum. Ben satış emrini verdiğimde Palm Beach'teki fiyat tahtasının üzerindeki fiyat 301'di. O anda New York borsasındaki fiyatın daha düşük olduğundan emindim. Hatta hisseleri 296'dan satmaya bile razıydım. Ben hiçbir zaman limitli satış yapmam. Her zaman bu ilkemde haklı çıkarım. Ya hisse fiyatını 300'de sınırlandırmış olsaydım? Hisseleri asla elimden çıkartamazdım. Zararın neresinden dönülse kardır. Aldığım hisseler bana yaklaşık 300'e mal olmuştu. Önce 500 tam hisseyi 298 3 bölü 4'ten satmışlardı. Sonra da 1000 hisseyi 299 5 bölü 8'e elden çıkartmışlardı. Daha sonra da 100 hisseyi 1 bölü 2'den, 200 hisseyi 3 bölü 8'den ve 200 hisseyi de 1 bölü 4'ten satmışlardı. Son hisselerim 298 3 bölü 4'ten gitti. Harding'in en usta işlemcisi o son 100 hisseyi satmak için 15 dakika ter döktü. Hissenin değer kaybettiğini sezdirmek istemiyorlardı. Elimdeki en son hissede satılınca kıyıya asıl çıkma amacımı gerçekleştirmeye karar verdim. Hisse satacaktım, buna mecburdum. Borsadaki inanılmaz yükselişten sonra talep düşmeye başlıyordu. Ama insanlar hala borsanın yükselmeye devam edeceğine inanıyordu. Oysa borsadaki göstergeler bana fiyatların inişe geçeceğini gösteriyordu. Artık içim rahat satışa başlayabilirdim. Fazla düşünmeye gerek yoktu. Anaconda ertesi günü 296'nın altında açtı. Fiyatın o gün artacağına emin olan Oliver Black bu artışa bizzat tanık olabilmek ve hisse fiyatı 320'yi açtığında olay yerinde bulunabilmek için erkenden ofise gelmişti. Elinde kaç adet hisse vardı ya da hiç var mıydı bilmiyorum ama açılış fiyatını gördüğünde suratı asıldı. Günün ilerleyen saatlerinde hisse fiyatı gittikçe düşerken ve talebin sıfır olduğu haberleri gelirken yüzü hiç gülmedi. Elbette benim için kuşkuya yer yoktu. Her geçen saat kağıt üzerinde artan karlarım bana haklı olduğumu gösteriyordu. Doğal olarak biraz daha hisse sattım. Her türlü hisseden satıyordum. Fiyatlar düştükçe düşüyordu. Ertesi gün cumaydı ve Washington'ın doğum günüydü. Artık Florida'da kalıp balık tutmaya devam edemezdim. Çünkü yüksek miktarda hisse satmıştım. Ve New York'ta bulunmam gerekiyordu. Niçin gerekiyordu? Çünkü Palm Beach New York'tan çok uzaktaydı. Ve iki şehir arasında telgrafların gidip gelmesi değerli zamanımdan çalıyordu. New York'a doğru yola çıktım. Pazartesi günü sen Agustin'e vardım. Burada aktarma yapacaktım ve 3 saatlik bir bekleme sürem olacaktı. Orada bir brokerlık firmasının şubesi vardı ve elbette ben trenimi beklerken borsanın durumuna bir göz atmak isterdim. Anaconda son işlem gününden beri birkaç puan düşmüştü. Ondan sonra da sonbahardaki genel borsa düşüşüne kadar toparlanamadı. New York'a vardıktan sonra 4 ay kadar sürekli hisse sattım. Borsa her zamanki gibi ufak tefek yükselişler gösteriyordu. Ben bu dönemlerde hisse alıp kısalarımı kapatıyor sonra tekrar satış yapıyordum. Hiç işlem yapmadan yerimde oturup sabırla beklediğimi söyleyemeyeceğim. Hatırlayacaksınız San Francisco depremi sonrasında kazandığım 300 bin doları son kuruşuna kadar kaybetmiştim. Tahminlerim doğru çıkmıştı ama yine de zarar etmiştim. Artık daha temkinli oynuyordum. Çünkü insan zarar ettikten sonra kar ederse bunun tadını çıkartmak istiyor ve fazla aceleci davranamıyor. Para ancak çalışarak kazanılır. Çok para kazanmak içinse doğru zamanda haklı çıkmak gerekir. Borsa işinde insanın hem teoriye hem de uygulamaya önem vermesi gerekir. Borsa spekülatörleri yalnız teori öğretmekle yetinmeyip bunun uygulamasını da yapmalıdır. Oldukça başarılıydım ama ufak tefek taktik hatalar da yapıyordum. Yaz geldiğinde borsa iyice durgunlaştı. Sonbahara kadar borsada kayda değer bir gelişme olmayacağı belliydi. Tanıdığım herkes Avrupa'ya gitmişti ya da gitmek üzereydi. Ben de bunun iyi bir fikir olduğunu düşündüm. Elimdeki bütün açıkları kapattım. Her şeyi sattım. Avrupa'ya giden gemiye bindiğimde cebimde 750 bin dolar vardı. Bu kar beni çok mutlu etmişti. Elle Ben'e giderek çoktan hak etmiş olduğum tatilin tadını çıkartmaya başladım. İnsanın böyle bir yerde cebinde bol para, etrafında dostları ve tanıdıklarıyla bulunması, üstelik de eğlenmeye kararlı olması çok güzel bir şeydi. Elle Ben'de istediğim her şey vardı. Wall Street o kadar uzakta kalmıştı ki aklıma bile gelmiyordu. Oysa Amerika'daki sayfiye şehirlerinde borsadan kaçamıyordum. Kimseyle borsa hakkında konuşmuyordum. Hisse alıp satmam gerekmiyordu. Bana uzun süre yetecek kadar param vardı. Ayrıca geri dönünce bu paradan kat kat fazlasını kazanabilmek için ne yapmam gerektiğini de çok iyi biliyordum. Bir gün Paris Herald gazetesinde New York'tan gelen bir haber okudum. Smelters fazladan temettü dağıtacağını ilan etmişti. Hissenin fiyatı artırılmıştı ve bunun ardından borsada yükselmişti. Bu haber benim için ele bende her şeyi değiştirdi. Demek ki her şeye rağmen borsanın yükseleceğini iddia edenler hala savaşıyorlardı. Borsanın nasıl bir düşüşle karşı karşıya olduğunu çok iyi biliyorlar. Sağ duyuyu ve dürüstlüğü hiçe sayıp fırtına kopartmadan ellerindeki hisseleri satabilmek için böyle dolaplara başvuruyorlardı. Belki de tehlikenin benim sandığım kadar büyük ve yakında olduğunun farkında değillerdi. Borsa'nın dev isimleri de politikacılar ya da acemi çaylaklar kadar iyimser olabiliyor bazen. Bense böyle yaşayamam. Bir spekülatör asla bu tutumu benimsememeli. Ancak menkul değerleri piyasaya sürenler ya da yeni şirket kuranlar kendilerini iyimserlik havasına kaptırabilirler. Spekülatörlerse asla. Ne olursa olsun hisse fiyatlarını yükseltme çabaları başarısızlıkla sonuçlanacaktı. Haberi okur okumaz içimin rahat etmesi için tek bir şey yapmam gerektiğini biliyordum. Kısa pozisyona girip smelters hissesi satmak. Baksanıza bir para krizinin eşiğinde temettüleri artırmaya kalkan şirket yöneticileri dizlerinin üzerine çöküp bunu yapmam için yalvarıyorlardı açık açık. Resmen bana meydan okuyorlar, sıkıysa sat şu hisseyi de göreyim diyorlardı. Smelters hisselerinden satmak için telgrafla emir verdim ve New York'taki dostlarıma o hisseden kısa pozisyona girmelerini tavsiye ettim. Brokerlarımdan satış raporu gelince gördüm ki benim sattığım fiyat Paris Herald'daki fiyatın 6 puan aşağısındaydı. Bu size durumu anlatmaya yeter sanırım. Planım o ayın sonunda Paris'e dönmek, orada 3 hafta geçirdikten sonra da New York'a doğru yola çıkmaktı. Ama brokerlarımdan gelen raporu okur okumaz Paris'e dönmeye karar verdim. Geldiğim gün gemi acentesini aradım ve ertesi gün New York'a ekspres bir gemi kalkacağını öğrendim. Hemen kendime bir bilet aldım. New York'a ilk başta planladığımdan bir ay daha erken dönmüştüm. Çünkü o hisseleri sattıktan sonra... Borsayı en rahat izleyebileceğim yer orasıydı. Maaş için elimde yarım milyon dolardan fazla para vardı. Dönüşümün nedeni ille de borsanın düşeceğinde ısrar etmem değil, mantığımın sesini dinlememdi. Daha fazla hisse senedi sattım. Piyasada para azaldıkça mevduat oranları yükseldi ve hisse fiyatları düştü. Bunu tahmin etmiştim. Önceleri fazla aceleci davrandığım için 5 parasız kalsam da haklıydım. Ve sonunda zengin olmayı başarmıştım. Beni asıl mutlu eden şey bir borsacı olarak sonunda doğruyu keşfetmiş olmaktı. Hala öğrenmem gereken çok şey vardı. Ama artık ne yapmam gerektiğini biliyordum. Artık hata yapmayacak, işin yarısını doğru yaptıktan sonra sonunda şaşırmayacaktım. Fiyatları okumasını bilmek işin önemli bir parçasıydı. Doğru zamanda başlamak, pozisyonunu kaybetmemek de öyle. Ama benim en büyük keşfim... Borsanın genel koşullarını izlemek, onları değerlendirmek ve olasılıkları tahmin etmek gerektiğini bulmam oldu. Kısacası çalışmadan para kazanamayacağımı anladım. Artık körü körüne bahse girmiyor, oyunun teknik ayrıntılarına saplanıp kalmıyor, çok sıkı çalışıp net bir şekilde düşünerek kazandığım parayı hak ediyordum. Ayrıca başlangıçta herkesin hata yapabileceğini de anlamıştım. Hata yapınca da karşılığında ödül beklememek gerekiyor. Borsa ancak hata yapmadan oynamasını bilenleri ödüllendirir. Ofisimizde büyük paralar dönüyordu. Benim yaptığım alım-satımlar o kadar başarılı olmuştu ki herkesin ağzındaydı. Ve elbette insanlar aralarında konuşurken başarılarımı abartıyorlardı. Benim isteyerek bazı hisselerin fiyatlarını düşürebildiğim söyleniyordu. İsmen tanımadığım insanlar, Yanıma gelip beni tebrik etmeye başladı. Beni kazandığım paralardan dolayı kutluyorlardı. Ama hiçbiri benim onlara borsanın düşeceğini söylediğim, onlarınsa beni deli yerine koyup söylediklerime kulak asmadıkları günleri hatırlamıyordu. Borsada ile ilgili çıkacak sorunları önceden tahmin etmem onlar için önemli değildi. Brokerımın defterlerinde tek kuruş borç kaydımın olmaması onlar için dünyanın en büyük başarısıydı. Arkadaşlarım bana bazı brokerlık firmalarında benden söz edildiğini ve borsanın düşmekte olduğu dönemlerde hisse fiyatlarını özellikle yüksek tutmaya çalışan yatırımcı gruplarına giderek onları tehdit ettiğimin öne sürüldüğünü anlattı. Bugün hala borsa hikayeleri arasında benim yaptığım rivayet edilen baskınlar anlatılır. Eylül sonundan itibaren para piyasaları alarm zilleri çalmaya başlamıştı. Ama insanlar hala bir mucize bekledikleri için ellerindeki hisseleri satmıyorlardı. Ekim'in ilk haftasında bir broker bana öyle bir hikaye anlattı ki neredeyse daha fazla hisse satmadığıma pişman oldum. Hatırlarsınız eskiden krediler borsa salonunda para sütununun etrafında verilip alınırdı. Bankalardan kredili satışları ödeme talimatı alan brokerlar aşağı yukarı ne kadar yeni kredi almaları gerektiğini bilirdi. Bu arada elbette bankalarda kimlerin kredi vermeye hazır olduğunu ve kimlerin bu kredileri borsaya göndereceğini çok iyi bilirdi. Bankalardan gelen bu paralar özellikle vadeli krediler konusunda uzmanlaşan birkaç brokerın idaresinde olurdu. Öğlen civarında o günkü kredi yenileme faizi belli olurdu. Bu genellikle o saate kadar verilen kredilerin belli bir ortalamasıydı. Krediler genellikle ihaleyle verilir, herkes kimin ne kadar teklif verdiğini bilirdi. Saat 12 ile 14 arasında para piyasasında fazla hareket olmazdı. Ama kredi teslim saatinden yani 14 15ten sonra brokerlar o gün için nakit durumlarının ne olduğunu bilir ve para sütununun yanına gidip nakit fazlalarını kredi olarak verir ya da gerekli nakdi diğer brokerlardan borç alırlardı. Bu işlemlerde herkese açık olarak yapılırdı. Neyse. Ekim ayının başlarında demin sözüne ettiğim broker bana gelip, brokerların kredi vermek için fazladan nakitleri olsa da para sütununa gitmediklerini söyledi. Bunun nedeni birkaç ünlü komisyoncu firmanın orada adam bulundurması ve verilen kredileri hemen kapmasıydı. Elbette halka açık şekilde kredi veren bir broker bu firmaları reddedemezdi. Hepsi de sağlam firmalardı ve teminat gösteriyorlardı. Ancak sorun, bu firmaların aldıkları borçları bir türlü ödememesiydi. Vadesi gelen borçlarını ödeyemeyeceklerini söylüyor, alacaklı da ister istemez krediyi yeniliyordu. Böylece fazladan nakit parası olan ve kredi vermek isteyen brokerlık firmaları para sütununa gidecek yerde adamlarını borsa salonuna yolluyor, kredileri gizli olarak vermelerini istiyordu. Herkes dolaşıp birbirinin kulağına yüzlük lazım mı diye fısıldıyor yani 100 bin dolar kredi verebileceklerini açıklıyordu. Bankalar hesabına çalışan para brokerları da aynı yöntemi benimsemişti. Para sütununun hali içler acısıydı. Durumu bir düşünün. Aynı broker bana menkul değerler borsasında genellikle krediyi alan kişinin faiz oranını belirlediğini anlattı. Bu faiz yıllık %100 ile %50 arasında gidip geliyordu. Faizi alacaklının belirlemesi ayıp sayılıyordu ama sonuçta yine karlı o çıkıyordu. Krediyi alan taraf yüksek bir faiz ödemesi gerektiğini biliyordu. Dürüst davranıyor ve borcunu ödüyordu. Paraya ihtiyacı vardı ve para bulduğu için memnun oluyordu. İşler gittikçe sarpa sardı. Sonunda kendilerini iyimserliğe kaptıranların, iddiacıların, inatla borsanın yükseleceğini savunanların uçurumdan aşağı tepe daklak yuvarlandıkları gün geldi. O günü hiç unutmayacağım. 24 Ekim 1907 Önce para piyasasından kokular çıkmaya başladı. Artık kredi faizlerini kredi veren taraf belirliyordu. Ortalıkta nakit sıkıntısı vardı. O gün para piyasası fazlasıyla kalabalıktı. Öğleden sonra kredi teslim saati gelince para sütununun etrafını en az 100 broker sardı. Hepsinin de derdi firmaları için gerekli parayı acilen bulmaktı. Parayı bulamazlarsa marjlarındaki hisseleri satmak zorunda kalacaklardı ve talep çok az olduğundan hisseleri çok düşük fiyattan satılacaktı. Ortalıkta tek bir dolar bile gözükmüyordu. Arkadaşımın ortağı da benim gibi kısa pozisyondaydı. Firmanın kredi alması gerekmiyordu ama benim arkadaşım, hani şu size bahsettiğim broker, para sütununun etrafındaki ekşi suratlı adamları görünce bana doğru geldi. Benim borsadaki bütün hisselerden sattığımı biliyordu. Bana ''Aman Allah'ım Larry'' dedi. ''Başımıza kim bilir neler gelecek. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Artık daha fazla devam edemeyeceğim. Bu iş bir yerlerden patlak verecek mutlaka.'' ''İnsanlar çaresiz kaldı. Hisse satmak mümkün değil. Ortalıkta tek kuruş para yok.'' ''Nasıl yani?'' diye sordum. Arkadaşım bana yanıt verecek yerde başka bir şey anlatmaya başladı. ''Sen okuldayken hiç fanusa kapatılmış fare deneyi yaptın mı? Önce fanustaki havayı boşaltırsın. Zavallı fare gittikçe daha hızlı nefes alıp vermeye başlar. Azalan oksijeni ciğerlerine çekebilmek için körük gibi şiştikçe şişer.'' Sonunda gözleri yuvalarından fırlayacakmış gibi olur. Ve hayvancık havasızlıktan boğulur. İşte para sütunundakilerin hali de böyle. Hiçbir yerde para yok. Hisseleri satamıyorlar çünkü alıcı yok. Borsa meteliksiz durumda. Bir an durup düşündüm. Borsada bir düşüş bekliyordum. Ama itiraf etmeliyim ki beklediğim tarihin en kötü krizi değildi. Eğer işler böyle giderse bu kimsenin yararına olmazdı. Sonunda para bulmak isteyenler için borsada tek kuruş kalmadığı anlaşıldı ve olanlar oldu. O gün daha sonra duyduk ki Menkul Değerler Borsası'nın başkanı R.H. Thomas borsadaki bütün firmaların adım adım felakete doğru gittiğini bildiğinden yardım aramaya çıkmış. Önce Amerika'nın en zengin bankası National City Bank Genel Müdürü James Stillman'la görüşmüş. Bu bankanın en büyük kıvanç kaynağı verdiği kredilerden en fazla %6 faiz almasıydı. Sittleman, New York Menkul Değerler Başkanı'nın anlattıklarını dinledikten sonra Bay Thomas, en iyisi biz gidip bu konuyu Bay Morgan'la görüşelim demiş. Borsayı finans tarihinin en büyük krizinden kurtarmak umuduyla ikisi birlikte J.P. Morgan'ın ofisine gitmişler ve orada Bay Morgan'la görüşmüşler. Bay Thomas ona durumu anlatmış. Sözlerini bitirince Bay Morgan, siz şimdi borsaya gidin ve paranın bulunduğunu söyleyin demiş. Nerede? Bankalarda. O zor anlarda Bay Morgan'ın sözüne o kadar güvenmişler ki, Thomas ayrıntıları hiç sormadan borsa salonuna koşmuş ve idamlarını bekleyen meslektaşlarına müjdeyi vermiş. Sonra o gün saat iki buçukta J.P. Morgan, şirketiyle yakın ilişki içinde olduğu bilinen, Van Emburg ve Atherbury firmasından John Atterbury'yi kredi arayanların arasına yolladı. Arkadaşım yaşlı broker'ın hemen para sütununa doğru ilerlediğini söyledi. Atherbury ellerini kaldırarak salladı. Başkan Thomas'ın getirdiği haberden sonra biraz sakinleşen kalabalık Morgan'ın sözünden döneceğinden ve kıyametin her an kopacağından korkuyordu. Ama Bay Atterbury'nin yüzüne bakıp onun ellerini salladığını görünce hepsi kulak kesildi. Ortalıkta çıt çıkmıyordu. Atarbury, size 10 milyon dolar kredi vermem istendi. Şimdi acele etmeyelim, herkese yetecek kadar para var, dedi. Sonra da paraları dağıtmaya başladı. Kredileri verirken alacaklının adını söylemiyor, sadece kredi miktarını ve krediyi alan kişinin adını yazıyordu. Sonra da parayı nereden alacağınızı size bildireceğiz diyordu. Kastettiği krediyi verecek bankanın adıydı. Bir iki gün sonra duydu ki Bay Morgan New York bankalarını korkutarak hemen borsaya gereken parayı göndermelerini söylemiş. Bankalar ama elimizde para yok son kuruşumuza kadar dağıttık diye çıkışmışlar. Morgan mutlaka ihtiyatlarınız vardır diyerek azarlamış onları. Ama zaten yasal sınırın altına indik diye sızlanmış bankalar. İhtiyatlarınızı kullanacaksınız onları bugünler için saklıyorsunuz. Bankalar onun sözünü dinlemişler ve ihtiyatlarına el atarak 20 milyon dolar çıkartmışlar. Bu sayede borsa kurtuldu. Banka krizi ise bir sonraki hafta yaşandı. J.P. Morgan gerçekten de ağırlığı olan bir adamdı. Artık böyleleri çıkmıyor. O gün borsada geçirdiğim yıllar içinde en canlı olarak anımsadığım gündür. O gün kazancım 1 milyon doları aştı. İlk planlı borsa çıkarmam böylece başarılı bir şekilde sonuçlanmıştı. Bütün düşündüklerim gerçekleşmişti ama her şeyden öte en büyük düşüme kavuşmuş, borsanın en mutlu adamı olmuştum. Bunun nedenini size anlatayım. New York'taki ilk 2 yılımı neden bastığında 15 yaşındayken bucket shoplarda başardığım şeyi New York'ta menkul değerler borsasında beceremediğimi kara kara düşünerek geçirdim. Günün birinde nerede yanlış yaptığımı anlayacağımı ve bir daha asla hata yapmayacağımı biliyordum. O zaman beni hep haklı çıkaracak bilgiye kavuşmuş olacaktım. Bu da bana güç verecekti. Lütfen beni yanlış anlamayın. Bu benim kapıldığım boş bir hayal ya da sırf kendimi beğenmişliğimden kaynaklanan bir istek değildi. Bu bir zamanlar Fullerton'ın ya da Harding'in ofisinde başımı döndüren Borsa'nın günün birinde bana diz çökeceği düşüydü. O günün er geç geleceğini biliyordum. Sonunda geldi. 24 Ekim 1907 Bunları anlatmamın nedeni şu. O sabah brokerlarımla birlikte çalışan ve benim borsanın düşeceği beklentisiyle bol miktarda hisse senedi sattığımı bilen bir broker, borsanın en büyük bankalarından birinin ortağıyla görüşmüş. Aynı zamanda arkadaşım olan broker, bankacıya benim ne kadar büyük miktarlarda satış yaptığımı ve şansımı sonuna kadar zorladığımı söylemiş. İnsan karşılığını alamadıktan sonra haklı çıkmış, ne yazar? Belki de broker hikayesini daha ilginç hale getirmek için bazı şeyleri abartmıştır. Belki de beni destekleyen insanların sayısı benim düşündüğümden daha fazlaydı. Belki de bankacı durumun ne kadar kritik olduğunu benden çok daha iyi biliyordu. Ne olursa olsun arkadaşım bana dedi ki, ona anlattıklarımı büyük bir ilgiyle dinledi. Ona senin bir iki denemeden sonra herkesin elindeki hisseleri satmaya başlayacağını ve asıl kıyametin o zaman kopacağını söylediğinden bahsettim. Ben sözlerimi bitirince o gün bana bir iş yaptıracağını söyledi. Komisyoncu firmalar borsada kuruş kalmadığını fark ettiklerinde ben de kıyamet saatinin geldiğini anladım. Brokerlarımı bazı grupların içine yolladım. Union Pacific almak isteyen tek bir kişi bile yoktu. Hangi fiyata olursa olsun bir düşünün diğer hisseler için de aynı şey geçerliydi. Herkes hisselerini satmaya çalışıyor alıcı bulamıyordu. Kağıt üzerindeki karım inanılmaz düzeye varmıştı. Fiyatları daha da düşürmek için yapmam gereken tek şey Union Pacific'ten ve birkaç tane de yüksek temettü ödeyen hisse senetlerinden 10 bin adet satma emrini vermekti. Bundan sonra ortalık cehenneme dönecekti. Ortaya öyle bir panik çıkacaktı ki Borsa Yönetim Kurulu daha sonra Dünya Savaşı'nın başında Ağustos 1914'te yaptığı gibi Borsa'yı kapatma kararı alacaktı. Bu kağıt üzerindeki karımı daha da artıracaktı. Öte yandan bu karları asla nakde çeviremeyebilirdim. Düşünülmesi gereken başka şeyler de vardı. Örneğin borsanın daha da düşmesi benim şimdiden planlarımı yapmaya başladığım yükselişi de geciktirecek, borsanın büyük krizden sonra iyileşmesini zorlaştıracaktı. Böylesi bir panik ülkenin geneline zarar verebilirdi. Artık hisse senedi satmak pek akıllıca ve hoş olmayacaktı. O yüzden kısa pozisyondan çıkmam gerekiyordu. Ben de dönüş yaptım ve hisse satın almaya başladım brokerların benim için en düşük fiyattan alım yapmaya başladıktan kısa bir süre sonra o bankacı benim broker arkadaşımı çağırtmış. Seni görmek istedim demiş. Çünkü hemen gidip dostun Livingston'a bugün daha fazla hisse satmasını istemediğimizi söylemeni rica ediyorum. Borsa daha fazla baskıyı kaldıramaz. Panik bu haldeyken bile yatışması çok zor olacak. Arkadaşının yurtseverlik duygularına seslen. Bu fedakarlığı milletimizin iyiliği için yapması gerektiğini söyle. Sonra da bana gelip cevabını bildir. Arkadaşım bana gelip söylediklerini tek tek anlattı. Anlatırken kullandığı sözcükleri büyük bir dikkatle seçiyordu. Herhalde benim borsayı çökertmeyi planladığımı ve onun isteğini 10 milyon doları kaldırıp çöpe atmaktan farksız sayacağımı sanıyordu. Borsanın düşeceğini bildikleri halde halkı kandıracak hisse almalarını sağlayan bazı ünlü borsacılara kızgın olduğumu biliyordu. Bu ünlü borsacıların çoğu büyük zararlara uğradı ve benim en düşük fiyatlardan topladığım hisselerden bazıları kısa süre önce finans dünyasının en ünlü isimlerine aitti. Ben bunu o günlerde bilmiyordum ama zaten fark etmiyordu. Hemen hemen bütün hisselerimi kapatmıştım. Artık ucuz fiyattan daha fazla hisse senedi alabilir ve fiyatlarda gerekli artışa katkıda bulunabilirdim. Kimse borsayı sabote etmezse elbette. Arkadaşıma, Gidip Bay Blank'e onlara katıldığımı ve durumun ciddiyetini onlar seni yollamadan önce anladığımı söyle. Bugün hisse satmamakla kalmayacağım aynı zamanda taşıyabildiğim kadar hisse senedi alacağım dedim. Ve sözümde durdum. O gün 100 bin adet hisse senedi satın aldım. 9 ay boyunca da bir daha kısa pozisyona girmedim. O yüzden dostlarıma düşümün gerçek olduğunu ve bir an için borsanın en mutlu adamı olduğumu anlattım. O gün borsanın geleceği tamamen benim vicdanıma kalmıştı. Ben asla kendini beğenmiş biri değilim. Borsayı basmakla suçlandığımda ya da yaptığım işlemler abartıldığında kendimi nasıl hissettiğimi size anlatmıştım. Bu olaydan alnımın akıyla çıktım. Gazeteler Larry Livingston hızlı çocuğun birkaç milyon dolar kar ettiğini yazdılar. O gün borsa kapandığında karım 1 milyon doları geçmişti. Ama en büyük kazancım... Parayla satın alınamayacak bir şeydi. Haklı çıkmıştım. İleriye bakmasını bilmiş, ayrıntılı bir plana göre hareket etmiştim. Büyük paralar kazanmak için ne yapmam gerektiğini öğrenmiştim. Artık kumarbazlar safında değildi. Sonunda borsada kafamı kullanarak oynamayı öğrenmiştim. Bu benim için unutulmayacak bir gün oldu. 10. Bölüm hem hatalarımızdan hem de başarılarımızdan ders almasını bilmeliyiz. Doğal olarak kimse cezalandırılmaktan hoşlanmaz. Size zarar veren bazı hataların kaynağını bulduğunuzda o hataları bir daha işlememeye gayret edersiniz. Borsada yapılan hatalarsa insanı iki nazik yerinden vurur. Cebinden ve gururundan. Size ilginç bir şey söyleyeyim. Bir borsacı hata yaptığını bile bile hata yapabilir. Bu hataları yaptıktan sonra kendi kendine niye yaptığını soracaktır. Sakin kafayla bir süre düşündükten sonra bu hataları nasıl, ne zaman, işlemin hangi anında işlediğini anlayabilir. Ama neden işlediğini asla anlamayacaktır. Kendi kendine kızacak ve ondan sonra da bir daha bu konu üzerinde düşünmeyecektir. Elbette bir insan hem akıllı hem de şanslıysa aynı hataya iki kez düşmez. Ama bir kez işlediği hataya benzer hatalara düşmekten kurtulamayacaktır. Hata ailesi çok geniştir. Birinden kurtulduğunuza sevinirken her an bir diğerine toslayabilirsiniz. Size ilk milyonluk hatamı anlatmak için hayatımda ilk kez milyoner olduğum günlere Ekim 1907'deki borsa düşüşüne dönmem gerekiyor. O an benim için milyoner olmak borsaya yatıracak daha fazla param olması demekti. Para hiçbir borsacıyı rahatlatmaz. Çünkü ister zengin olsun ister yoksul, borsacı hep hata yapmaktan korkar. Bir milyoner tahminlerinde haklı çıktığında tek kazancı para olmaz. Benim için para kaybetmek önemli değildir. Zarar etmek beni üzmez. Bir gecede unuturum. Ama o haksız çıkmak var ya, insanı yiyip bitiren şey odur. Dixon Watts bir öyküsünde çok endişeli bir adamı anlatır. Bu adam o kadar endişeliymiş ki arkadaşı ona nesi olduğunu sormuş. Uyuyamıyorum diye cevap vermiş endişeli adam. Neden uyuyamıyorsun? Elimde o kadar çok pamuk hissesi var ki düşünmekten uykum kaçıyor. Bu hisseler beni yiyip bitirdi. Sence ne yapayım? Uykunu kaçırmayacak kadarını tut gerisini sat demiş arkadaşı. İnsan içinde bulunduğu ortama o kadar çabuk uyum sağlar ki bazen durumu nesnel değerlendiremez. Artık aradaki farkı algılayamaz ve diyelim ki milyoner olmadan önce hayatının nasıl olduğunu hatırlayamaz. Yalnızca şimdi yaptığı bazı şeyleri eskiden yapamadığını anımsar. Genç ve normal bir insan yoksul olduğu günleri çabucak unutur. Ama zengin olduğu günleri unutması biraz daha uzun sürer. Bunun nedeni paranın yeni gereksinimler ortaya çıkartması ve eski gereksinimleri de artırmasıdır. İnsan borsada para kazandıktan sonra tutumluluk alışkanlığını çabucak kaybeder. Ama paralarını kaybettikten sonra bu alışkanlığı tekrar kazanması uzun bir süre alır. Ben Ekim 1907'de kısa pozisyonumu kapattıktan ve yeni hisseler satın aldıktan sonra bir süre dinlenmeye karar verdim. Kendime bir yat satın aldım ve güney sularında bir gezintiye çıkmayı planladım. Balık tutmayı çok seviyordum ve hayatımın en güzel tatilini yaşayacaktım. Bu tatile çıkmayı çok istiyor, bir an önce gitmek için de sabırsızlanıyordum. Ama bir türlü gidemedim. Borsa beni bırakmadı. Ben her zaman menkul değerlerin yanı sıra ham madde piyasalarında da alım-satım yaparım. Bu işe de gençliğimde bakış shoplarda başladım. Ham madde piyasalarını yıllarca inceledim. Ama asıl dikkatimi menkul kıymetler borsasına yöneltmiştim. Aslında ben hisse senedi yerine ham maddeye para yatırmayı tercih ederim. Ham maddeye yatırım yapmak çok daha meşru sayılan bir harekettir ve menkul değerlerin tersine ticari bir girişim olarak kabul görür. İnsan ham madde piyasasına ticaret gözlükleriyle bakabilir. Ham madde piyasasında da bazı eğilimleri açıklamak için bazı uydurma gerekçeler bulunabilir. Ancak bu kalıcı olmayacaktır. Gerçekler elinde sonunda açığa çıkacak. Ticaret dünyasının herhangi bir alanında olduğu gibi araştırma ve gözlem yoluyla alım-satım yapanlar karlı çıkacaktır. Ham madde piyasasında herkes eşit bilgiye sahiptir. Koşulları istediği gibi izleyip tartabilir. Borsa içi bazı oyunları hesaba katmak gerekmez. Pamuk, buğday ya da mısır piyasasında bir gecede temettü ilan edilmez ya da artırılmaz. Uzun vadede ham madde fiyatlarını etkileyen tek bir kural vardır. Ekonomideki arz ve talep kuralı Ham madde piyasasına yatırım yapan bir kişinin tek yapması gereken şey o anki arz talep durumunu ve gelecekle ilgili tahminleri bilmektir. Hisse senetlerinde olduğu gibi bin bir türlü değişik faktörü gözetmek gerekmez. Ham madde piyasaları beni her zaman çekmiştir. Spekülasyon yapılan bütün piyasalar için aynı şey geçerlidir aslında. Banttan gelen mesaj hep aynıdır. Durup biraz düşünme zahmetine katlanan herkes bunu kolayca anlayabilir. İnsan kendisine bazı sorular sorar ve bazı koşulları göz önüne alırsa cevaplar kendiliğinden belirecektir. Ama insanlar cevap aramayı bırakır. Soru bile sormaya üşenirler. Ortalama bir Amerikalı her zaman uyanık olmasına karşın nedense brokerın ofisine girerek ister menkul değerler ister ham madde piyasalarından gelen fiyatlara bakmaya başladığı anda aptallaşır. Oynamadan önce çok dikkatle düşünülmesi gereken bir oyuna zekasını ve gerekli kuşkuları bir kenara bırakarak girer. Ucuz bir araba alırken düşünüp taşınır da servetinin yarısını borsaya yatırırken bir an bile duraklamaz. Banttan gelen fiyatları okuma konusu göründüğü kadar zor değildir. Elbette deneyime ihtiyacınız olacaktır ama bundan da önemlisi bazı temel ilkeleri akılda tutmaktır. Fiyatları okumak fal bakmak değildir. Band size önümüzdeki perşembe günü saat 13.35'te ne kadar paranız olacağını haber veremez. Bandtan gelen bilgiler size öncelikle nasıl, sonra da ne zaman alım-satım yapacağınızı, hisse senetlerini almanın mı, satmanın mı daha uygun olacağını anlatır. Bu, pamuk, buğday, mısır, yulaf için de aynıdır, hisse senetleri için de. Borsayı izlerken, borsa deyince bandtan gelen fiyatları kastediyorum, tek bir amacınız olmalıdır. Fiyat eğilimini saptamak. Fiyatlar bildiğiniz gibi karşılaştıkları direnişe göre aşağı ya da yukarı doğru hareket ederler. Olayı basite indirgemek gerekirse fiyatların en az direnç görecekleri yöne doğru hareket ettiklerini söyleyebiliriz. Onlar için hangi yön en kolaysa o yöne doğru seyredeceklerdir. Yani artışın önünde az direnç varsa yükselecek, düşüşün önünde az direnç varsa ineceklerdir. Borsanın düşme ya da yükselme eğilimi içinde olduğunu anlamak kolaydır. Açık görüşlü olan ve biraz ilerisini görebilen bir kişi bu eğilimi rahatlıkla görebilir. Ancak insan her şeyi kafasındaki ön yargılara göre algılıyorsa bu biraz daha zor olur. Bir yatırımcı borsadaki eğilimi anladığı andan itibaren alış mı satış mı yapması gerektiğini de bilir. O yüzden ne yönde oynayacağına daha işin başında karar vermelidir. Diyelim ki borsa sakin bir dönem yaşıyor ve 10 puanlık bir sınır içinde gidip geliyor. Arada 130'a çıkıp sonra 120'ye iniyor. Düştüğü zaman borsa zayıf izlenimini veriyor. Ama 8-10 puan değer kazandığında son derece güçlü görünüyor. Bu durumda sadece izlenime dayalı olarak alım-satım yapmamak gerekir. Banttan gelen fiyatlar durumun uygun olduğunu haber verene dek beklenmelidir. Bugüne kadar sırf hisse senetleri ucuz görünüyor diye alım yapan ya da pahalı görünüyor diye satanlar milyonlarca dolar kaybettiler. Spekülatör yatırımcı değildir. Amacı yatırdığı paraya yüksek faizle gelir sağlamak değil, spekülasyona girdiği hisselerin fiyatlarındaki düşüş ya da artışlardan kar elde etmektir. O yüzden borsada önemli olan şey en az dirençle karşılaşacak yönü belirlemek, bunun içinde uygun anı kollayarak ondan sonra harekete geçmektir. Banttan gelen fiyatları okuyan kişi görür ki hissenin değeri 130 iken alışlar satışlardan daha fazla olmuştur ve bu nedenle de fiyatta bir artış gerçekleşmiştir. Satışın alışlardan fazla olduğu süre içinde acemi borsacılar fiyatın en az 150'ye çıkacağını düşünür ve hemen o hisseden satın alırlar. Ama fiyat düşmeye başlayınca ellerindeki hisseleri inatla tutar, ya ufak bir zararla satarlar ya da kısa pozisyona geçerek borsanın düşüşe girdiğinden söz etmeye başlarlar. Oysa hisse 120 puandayken değer kaybetme olasılığı çok daha azdır. Alışlar, satışları geçer, fiyat tırmanır ve kısa pozisyondakiler hisse alarak açıklarını kapatırlar. Halkın aklı o kadar karışır ki, bu olayı bin kez yaşasalar da bir türlü ders alamazlar. Sonunda hisse fiyatının artması ya da düşmesi için gerekli direnç oluşur. Hisse fiyatı 130'dayken satışlar artar ve alışları geçer ya da 120'deyken satışlar alışları geçer. Fiyat geçmişteki sınırlarını zorlar ve bilinen limitleri aşar. Genellikle hisse fiyatı 120 iken fiyatın düşeceğini düşünenler kısa pozisyona geçerler. Fiyat 130 iken yükselme beklentisiyle hisse alanlar olur ve borsa onların tersi yönde harekete geçince bir süre sonra ya karar değiştirip ters yönde alım-satım yapmaya başlarlar ya da zarar ederek hisselerini ellerinden çıkartırlar. Her iki durumda da fiyatın o yönde seyretmesini sağlamış olurlar. Böylece akıllı borsacılar sabırla halkın yanlış tahminde bulunarak hata işlemesini izlemiş ve gerekli dersi çıkarmış olduklarından doğru adımı atarlar. Bu noktada şunu söyleyeyim. Bunun matematikle ya da herhangi bir spekülasyon formülüyle hiç ilgisi yok. Ama kazalar yani beklenmedik ya da tahmin edilemeyen olaylar bana her zaman borsadaki pozisyonumu belirlemekte yardımcı olmuştur. Size anlattığım Saratoga'daki Yunhin Pasifik olayını hatırlayacaksınız. O dönemde hisse alıyordum. Çünkü fiyatın yükseleceğini düşünüyordum. Brokerımın beni hisseleri insiderların sattığına, inandırmasına izin vermeyip elimdeki hisseleri satmamalıydım. Şirket yöneticilerinin kafalarından geçen şeyler beni ilgilendirmiyordu. Zaten bunları bilmeme olanak da yoktu. Benim tek bildiğim şey, Bandın fiyatların tırmanmaya başladığını haber vermesiydi. Derken temettü oranının beklenmedik bir şekilde artırıldığını öğrendik ve hisse fiyatı 30 puan yükseldi. Fiyat 164 iken bu yeterince yüksek görünüyordu. Ama size daha önce de söylediğim gibi hisselerin fiyatı asla satın almak için fazla yüksek ya da satmak için fazla düşük değildir. Tek başına fiyat benim kararlarımı etkilemez. Uygulamada da alım satımlarımızı benim bahsettiğim yöntemle yaparsanız göreceksiniz ki borsa kapanışından açılışına kadar geçen süre içinde yayılan önemli haberler mutlaka size fiyatın hangi yönde seyredeceği konusunda bilgi verecektir. Borsadaki eğilim haber yayınlanmadan çok önce ortaya çıkmıştır ve borsada yükseliş yaşanırken düşüşe yol açacak haberler görmezden gelinirken fiyatları artıracak haberler özellikle abartılır. Savaş çıkmadan önce borsa zayıf bir konumdaydı. Derken Almanya'nın denizaltı politikası ilan edildi. Ben 150 bin adet hisse satarak kısa pozisyona girmiştim. Bu haberin geleceğini bilmiyordum. Yalnızca fiyatların seyrini izleyerek vermiştim kararımı. Yoksa savaş çıkması olasılığı aklımda bile yoktu. Elbette durumdan yararlanmadım. Ve o gün hisse satın alarak kısa pozisyondan çıktım. Fiyatları izleyip nerelerde direnç görüleceğini belirleyin. Ondan sonra da sizce en az direnç görülecek yönde hareket edin demesi kolay. İş uygulamaya gelince kendinizi birçok şeye karşı, özellikle de kendinize yani insan doğanıza karşı korumanız gerekir. Bu yüzden de ben hep derim ki, her zaman tahminlerinde haklı çıkan insanın lehine işleyen iki şey vardır. Borsanın temel koşulları, ve tahminlerinde haksız çıkanlar. Borsada fiyatlar yükselirken fiyatların düşmesine neden olabilecek şeyler göz ardı edilir. Bu insanın doğasında vardır ama nedense herkesi şaşırtır. Diyelim ki birileri bu sene buğday hasadının kötü olacağını, kuraklık yüzünden bir iki bölgede başakların yeşermediğini söyledi. Hasat zamanı çiftçiler buğdaylarını teslim ettiklerinde borsadaki fiyatlarda artış bekleyenler hasadın bu kadar iyi olduğuna şaşırır ve aslında fiyatların düşeceği varsayımından yola çıkarak hareket edenlerin ekmeğine yağ sürmüş olurlar. İnsan ham madde piyasalarında oynarken kendisini ön yargılara kaptırmamalıdır. Açık fikirli ve esnek olmalıdır. Hasat durumunu ya da talebin ne kadar olduğu ile ilgili fikirlerinizi bir yana bırakarak banttan gelen bilgileri okumasını bilmelisiniz. Bir keresinde çok yüksek kar edebilecekken zamanlama hatası yüzünden bunu elimden kaçırdım. Elime geçen bilgilerden o kadar emindim ki fiyatların hangi yöne seyredeceğini beklemeye gerek görmedim. Hatta fiyatların seyrini benim belirleyebileceğim kanısına bile kapıldım. Pamuk fiyatlarının artacağını düşünüyordum. Fiyat aşağı yukarı 12 cent civarındaydı. Bu fiyatın son fiyat olmadığının farkındaydım. Beklemem gerektiğini biliyordum ama benim biraz itelememle en üstteki direnç noktasını kıracağı ve yükseleceği kanısına kapıldım. 50 bin balya pamuk aldım. Fiyat hemen arttı ama elbette ben alışımı tamamlayınca fiyatın artışı da durdu. Sonra tekrar benim almaya başladığım noktaya doğru yavaş yavaş indi. Elimdeki pamuğu sattım, fiyatın inişi de durdu. Asıl alışa şimdi başlamam gerektiğini düşündüm ve bir kez daha denemeye karar verdim. Almaya başladım. Aynı şey oldu. Ben pamuğu alırken fiyat arttı, sonra da durdu. Pes edene kadar bunu 4-5 kez tekrarladım. Bu bana 200 bin dolara mal oldu. Bir daha elimi pamuğa sürmedim. Çok geçmeden fiyat artmaya başladı ve eğer başlangıçta beklemesini bilseydim bana müthiş bir kar sağlayacak düzeye yükseldi. Benzer olaylar o kadar çok kişinin başından geçmiştir ki şöyle bir kural oluşturabiliriz. Borsanın durgun olduğu fiyatların ancak dar sınırlar içinde oynadığı dönemlerde bir sonraki büyük hareketin ne yönde olacağını tahmin etmenin bir anlamı yoktur. Yapılması gereken şey borsayı izlemek, fiyatların alt ve üst sınırlarını belirlemek ve ondan sonra da fiyatlar bu sınırları aşana kadar alış-satış yapmamaya karar vermektir. Spekülatörün işi borsadan para kazanmaktır. Fiyatlarla inatlaşarak mutlaka kendi düşündüğü yönde seyretmelerini sağlamak değil. Asla fiyatlarla kavga etmeyin ya da fiyatların niye şu ya da bu düzeyde olduğunu sorgulamayın. Borsada pişmanlıkların temettüsü yoktur. Bundan kısa bir süre önce bir grup arkadaşımla beraberdim. Buğday hakkında konuşmaya başladık. Arkadaşlarımdan bazıları buğdayın değer kazanacağını, bazıları ise kaybedeceğini düşünüyordu. Sonunda benim fikrimi sordular. Ben bir süredir borsayı izliyordum. Benden istatistik bilgi ya da koşulların bir analizini istemediklerini çok iyi biliyordum. Dedim ki, eğer buğdaydan para kazanmak istiyorsanız, bunun yolunu size anlatayım. Hepsi anlatmamı istedi. Ben de eğer buğdaydan para kazanmak istiyorsanız onu dikkatle izleyin dedim. Bekleyin fiyat 1.20 doları geçtiği an satın alın. Bakın nasıl kâr ediyorsunuz. Arkadaşlarımdan biri neden şimdi 1.14'ken almayalım diye sordu. Çünkü daha fiyatın yükselip yükselmeyeceğinden emin değilim. Öyleyse niye 1.20'yi alalım? Bu fiyat çok yüksek değil mi? Çok büyük kar edeceğim diye körü körüne kumar mı oynamak istiyorsun yoksa aklını kullanarak spekülasyon yapıp daha az ama kesin bir kazanç elde etmek mi istiyorsun? Hepsi az ama kesin kazancı tercih etti. Ben de öyleyse söylediğimi yapın dedim. Eğer fiyat 1.20 doları geçerse satın alın. Daha önce de söylediğim gibi uzun süredir borsayı izliyordum. Buğdayın fiyatı aylarca 1.10 ile 1.20 arasında gidip geldi. Ve bir türlü sabit bir noktada durmadı. Sonunda bir gün 1.19 doların üzerinde bir fiyatla kapattı borsayı. Ben de hazırlandım. Ertesi sabah açılış fiyatı 1.21 bölü 2 oldu. Ben de satın aldım. Sonra 1.21, 1.22, 1.25'e kadar çıktı. Satmadım. O dönemde bu olayın nedenini sorsanız bilemezdim. Belli sınırlar içinde dalgalanırken buğdayın neden böyle davrandığını açıklayamazdım. Fiyatın sınırları aşarken 1.20 doların üzerine mi çıkacağını, 1.10 doların altına mı ineceğini önceden kestiremezdim. Gerçi içten içe fiyatın yükseleceğini düşünüyordum. Çünkü dünyada fiyatları düşürecek kadar bol bir buğday hasadı yaşanmamıştı. Daha sonra anlaşıldığına göre Avrupa bizden sessiz sedasız buğday alıyormuş. Birçok borsacı da 1.19 dolar civarında kısa pozisyona girmiş. Avrupa'dan yapılan alımlar ve diğer bazı nedenler yüzünden yüksek miktarda buğday piyasadan çekilmiş ve sonunda beklenen büyük hareket başlamış. Böylece fiyat 1.20 dolar sınırını aştı. Benim beklediğim işaret buydu. Fiyat 1.20 doları aşınca anladım ki nihayet sınırın ötesine doğru yükseliş başlıyordu. Diğer bir deyişle fiyat 1.20 doları aşınca direncin en az olduğu yönde belirlenmiş oluyordu. Böylece borsanın seyri de değişiyordu. Hiç unutmam bir gün bizim orada tatildi ve bütün borsalar kapalıydı. Winnipeg'te buğday kilesi 6 sente açılış yaptı. Ertesi gün bizim borsa açıldığında orada da buğdayın kilesi 6 centti. Fiyat direncin en az olduğu yöne doğru ilerlemişti. Size anlattığım yöntem benim fiyatları izleyerek oluşturduğum alım satım yöntemidir. Önce fiyatların ne yöne doğru hareket edeceğini öğrenirim. Bir takım denemeler yaparak kendi hareketimi sınar ve en uygun anı belirlemeye çalışırım. Bunu ben başladıktan sonra fiyatın ne yöne gittiğini izleyerek yaparım. İlginçtir birçok deneyimli borsacı kendilerine hisse senedi alırken yüksek fiyattan almaya satarken düşük fiyattan satmaya çekinmediğimi gerekirse hiç satmadığımı söyleyince şaşırır. Herkes fiyatların seyrine göre alım ya da satım yaparsa son direnç sınırı kırılana kadar beklese borsada kaybeden olmazdı. İyi bir borsacı elindeki bütün kozları aynı anda oynamaz. Yavaş yavaş alır, yavaş yavaş satar. Önce alacağının beşte birini alır. Eğer kar etmemişse almaya devam etmemelidir. Bu onun yanlış adım attığını gösterir. En azından o an için yanılıyordur. Belki de satış yapmakta haklıdır ama henüz satışın zamanı gelmemiştir. Ben uzun süre pamukta yaptığım alım satımlarda çok başarılı oldum. Kendime bir teori bulmuştum ve bunu verimli bir şekilde uyguluyordum. Diyelim ki 40-50 bin balya pamuk üzerinde oynamaya karar verdim. Size söylediğim gibi önce fiyatları inceliyor, uygun bir alış ya da satış fırsatı kolluyordum. Diyelim ki son direnç sınırı fiyatların yükseleceğini gösterdi. Hemen 10.000 balya alıyordum. Bunu aldıktan sonra eğer borsa benim ilk alış fiyatımın 10 puan üzerine çıkarsa 10.000 balya daha satın alıyordum. Yine aynı şeyi bekliyordum. Sonra eğer 20 puan kar edebiliyorsam ya da balya başına 1 dolar kazanabiliyorsam 20.000 balya daha alıyordum. Böylece alacaklarımı tamamlamış oluyordum. Ancak eğer ilk 10 ya da 20 bin balyadan sonra zarar ettiğimi anlarsam hemen çekiliyor, yanıldığıma karar veriyordu. Yanlış olan hareketim değil de zamanlamam olabiliyordu. Yine de zarar zarardır deyip çekilmeyi tercih ediyordum. Bu sistemi yakından takip ederek borsadaki her büyük hareketi yakalayabiliyordum. Bana gereken miktarı toplayana kadar denemelerim sırasında 50-60 bin dolar kaybettiğim oluyordu. Bu denemelerin fiyatı size çok yüksek gelebilir ama aslında değildi. Gerçek hareket başladıktan sonra deneme sırasında kaybettiğim paranın kat kat fazlasını kazanıyordum. Doğru zamanda haklı çıkmanın ödülü budur. Benim borsadaki yükseliş ve düşüşleri belirlerken kullandığım sistem de budur. Önce bir deneme yapar, eğer zarar edeceksem az miktarda ederim. Kar edeceğimi anlarsam bütün kozlarımı oynar, kazancımı toplarım. Bu şekilde alım satım yapanlar her zaman karlı çıkar. Profesyonel borsacıların kendi deneyimlerinden yola çıkarak oluşturdukları ve spekülasyon konusuna bakışlarını ya da arzularını yansıtan bir sistemleri vardır. Bir keresinde Palm Beach'te yaşlıca bir B ile tanıştım. Ama şimdi adını hatırlamıyorum. Bu adamın uzun yıllardır Wall Street'te çalıştığını, hatta iç savaş sırasında bile borsacılık yaptığını biliyordum. Bir dostum onun son derece akıllı bir ihtiyar kurt olduğunu, yaşamı boyunca sayısız kriz, patlama ve panik yaşadığını, o yüzden onu borsada hiçbir şeyin şaşırtamadığını anlatmıştı. Bu yaşlı adam bana bir sürü soru sordu. Benim borsada çalışma tarzımı duyunca başını sallayarak ''Evet evet haklısınız.'' Sizin kafa yapınız, sizin kişiliğiniz bu sistemi sizin için çok uygun bir sistem haline getirmiş. Sizin söyledikleriniz lafta kalmıyor, hepsini harfiyen uyguluyorsunuz çünkü yatırdığınız para umrunuzda bile değil demişti. Pat Herney'i hatırlıyorum. Adını hiç duydunuz mu? Çok ünlü bir kumarbazdı kendisi ve bizde bir hesabı vardı. Çok zeki, çok da cesur bir adamdı. Borsadan çok para kazanırdı. O yüzden insanlar gidip ona danışırdı. Oysa kimseye öğüt vermezdi. Aldıkları ya da sattıkları hisseler hakkında fikrini sorduklarında at yarışlarında kullanılan bir deyimle cevap verirdi. Yarış bitene kadar galibi kimse bilemez. İşlemlerini bizim ofiste yaptırırdı. Aktif bir hisse senedinden 100 adet satın alır, biraz bekler. Eğer hisse %1 değer kazanmışsa 100 hisse daha alırdı ve bu böyle devam ederdi. Hep bu oyunu başkalarına para kazandırmak için oynamadığını söylerdi. Ve bu yüzden son alış fiyatının %1 altında dur emri koydururdu. Fiyat arttıkça dur emrini de artırırdı. Fiyat %1 düşer düşmez hemen hisselerini satardı. İster marjından olsun ister kağıt üzerindeki karından asla bir puandan fazla kaybetmek istemediğini söylerdi. Profesyonel bir kumarbaz uzun vadeli yatırım peşinde koşmaz. Sağlam kazanç ister. Elbette uzun vadeli kar fırsatlarını da kaçırmazdı. Ama Pet borsada tüyo peşinde koşmazdı. Ya da haftada 20 puan değer kazanacağı söylenen hisselerin arkasından da gitmezdi. Ona gerekli olan şey iyi bir yaşam sürmesini sağlayacak sağlam paraydı. Wall Street'te tanıdığım binlerce insan arasında Pet borsayı rulet gibi bir şans oyunu sayan tek insandı. Ama yine de kendine göre sağlam bir yöntem de geliştirmişti. Pet öldükten sonra onunla birlikte alım-satım yapan ve onun sistemini kullanan müşterilerimizden biri Lekvana'dan 100 bin doların üzerinde para kazandı. Sonra başka bir hisse senedine yöneldi ve sermayesi yüksek olduğu için artık petin yöntemine ihtiyacının kalmadığını düşündü. Fiyat yön değiştirdiği zaman kayıplarını sınırlayıp hisseleri satacak yerde elinde tuttu. Bu sırada sahip olduğu son kuruşu da kaybetti. Sonunda pes etti. Ama bu arada bize birkaç bin dolar borcu birikmişti. 2-3 yıl bizim ofise gidip geldi. Parası çoktan tükenmişti ama borsadan vazgeçmiyordu. Biz de kibar bir insan olduğu için onun gelmesine göz yumduk. Her fırsatta petin sistemine ihanet ettiği için kendi kendine küfürler yağdırırdı. Bir gün heyecanla yanıma yaklaşıp ofisimizden hisse senedi satmak ve kısa pozisyona girmek için izin istedi. İyi bir insandı ve zamanında iyi bir müşteri olmuştu. Ben de bizzat onun hesabına 100 hisselik bir garanti verdiğimi söyledim. 100 adet Lake Shore hissesini sattı. Yıl 1875'ti ve borsa Bill Travers'ın oyununa gelmişti. Dostum Rubbers o Lake Shore hisselerini tam zamanında satmıştı. Kendini boş umutlara kaptırıp yoksul düşmeden önce Petin sistemini kullanırken yaptığı gibi fiyat iyice düşene kadar satmaya devam etti. Piramit yöntemiyle satışlarına devam etti. Dördüncü günün sonunda hesabında 15 bin dolar kar görünüyordu. Dur emri vermediğini görünce onu uyardım. O da bana düşüşün yeni başladığını, bir puanlık bir artış yüzünden satıştan vazgeçmeyeceğini söyledi. Bunlar Ağustos ayında oluyordu. Eylül ayının ortasında... Gelip benden dördüncü çocuğunu alacağı bebek arabası için 10 dolar borç istedi. Elinde başarısı kanıtlanmış bir sistem varken onu izlemedi. Onun gibi birçok adam var borsada. Bunları ibretle anlatmıştı yaşlı kurt. Haklıydı. Ben bazen spekülasyon işinin doğaya aykırı bir iş olduğunu düşünürüm. Çünkü borsada spekülasyon yaparken insan kendi doğasına karşı mücadele vermelidir. İnsanların zaafları borsada onları yer bitirir. Bu zaaflar onları insan yapan, başkaları tarafından sevilmelerini sağlayan ve menkul değerlere ya da hammadde piyasaları dışında hiç de tehlikeli olmayan zaaflardır. Bir spekülatörün en büyük düşmanı kendi içindedir. Umut ve korku insan doğasının ayrılmaz birer parçasıdır. Borsa size karşı işlemeye başladığında hep her günün son gün olduğunu umar. Ve bu umudunuz yüzünden biraz daha zarar edersiniz. Oysa nice ulus, umut sayesinde ayakta kalabilmiş, devlet adamlarına elde ettikleri başarıları hep umut vermiştir. Borsa sizin lehinize işlemeye başlayınca da korkmaya başlar, ya yarın zarar edersem diye düşünürsünüz ve zamanından önce satarsınız elinizdeki hisseleri. Korku elde edebileceğiniz kazancı sınırlar. Başarılı bir borsacı bu iki güçlü duyguyla savaşmalı, Doğal dürtü dediğimiz bu iki şeyi tersine çevirebilmelidir. Umut etmek yerine korkmalı, korkmak yerine umut etmelidir. Zararının daha da büyümesinden korkmalı, kârlarının daha da artmasını ummalıdır. Ortalama insansa bunun tam tersini yapar ve bu yaklaşımla borsada oynamak tehlikeli bir kumara benzer. Ben 14 yaşından beri spekülasyon işindeyim. Hayatta başka işim olmadı. O yüzden ne dediğimi çok iyi biliyorum. Borsada 3 kuruşla başlayıp sonra milyoner olarak geçirdiğim yaklaşık 30 yılın sonunda şunu söyleyebilirim. İnsan belli bir zamanda bir hisseyi ya da bir hisseler grubunu alt edebilir. Ama bütün borsayı asla. İnsan pamuk ya da zahire alarak kar edebilir. Ama kimse pamuk ya da zahire borsasını alt edemez. At yarışları gibi insan bir at yarışını kazanabilir. Ama bütün at yarışlarını asla. Bu söylediklerimi size nasıl daha iyi anlatabilirim bilmiyorum. Aksini söyleyenlere inanmayın. Ben söylediklerimin doğru olduğunu ve tersini kimsenin kanıtlayamayacağını çok iyi biliyorum. 11. Bölüm Şimdi Ekim 1907'ye geri dönüyorum. Kendime bir yat satın almış. Güney sularına açılmak üzere New York'tan ayrılmaya hazırdım. Ben tam bir balıkçılık delisiyim ve bu kez kendi yatımdan canım ne zaman isterse, nerede isterse tutabildiğim kadar balık avlayabilecektim. Her şey hazırdı. Hisse senetlerinden büyük para kazanmıştım. Ama bu kez son anda Mısır gitmeme engel oldu. Bana ilk milyonumu kazandıran para krizinden önce Chicago'da zahire borsasında alım satım yapıyordum. 10 milyon kile buğday ve 10 milyon kile de mısır satmış, kısa pozisyona girmiştim. Zahire piyasasını uzun uzun incelemiş ve hisse senetlerinde olduğu gibi buğday ve mısırın da fiyatlarının düşeceği beklentisine girmiştim. Önce hem buğday hem de mısır fiyatı düştü. Ama buğday düşmeye devam ederken Chicago'daki en ünlü operatörlerden Stratton bir numara çevirdi ve mısır birdenbire döndü. Hisse senetlerinden karımı topladıktan sonra yatımla güneye gitmeye hazırlanırken buğdaydan yüksek kar ettiğimi ama mısır fiyatı tırmanışa geçtiği için fena halde zararda olduğumu öğrendim. Bu fiyatın ülkedeki mısır bolluğunda çok yüksek olduğunun farkındaydım. Her zamanki gibi arz-talep kuralı işliyordu. Ama talep Stratton'dan geliyordu ve ortada arz yoktu. Çünkü Mısır hareketinde ani bir tıkanma görülmüştü. Geçmesi imkansız olan yolları dondurarak çiftçilerin Mısır'ı pazara getirmelerini sağlayacak bir soğuk hava dalgasının çıkması için dua etmeye başladım. Ama şans yüzüme gülmüyordu. Büyük bir keyifle planladığım balık seyahatim beni beklerken Mısır'da uğradığım zarar elimi kolumu bağlamıştı. Borsa o haldeyken gidemezdim. Elbette Strat'ın kısa pozisyonda olanları sıkıştırmıştı ve ipleri gevşetmeye de hiç niyeti yoktu. Beni köşeye kıstırdığını biliyordu, ben de biliyordum. Ama dediğim gibi belki hava soğur da bana yardım eder diye umutlanıyordum. Ne havanın ne de bir başka mucizenin bana yardım edeceği yoktu. Bulunduğum güçlüğü kendi çabalarımla aşmaya karar verdim. İyi bir karla buğdaydaki kısa pozisyonumu kapattım. Ancak mısır sorununu çözmem çok daha zor olacaktı. Eğer o anki fiyatlardan 10 milyon kilo mısır alabilseydim zarar etmeme karşın bunu hemen gözümü kırpmadan yapardım. Ama mısır satın almaya başlar başlamaz karşımda fiyatları sürekli artıran stratonu buluyordum. Kendi alımlarım yüzünden mısır fiyatını artırmak yerine bir bıçak alıp kendi boğazımı kesmeyi tercih ederim. Mısırın fiyatı yüksekti. Yok. Mısırın fiyatı yüksekti yüksek olmasına ama benim balığa gitme isteğim ondan daha fazlaydı. O yüzden bir an önce bir çözüm bulmam gerekiyordu. Stratejik bir geri çekilme ayarlayacaktım. Önce kısa pozisyonda olduğum 10 milyon kileyi satın alarak zararımı en az düzeyde tutmaya çalışacaktım. O günlerde Straton yulaf işine de girmişti ve borsayı birbirine katıyordu. Ben bütün zahire borsalarından gelen hasat haberlerini ufak tefek dedikoduları izlediğim için ünlü Armour şirketinin Straton'la arasının pek iyi olmadığını biliyordum. Elbette Straton'un ihtiyacım olan mısırı bana kendi istediği fiyata satmaya kararlı olduğunun farkındaydım. Ama Armour'ın Straton'a karşı hareket ettiğini duyar duymaz Chicago borsasında yardım aramaya karar verdim. Bana Straton'un satmadığı mısırı satarak yardımcı olabilirlerdi. Gerisi tereyağından kıl çeker gibi kolay olacaktı. Önce mısırın kilesi 1 sentin 8'de 1'i değer kaybettiği zaman, 500 bin kile mısır satın alma emrini verdim. Bu emirleri gönderdikten sonra 4 ayrı brokera aynı anda 50 bin kile yulaf satma emrini verdim. Bu sayede yulafın fiyatı kısa bir süre için düşecekti. Borsacıların aklının nasıl çalıştığını biliyordum. Herkes Armour'ın Straton'a bir oyun oynadığını düşünecekti. Yulaf fiyatının inmeye başladığını görünce... Sıranın mısıra geldiğini sanacak ve ellerindeki mısırı satmaya başlayacaklardı. Mısır fiyatı bir süre düşmeye başladığında gerisi çorap söküğü gibi gelecekti. Gerçekten de Chicago borsacıları tam düşündüğüm gibi yaptılar. Yulafın tek tük satışlarla değer kaybettiğini görünce hemen mısıra atlayıp ellerindeki mısırı satmaya başladılar. 10 dakika içinde 6 milyon kile mısır satmıştım. Mısır satışlarının azaldığını hissedince geri kalan 4 milyon kileyi de borsadan aldım. Bu fiyatı tekrar yükseltti. Ama manevranın sonucunda 10 milyon kile mısırı ben alışa başladığım zamanki fiyattan ortalama yarım cent fazlasını almış oldum. Mısır satışını başlatmak için sattığım 200 bin kile yulaftan da sadece 3 bin dolar zarar ettim. Bu benim için düşük bir bedel oldu. Buğdaydan elde ettiğim kar Mısır zararlarımın büyük bölümünü kapattı ve zahireden toplam olarak yalnızca 25 bin dolar zarar etmiş oldum. Daha sonra mısırın kilesi 25 cent arttı. Tamamen Straton'un ellerindeydim. Eğer fiyata aldırmadan 10 milyon kile mısır almaya kalksaydım kim bilir ne kadar zarar ederdim. İnsan bir işte yıllarını geçirince kendisine göre bazı adetler ediniyor. Oysa acemiler için durum tümüyle farklı. Profesyonellerle amatörler arasındaki fark da bu işte. Borsada kar mı zarar mı edeceğinizi belirleyen şey olaylara bakış açınızdır. Halk kendi çabalarını yüzeysel bir bakış açısıyla değerlendirir. İnsanın egosu ilk fırsatta araya girer. Derinlemesine ve kapsamlı düşünmeyi engeller. Profesyonellerse parayı düşünmeden doğru şeyi yapmakla ilgilenirler. Çünkü doğru hareket ettikleri anda paranın kendiliğinden geleceğini bilirler. Bir borsacı oyunu profesyonel bir bilardocu gibi oynar. Yani dikkatini ilk vuruşa yönlendirecek yerde uzun vadeli düşünür. Bu oyun tarzı bir alışkanlık halini alır. Anlatmaya çalıştığım konuyu çok iyi örnekleyen bir olaya aktaracağım size. Bu olay Wall Street'ten gelip geçmiş en yetenekli borsacılardan biriyle Edison Kemmek'le ilgili. Birçoklarının sandığı gibi Kemmek sürekli borsanın düşeceği beklentisiyle hareket eden biri değildi. Ama daha çok bu yönde alım-satım yapmayı tercih ediyor, umut ve korku duygularını kendi yararına kullanmasını biliyordu. En sevdiği laf yeşil ağacı kesme lafıydı. Borsanın yaşlıları bana Kemmek'in en büyük karlarını borsa yükselirken elde ettiğini anlattılar. Yani o ön yargılarına göre değil, borsanın genel koşullarına göre oynayan bir insandı. Son derece becerikli bir borsacı olduğuna kuşku yok. Bir keresinde uzun süredir yükselmekte olan borsanın düşmeye başlayacağına inanan Kemmek, hisse senedi satmış ve finans yazarı Arthur Joseph bunu biliyormuş. Borsa ise özel bazı çabalar ve gazetelerde çıkan iyimser haberler sayesinde hala yükseliyormuş. Kemmek'in borsanın düşmesiyle ilgili bilgiye ihtiyacı olduğunu bilen Joseph bir gün bir müjde ile onun ofisine dalmış. Bay Kemmek, Sam Paul ofisinde çalışan bir arkadaşım var. Bana çok ilginç bir şey söyledi. Sizin de bilmek isteyeceğinizi düşündüm. Neymiş o demiş Kemmek yerinden kıpırdamadan. Borsanın düşmesini bekliyorsunuz değil mi? Hisse sattınız değil mi diye sormuş Rozef. Kemmek'in vereceği haberle gerçekten ilgileneceğine, getirdiği bilginin boşa gitmeyeceğine emin olmak istiyormuş. Evet neymiş o ilginç şey? Ben haftada 2-3 kez bilgi toplamak için şirketleri dolaşırım. Bugün de Sempol'e uğradım. Orada çalışan arkadaşım bana William Rockefeller'ın ...hisse satmaya başladığını söyledi. Ben de doğru mu söylüyorsun Jimmy dedim. O da bana dedi ki... ...evet fiyat 3'te 8 puan yükseldikçe 500 bin hisse satıyor. Bu 2-3 gündür devam ediyor. Ben de hiç zaman kaybetmeden gelip size söylemek istedim. Keme kolay heyecanlanan biri değilmiş. Ayrıca sürekli ofisine deli gibi koşarak gelip... ...kendisine türlü türlü haber, dedikodu, söylenti... ...tüyo ve yalan anlatan insanlardan... O kadar bıkmış ki bu tip şeylere kuşkuyla yaklaşır olmuş. Sadece doğru duyduğuna emin misin Joseph diye sormakla yetinmiş. Emin miyim? Tabii eminim. Beni sağır mı sandınız demiş Joseph. Adamın doğru söylüyor mu? Kesinlikle diye güvence vermiş Joseph. Onu yıllardır tanırım. Bana hiç yalan söylemedi. Söylemez de imkan yok. Ona çok güvenirim ve söylediği her şeye gözüm kapalı inanırım. Onu çok iyi tanıyorum. Anlaşılan bunca yıl sonra sizin beni tanıdığınızdan daha iyi tanıyorum. Demek ona güveniyorsun diyen Kemmek bir kez daha Joseph'e bakmış. Sonra da eh madem öyle söylüyorsun demiş, Broker'ı Wheeler'ı çağırmış. Joseph onun en az 50 bin St. Paul hissesi satma emrini vermesini bekliyormuş. William Rockefeller... Fiyatların yüksek olmasına güvenerek Sempol hisselerini elden çıkartıyormuş. Bu hisseleri yatırım amaçlı mı yoksa spekülasyon için mi aldığı da o kadar önemli değilmiş. Önemli olan tek şey borsanın en yaman müşterilerinden birinin Standard Oil grubunun bir üyesinin Sempol hisselerini satmaya karar vermesiymiş. Sıradan biri güvenilir bir kaynaktan bu haberi alınca ne yapar? Sormaya bile gerek yok. Oysa Kemmek zamanının en sıkı borsacılarından. Borsanın düşmesini beklerken brokerına biri gidip bana her puanın 3'te 8'i yükselişte 500 bin St. hissesi al demiş. Hisse senedinin fiyatı 90'lı puanlarda dolaşıyormuş. Sat demek istediniz herhalde diye atılmış Joseph. Wall Street'in yabancısı değilmiş ama yine de borsaya gazetecilerin dolayısıyla da halkın bakış açısından yaklaşıyormuş. Bu satış haberi yayılınca hisse senedinin fiyatı mutlaka düşer diye düşünüyormuş. Hele hele William Rockefeller'ın sattığı duyulunca fiyat kesin düşer diyormuş. Standart oil hisseleri satsın, kemmek alsın olacak şey mi? Hayır demiş kemmek, al demek istiyorum. Siz bana güvenmiyor musunuz? Güveniyorum. Size verdiğim habere inanmadınız mı? İnandım. Borsanın düşeceği beklentisiyle hareket etmiyor musunuz? Ediyorum. Öyleyse niye böyle davrandınız? İşte bu yüzden satın alıyorum. Şimdi beni iyi dinle. Şu güvenilir arkadaşınla teması kesme. Satışlar durur durmaz da bana haber ver. Hemen. Anladın mı? Olur demiş Josef ve ofisten ayrılmış. Kenmekin, neden William Rockefeller'ın sattığı hisseleri almak istediğini bir türlü anlayamamış? Kembekin borsadaki bütün hisseleri düşüş beklentisiyle satarak kısa pozisyona girdiğini bilmese belki de bu harekete bir anlam verebilirmiş. Neyse, Zev Stempol'deki arkadaşıyla konuşmuş ve ona Rockefeller satışı bitirdiği zaman mutlaka kendisine haber vermesini söylemiş. Ondan sonra da günde iki kez telefon ederek durumu sormuş. Bir gün arkadaşı Rockefeller satışı durdurdu demiş. Joseph ona teşekkür ederek hemen Kemek'in ofisine koşmuş. Kemek onu dikkatle dinlemiş ve sonra da Wheeler'a dönerek Billy ofiste ne kadar Sempol var diye sormuş. Wheeler bakmış ve yaklaşık 60 bin hissenin toplandığını söylemiş. Kemek borsanın düşeceğine inandığı için Sempol almaya başlamadan önce bazı hisselerde kısa pozisyona girmiş. Hemen Wheeler'a ellerindeki o 60 bin Sempol hissesini satmasını, ayrıca Sempol'den kısa pozisyona girmesini söylemiş. Elindeki Sempol'leri hisse fiyatlarını genelde düşürmek ve düşüş sırasında kar etmek için kullanmış. Sempol'ün fiyatı 44'e kadar düşmüş ve Kenmek müthiş kar etmiş. Elindeki kartları büyük bir ustalıkla kullanarak büyük kazanç elde etmeyi başarmış. Burada önemli olan borsaya karşı geliştirdiği yaklaşım. Düşünmesine bile gerek kalmamış. Tek bir hisse senedinden kar etmek yerine alımlarını kendisi için daha önemli olan bir yönde kullanmayı başarmış. Uzun süredir beklediği anın geldiğini ve iyi bir başlangıçla harekete geçebileceğini anlamış. Senpoltius'unu alınca hisselerini satmak yerine almaya karar vermiş. Çünkü bu hisseleri borsayı düşürmek için cephane olarak kullanmayı düşünmüş. Tekrar kendime döneyim. Buğday ve mısır işlemlerimi kapattıktan sonra yatımla güneye indim. Büyük bir keyifle Florida sularına açıldı. Bol bol balık vardı. Her şey çok güzeldi. Hayatta hiçbir tasam yoktu ve olmasını da istemiyordum. Bir gün Palm Beach'te sahile çıktım. Orada Wall Street'ten tanıdığım arkadaşlarla karşılaştım. Günün en büyük haberini konuşuyorlar, bir pamuk spekülatöründen bahsediyorlardı. New York'tan gelen bir habere göre Percy Thomas bütün parasını kaybetmişti. Bu ticari bir iflas değildi. Dünyaca tanınmış bu borsacının pamuk borsasındaki ikinci Waterloo yenilgisiydi. Ben her zaman Thomas'a büyük hayranlık beslemişimdir. Onun adını ilk kez Thomas pamuk fiyatını yüksek tutmaya çalışırken Sheldon ve Thomas adlı menkul değerler firmasının batması olayı sırasında duymuştum. Ortağa kadar ileri görüşlü ve cesur olmayan Sheldon son anda korkmuş. Başarının kıyısından dönmüştü. En azından o dönemde Wall Street'te böyle söyleniyordu. Her neyse, büyük kar edecek yerde borsanın en büyük fiyaskolarından birini yaşadılar. Kaç milyon dolar zarar ettiklerini unuttum şimdi. Şirket kapandı ve tamız tek başına çalışmaya başladı. Yalnızca pamuk alıp satıyordu ve çok geçmeden kendini toparladı. Yasalara göre mecbur olmamasına karşın alacaklılarına borçlarını faiziyle ödedi ve kendisine de 1 milyon dolar kaldı. Pamuk borsasına dönüşü, Başkan White'ın menkul değerler borsasına dönerek bir yıl içinde 1 milyon dolarlık işlem yaptığı yıl kadar belleklerde yer etti. Thomas'ın zekasına ve cesaretine hayrandım. Palm Beach'te herkes Thomas'ın Mart pamuğunda girdiği pozisyonun çökmesinden bahsediyordu. Biliyorsunuz söylentiler ağızdan ağza dolaştıkça yayılır, abartılır, bilgiler çarpıtılır, haberler değiştirilir. Benim hakkımda çıkan bir söylenti 24 saat içinde söylentiyi ilk çıkaran kişiye geri geldiğinde öyle şişirilmiş, öyle ayrıntılar eklenmiş ki o kişi bile bunun aynı söylenti olduğunu anlamakta güçlük çekmiş. Percy Thomas'ın en son ile ilgili haber benim dikkatimi balıklardan pamuk borsasına çekti. Ekonomi gazetelerini alıp son durumu inceledim. New York'a döndüğümde kendimi tümüyle borsayı incelemeye verdim. Herkes borsanın düşeceğine inanıyor, herkes Temmuz pamuğu satıyordu. İnsanlar böyledir işte. İnsan bazı şeyleri sırf etrafındakiler yapıyor diye... Bir sürü psikolojisine kapılarak yapar. Bunun açıklaması ne olursa olsun yüzlerce kişi o an yapılacak en akıllıca, en uygun, üstelik en güvenli şeyin temmuz pamuğu satmak olduğunu düşünüyordu. Herkes kendisini bir satış furyasına kaptırmıştı. Borsanın yalnızca tek bir yönüne bakılıyor, gözler edilecek büyük kardan başka bir şey görmüyordu. Fiyatların her an düşmesi bekleniyordu. Ben bütün bunların farkındaydım ve kısa pozisyona girenlerin açıklarını kapatmak için fazla zamanlarının olmadığını gördüm. Durumu inceledikçe bu fikrim daha da güçlendi ve sonunda Temmuz pamuğu almaya karar verdim. Hemen harekete geçerek 100 bin balya satın aldım. Alım işlemi çok kolay oldu çünkü çok sayıda satıcı vardı. O an 1 milyon dolarına bahse girerim ki borsada Temmuz pamuğu satmayan bir tek Allah'ın kulu yoktu. Mayıs'ın son günleriydi. Ben aldıkça aldım. Onlar da sattıkça sattı. Sonunda değişken kontratların hepsini toplamıştım ve elimde 121 bin balya pamuk vardı. Ben son balyamı aldıktan 1-2 gün sonra fiyat çıkmaya başladı. Yükseliş başladıktan sonra da durmak bilmedi. Günde 40 ile 50 puan arası tırmandı. Ben alımlarıma başladıktan 10 gün kadar sonra bir cumartesi günü fiyat yukarı doğru kıpırdadı. Satışta Temmuz pamuğu kalıp kalmadığını bilmiyordum. Bunu benim bulmam gerekiyordu. Ben de son 10 dakikayı bekledim. Genellikle o saatte birçokları kısa pozisyona girer ve borsa kapanışından fiyatı garanti altına almış olurdu. Ben de 4 farklı brokera emir vererek borsadan aynı anda 5'er bin balya pamuk almalarını söyledim. Bu fiyatı 30 puan arttırdı ve kısa pozisyondakiler bir an önce hisse almak için ne yapacaklarını şaşırdılar. Borsa kapanışında fiyat en yüksek düzeye ulaşmıştı. Tek yaptığım şey son 20 bin balyayı satın almak oldu. Ertesi gün günlerden pazardı. Ama pazartesi günü Liverpool'un New York'taki artışa başa baş bir düzeyde 20 puanlık bir artışla açılması gerekiyordu. Oysa artış 50 puan oldu. Yani bizdeki artışı %100'ü geçmişti. O borsadaki artışla benim hiçbir ilgim yoktu. Bu da bana hesaplarımın doğru olduğunu ve doğru yöne yani direncin en az olduğu sınıra doğru hareket ettiğimi gösterdi. Ama aynı zamanda elimde bir an önce kurtulmam gereken yüksek miktarda pamuk vardı. Borsa aniden ya da yavaş yavaş yükselse de belli bir miktarın üstündeki satışları sindiremeyebilir. Elbette Liverpool'dan gelen telgraflar bizim borsayı çılgına çevirdi. Bir baktım ki fiyatlar arttıkça Temmuz pamuğu daha zor bulunur hale geldi. Ben inatla elimdekileri satmıyordum. O pazartesi günü Borsa'nın düşmesini bekleyenler için heyecanlı ama aynı zamanda sıkıntılı bir gün oldu. Buna rağmen ortalıkta bir panik görünmüyordu. Borsa bir an önce hisse alıp kısalarını kapatmaya çalışan insanlarla dolup taşmıyordu. Benim elimde ise satmam gereken 140 bin balya pamuk vardı. Salı sabah ofisime giderken binanın girişinde bir arkadaşımla karşılaştım. Gülümseyerek bana, World'de çıkan haber çok etkileyici dedi. Ne haberi? Ne? Görmedin mi yani? Ben world almam ki dedim. Haber neyle ilgili? Neyle olacak senle ilgili? Temmuz pamuğunun fiyatını bilerek yüksek tuttuğunu yazıyor. Haberi görmedim dedim ve yanından ayrıldım. Bana inandı mı inanmadı mı bilmiyorum. Herhalde benden haberi doğrulamamı ya da yalanlamamı bekliyordu. Ofisime varınca gazeteden bir tane aldırdım. Gerçekten de haber birinci sayfadan verilmişti. Başlığı da şöyleydi. Larry Livingston, Temmuz pamuğunu yükseltti. Hemen haberde yazanların borsayı etkileyeceğini düşündüm. Eğer elimdeki 140 bin balyeyi satmak için özel bir plan yapsaydım, bu kadar iyi bir numara düşünemezdim. Bu haber benim için büyük bir fırsattı. O anda bütün ülkede herkes bu haberi ya World gazetesinde ya da haberi oradan alan diğer gazetelerden okuyordu. Mutlaka haber Avrupa'ya da ulaşmıştı. Liverpool'daki fiyatların neden bu kadar arttığı anlaşılıyordu. Borsa zıvanadan çıkmıştı. Böyle bir haber karşısında bunu doğal karşılamak gerekiyordu. New York'un ne yapacağını ve benim ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyordum. Buradaki borsa saat 10'da açıldı. Saat onu 10, 10 geçe elimde pamuk kalmamıştı. 140 bin balya pamuğu en son kırıntısına kadar sattım. Satışın çoğunu da o günün en yüksek fiyatlarından yaptım. Pamuğum için pazar kendiliğinden oluştu. Pamuğu satmak için karşıma çıkan fırsattan yararlanmasını bilmiştim. Bu fırsatın üzerine hemen atladım. O anda yapabileceğim tek şey buydu. Beni çok zorlayacağını düşündüğüm bir sorun böylece kendiliğinden hallolmuş oldu. Eğer World'de o haber çıkmasaydı, kağıt üstündeki karlarımın önemli bir bölümünü feda etmeden o pamuğu satamazdım. Fiyatı düşürmeden 140 bin balya temmuz pamuğunu satmak beni aşan bir şeydi. Ama World'deki haber sayesinde o işten rahatlıkla sıyrıldım. World'ün bu haberi niçin yayımladığını hiç bilmiyorum. Hiçbir zamanda anlayamadım. Herhalde haberi yazan gazeteci pamuk borsasında bir ahbabından tüy almıştı ve bunu çok büyük bir haber sanıp diğer gazeteleri atlatmak için hemen yayınladı. Ne haberi yazanı ne de Word'de çalışan diğer gazetecileri tanıyorum. Haberin çıktığını o gün saat 9'dan sonra tesadüfen öğrendim ve eğer arkadaşım bana söylemeseydi asla öğrenemezdim. O haber olmasaydı. Kesinlikle elimdeki pamuğu satacak kadar büyük bir pazar oluşturamazdım. Büyük miktarda alım-satım yapmanın böyle bir sakıncası vardır. Satışa geçeceğiniz zaman bunu kimse sezmeden yapamazsınız. İstediğiniz zaman ya da en uygun an geldiğinde satış yapamayabilirsiniz. Ancak elinizdekileri sindirecek kadar büyük bir pazar oluştuğunda satışa geçebilirsiniz. Satış fırsatını kaçırmak size milyonlarca dolara mal olabilir. Tereddüt edemezsiniz. Eğer ederseniz kaybedersiniz. Almaya devam ederek borsanın düşeceği beklentisiyle satış yapanları da şaşırtma şansınız yoktur. Çünkü o zaman kendi pazarınızın kapasitesini azaltmış olursunuz. Ayrıca fırsatları tanımak da hiç kolay değildir. İnsan son derece uyanık olmalı ve satış fırsatını hissettiği anda hemen uzanıp yakalamasını bilmelidir. Elbette benim pamuk satışının talihli bir kaza sonucu gerçekleştiğini kimseye anlatmadım. Her yerde olduğu gibi Wall Street'te de büyük kazanç sağlayan kazalara kuşkuyla bakılır. Eğer kaza kar yerine zarar getirirse buna kaza denmez. Sizin aptallığınızın ya da dikkatsizliğinizin mantıklı bir sonucu olarak değerlendirilir. Ama kar ederseniz bu kara hemen ganimet denir ve vurdum duymaz davrananların kazandığından, aklı başında ve temkinli davrananların kaybettiğinden yakın alır. Kendi aptallıkları yüzünden kısa pozisyona giren bazı fesat insanlar benim bu oyunu özellikle düzenlediğimi söylediler. Sadece onlar değil başkaları da bu düşünceyi taşıyordu. Pamuk borsasının en büyük isimlerinden biri olaydan bir iki gün sonra beni görünce, çok iyi bir numara çevirdin Livingston dedi. O elindeki pamuğu satmaya kalkınca ne kadar zarar edeceğini görmek için seni dikkatle izledim. Zarar etmeden ancak 50-60 bin balya satardın. Ondan sonra mutlaka zarar gelecekti. Bu durumdan nasıl sıyrılacağını merakla bekliyordum. Ama böyle bir dolap çevireceğin hiç aklıma gelmemişti. Gerçekten de çok iyi bir numaraydı. Elimden geldiğince dürüst bir ifadeyle benim bu olayla hiç ilgim yoktu dedim. Ama o sözlerini tekrarlamakla yetindi. İyi numaraydı evladım, çok iyiydi. Bu kadar alçak gönüllü olma sen. O olaydan sonra bazı gazeteler bana Pamuk Kralı adını taktılar. Ama dediğim gibi ben bu tacı hak etmiyordum. Amerika'da hiç kimse World'de para yedirerek ya da özel ilişkilerini kullanarak böyle bir haberi yayımlatamaz. Bu da o dönemde bana hiç hak etmediğim bir şöhret kazandırdı. Bu olayı size hak edilmeyen taçları taşıyan adamları eleştirmek için ya da fırsat nereden ve nasıl gelirse gelse mutlaka değerlendirmesini bilin demek için anlatmadım. Tek amacım temmuz pamuğu olayından sonra gazetelerde hakkında çıkan asılsız haberlerin arkasında yatan şeyi anlatmaktı. Eğer gazeteler olmasaydı, Percy Thomas denen o muhteşem adamla asla tanışamayacaktım. 12. bölüm. Temmuz pamuğu satışlarımı düşündüğümden çok daha büyük bir başarıyla tamamladıktan sonra posta ile bir görüşme talebi aldım. Mektup Percy Thomas'tan geliyordu. Elbette hemen cevap yazıp istediği zaman kendisiyle ofisimde görüşmekten mutluluk duyacağımı belirttim. Ertesi gün geldi. Thomas uzun süredir hayranlık beslediğim bir insandı. Pamuk yetiştiren, alan, satan herkes onun adını bilirdi. Hem Avrupa'da hem de Amerika'da pamuk borsasındakiler bana sık sık onun fikirlerini aktarırdı. Bir keresinde bir İsviçre safiye kasabasında, Mısır'da pamuk yetiştirmeyi düşünen kahireli bir bankerle sohbet ediyorduk. Benim New Yorklu olduğumu duyunca hemen Percy Thomas'ı sordu ve Thomas'ın yazdığı borsa raporlarını yakın bilgiyle izlediğini hiç kaçırmadığını söyledi. Ben her zaman Thomas'ın işlerini bilimsel yöntemlerle yürüttüğünü düşünürdüm. O gerçek bir spekülatördü. Büyük düşleri olan ileri görüşlü bir düşünür aynı zamanda cesur bir savaşçıydı. Çok bilgiliydi. Pamuk alım satımında hem teoride hem de uygulamada geniş deneyime sahipti. Başkalarıyla fikirlerini, teorilerini ve analizlerini tartışmayı sever, aynı zamanda her fırsatta pamuk borsasını ve pamuk borsasında alım satım yapanların psikolojisini ne kadar iyi bildiğini gösterirdi. Ne de olsa yıllarca pamuk borsasında çalışmış, bu arada büyük miktarda para kazanmış ve kaybetmişti. Sheldon ve Thomas menkul değerler firmasının iflasından sonra tek başına çalışmaya başlamıştı. İki yıl içinde kaybettiği parayı son kuruşuna kadar geri kazandı. Sandı okuduğum kadarıyla durumu düzelir düzelmez ilk işi eski alacaklılarına bütün borcunu ödemek, sonra da 1 milyon dolarlık sermayesini nasıl en iyi şekilde değerlendirebileceği konusunda kendisine yardımcı olacak bir uzman tutmak oldu. Bu uzman borsadaki hisse senetlerini inceledi, çeşitli şirketlerin raporlarını okudu ve sonunda Delaware ve Hudson hisselerinde karar kıldı. Milyonlarca dolar zarar ettikten sonra yeniden milyonlar kazanarak borsaya dönüş yapan Thomas, Mart pamuğu alım satımları yüzünden yine 5 parasız kalmıştı. Gelip benimle görüştükten sonra hemen harekete geçtik. Bir ittifak oluşturmaması önerdi. Eline geçen her tür bilgiyi halka açıklamadan önce bana verecekti. Ben de borsadaki alım satımları yürütecektim. Bu konuda kendisinde olmayan özel bir yeteneğim olduğunu ileri sürüyordu. Bu öneri birkaç nedenden ötürü pek hoşuma gitmedi. Ona açıkça ikili işleri pek beceremediğimi ve öğrenmeye de istekli olmadığımı söyledim. Ama o bunun ikimiz için de en iyi kombinasyon olacağında ısrar etti.'' Ben de sonunda başkalarının alım satımlarını etkilemek istemediğimi söylemek zorunda kaldım. Ona dedim ki, eğer attığım adım yanlışsa bunun acısını ben çeker bedelini ben öderim. Kimseye borcum olmaz ve beklenmedik aksiliklerle karşılaşmam. Ben kendim öyle istediğim için yalnız çalışıyorum. Ayrıca bu çok zekice ve ucuz bir yöntem. Ben kendi zekamı diğer borsacıların zekalarıyla yarıştırmaktan keyif alıyorum. Kar ettiğim zaman kendi fikirlerim sayesinde ederim. Bu fikirleri satmaya ya da başkalarına zorla benimsetmeye çalışmam. Başka türlü kazandığım parayı para saymam ben. Teklifiniz ilgimi çekmiyor. Çünkü ben bu oyunu kendi kendime, kendi bildiğim gibi oynamak istiyorum. Böyle düşündüğüm için üzüldüğünü söyledi ve planını reddetmekle haksız olduğuma beni inandırmaya çalıştı. Ama ben kararımı değiştirmedim. Geri kalan zamanda ise havadan sudan sohbet ettik. Eninde sonunda borsaya geri döneceğine inandığımı söyledim ve kendisine mali yardımda bulunmama izin verirse çok memnun olacağımı da belirttim. Ama o benden kredi kabul edemeyeceğini söyledi. Sonra bana Temmuz pamuğu işini sordu. Ben de anlattım. Bu işe nasıl girdiğimi, ne kadar pamuk satın aldığımı, fiyatı ve diğer ayrıntıları anlattım. Biraz daha sohbet ettik, ondan sonra gitti. Biraz önce size borsacının en büyük düşmanı kendisidir derken aslında kendi yaptığım hataları kastediyordum. Bir insan çok zeki olabilir, yaşamı boyunca başkalarının fikirlerinden bağımsız olarak düşünmeye alışmış olabilir ama kendini kişiliğinden gelen bazı tehlikelere karşı koruyamaz. Ben tamah, korku, umut gibi borsada alım-satım yapan insanları etkileyen duygulardan uzak durmayı başarabiliyorum. Ama sonuçta ben de bir insanım ve bazen çok kolay hata yapabiliyorum. O dönemde özellikle savunmaya geçmiştim. Çünkü kısa bir süre önce insanın başkaları tarafından kolayca ikna edilerek kendi kararları ve hatta dileklerinin tam tersine hareket edebileceğini görmüştüm. Bu olayı Harding'in ofisinde yaşadım. Orada bana ayrılan bir oda vardı ve borsa saatleri sırasında kimse benim iznim olmadan odama gelemiyordu. Çok büyük miktarlarda alım-satım yapıyordum ve hesabım oldukça karlıydı. O yüzden rahatsız edilmek istemiyordum ve odama kimse yaklaştırılmıyordu. Bir gün borsa kapanışından hemen sonra birilerinin ''İyi günler Bay Livingston'' diye bana seslendiğini duydum. Dönüp arkama baktığımda 35 yaşlarında hiç tanımadığım bir adam gördüm. İçeri nasıl girdiğini bilmiyordum. Ama adam karşımda duruyordu. Herhalde benimle bir işi olduğunu söylemişti. Hiç sesimi çıkartmadım. Adamın yüzüne bakmakla yetindim. Bir saniye sonra Sizinle şu Water Scott işini konuşacaktım dedi. Ve anlatmaya başladı. Kitap satıcısıydı. Tavırları da konuşması da fazla etkileyici değildi. Dış görünüşünde de fazla bir şey yoktu. Ama çok güçlü bir kişiliği vardı. Sürekli konuşuyordu. Ben de onu dinlediğimi sanıyordum. Ama ne dediğini hiç hatırlamıyorum. O anda da anladığımı zannetmiyorum. Tiradanı bitirdiğinde bana dolma kalemiyle boş bir form uzattı. Ben de o kalemle formu imzaladım. Scott'ın bir dizi kitabını 500 dolara satın almıştım. Formu imzaladığım anda kendime geldim. Ama artık form imzalanmış katlanarak satıcının cebine girmişti. O kitapları istemiyordum. Onları koyacak yerim bile yoktu. Onlara hiç ihtiyacım yoktu. Onları verecek kimsem de yoktu. Yine de o kitapları 500 dolara satın almak üzere bir kontrata imza atmıştım. Ben para kazanmaya o kadar alışığım ki hata yaptığımda aklıma gelen ilk şey para kaybetmem olmaz. Ben her zaman oyunun kendisiyle, nedenlerle ilgilenmişimdir. Öncelikle kendi sınırlamalarını ve alışkanlıklarını sorgulayan bir insanım. İkinci olarak da aynı hataya ikinci kez düşmek istemem. İnsan ancak ders alarak kârı çevirebildiği hataları affettirebilir. 500 dolarlık bir hata işleyip henüz sorunun ne olduğunu anlayamadığım için önce karşımdaki adama bir bakıp onu tarttım. Adam resmen bana gülümsüyordu. Yüzünde anlayış dolu minik bir gülücük vardı. Aklımdan geçenleri okuyor gibiydi. Ona hiçbir şey açıklamak zorunda olmadığımı anladım. O ben söylemeden içimden geçenleri anlamıştı. Ben de açıklama ve giriş yapma zahmetine girmeden doğrudan sordum. 500 dolarlık bir sipariş karşılığı ne kadar komisyon alıyorsunuz? Hemen başını salladı ve özür dilerim ama size söyleyemem dedi. Ne kadar alıyorsunuz diye üsteledim. Üçte birini ama aslında söylememem gerekir. 500 doların üçte biri 166 dolar 66 cent eder. Eğer bana imzaladığım kontratı geri verirseniz size 200 dolar nakit öderim. Doğru söylediğimi kanıtlamak için parayı cebimden çıkarttım. Yapamam söyledim size dedi. Bütün müşterileriniz size aynı teklifte bulunuyor mu diye sordum. Hayır diye yanıtladı. Öyleyse benim bu teklifi yapacağımı nereden bildiniz? Sizin gibi usta iş adamları bu tür teklifler yapar. Siz kaybetmeyi çok iyi biliyorsunuz. Bu da sizi birinci sınıf bir iş adamı yapıyor. Size çok teşekkür ederim ama teklifinizi kabul edemem. Neden alacağınız komisyondan daha fazlasını kazanmak istemiyorsunuz? O yüzden değil dedi. Ben bu işi sadece komisyon için yapmıyorum. E niçin yapıyorsunuz o zaman? Hem komisyon için hem de rekoru kırmak için. Hangi rekoru? Kendi rekorumu. Sözü nereye getireceksiniz siz? Siz yalnızca para için mi çalışıyorsunuz diye sordu bana. Evet dedim. Hayır diyerek başını salladı. Hayır, para için çalışmıyorsunuz siz. Yoksa işinizden o kadar keyif almazdınız. Sadece banka hesabınıza birkaç dolar daha ilave etmek için çalışmıyorsunuz siz. Wall Street'e de kolay para peşinde olduğunuz için gelmediniz. Siz işinizin başka yönlerinden zevk alıyorsunuz. Ben de öyle. Ona karşı çıkacak yerde bir soru sordum. Siz işinizin hangi yönünden zevk alıyorsunuz? Aslında dedi hepimizin zayıf bir noktası vardır. Sizinki ne? Gurur dedi. Nasıl olsa formu bana imzalattınız. Şimdi iptal etmek istiyorum ve size 10 dakikalık iş için 200 dolar öneriyorum. Bu sizin gururunuzu tatmin etmek için yeterli değil mi? Hayır dedi. Bakın diğer arkadaşlar aylardır Wall Street'te çalışıyor ama satış yapamadılar. Bunun üründen ve bölgeden kaynaklandığını öne sürdüler. Ofiste beni kusurun kitaplarda ya da yerde değil, onların satış tekniğinde olduğunu kanıtlamak için buraya gönderdi. Onların aldığı komisyon %25'ti. Ben Cleveland'lıyım. Orada 2 haftada 82 takım sattım. Buraya gelmemin nedeni yalnızca diğer meslektaşlarımdan almayanlara satış yapmak değil, onların hiç görüşmediği insanlarla görüşmek. O yüzden bana %33 1 bölü 3 komisyon veriyorlar. Bana o takımın nasıl sattığınızı anlayamadım. Beni teselli etmek istercesine aslında G.P. Morgan'a da sattım dedi. Yok canım daha neler dedim. Bana kızmadı, yemin ederim sattım demekle yetindi. G.P. Morgan'a bir takım Walter Scott sattınız demek. Oysa onun elinde çok güzel baskıları hatta belki de orijinal el yazmaları var. İşte imzası burada dedi ve bana G.P. Morgan'ın imzasını taşıyan bir form gösterdi. Belki de bu onun imzası değildi ama bir an için aklıma kuşkulanmak gelmedi. Benim kontratım da onun cebinde değil miydi? Yalnızca merak ediyordum. Dayanamayıp sordum. Kütüphaneciden nasıl izin aldınız? Kütüphaneciyle görüşmedim ki. Ben Morgan'ın kendisiyle görüştüm. Hem de ofisinde. Bu kadarı da fazla artık dedim. Herkes Bay Morgan'ın özel ofisine boş elle girmenin saatli bombayla Beyaz Saray'a girmekten daha zor olduğunu bilirdi. Ofiste görüştüm onunla diye yine eledi. Nasıl girdiniz ofisine? Sizinkine nasıl girdiysem öyle dedi bana. Bilmem nasıl girdiniz? Morgan'ın ofisine nasıl girdiysem sizinkine de öyle girdim. Kapıdaki güvenlik görevlisini ikna ettim. Kitapları size nasıl sattıysam Morgan'a da öyle sattım. Siz formu imzalarken bir takım kitap aldığınızın bilincinde değildiniz. Size uzattığım dolma kalemi aldınız ve sizden ne istiyorsam onu yaptınız. O da aynı şeyi yaptı. Arada hiç fark yoktu. Peki bu gerçekten Morgan'ın imzası mı diye kuşkuyla sordum. Bu soruyu sormakta 3 dakika kadar geç kalmıştım. Elbette bu küçüklüğünden beri kullandığı imza bu kadar mı? Bu kadar diye cevap verdi. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Tek sırrım bu. Size çok teşekkür ederim. Hoşçakalın Bay Livingston. Sonra da dışarı çıktı. Ben bir dakika bekleyin dedim. Benim üzerimden 200 dolar kazanacağınıza söz vermiştim ve ona 35 dolar uzattım. Başını salladı sonra da hayır dedi bunu yapamam. Ama şunu yapabilirim cebinden kontratı çıkarttı yırttı ve parçalarını bana verdi. 200 doları sayıp uzattım ama yine başını salladı. Bunu demek istememiş miydiniz dedim. Hayır dedi öyleyse neden yırttınız kontratı? Çünkü şikayet etmediniz ve sizin yerinizde olsaydım ben de aynı tepkiyi verir, aynı şekilde davranırdım. Ama ben kendim size 200 dolar vereceğimi söylemiştim zaten dedim. Biliyorum ama para her şey değildir dedi. Sesinde öyle bir şey vardı ki dayanamayıp haklısınız. Gerçekten de para her şey değil dedim. Şimdi söyleyin bakalım benden ne istiyorsunuz? Gözünüzden de hiçbir şey kaçmıyor dedi. Gerçekten de bana bir iyilik yapmak ister misiniz? Evet dedim isterim ama söyleyeceğiniz şeye bağlı. Beni Ed Harding'in ofisine götürüp ona beni tam 3 dakika dinlemesini söyler misiniz? Sonra da beni onunla yalnız bırakacaksınız. Başımı salladım. O benim iyi dostumdur dedim. Bu adam 50 yaşında ve bir broker dedi satıcı. Söylediğinde çok haklıydı. Ben de onu Edin ofisine götürdüm. Bir daha o kitap satıcısından ses çıkmadı. Ama birkaç hafta sonra bir akşam ona trende rastladım. Kibarca şapkasını çıkartarak beni selamladı. Ben de başımla selamını aldım. Yanıma yaklaşıp, nasılsınız Bay Livingston, Bay Harding nasıllar diye sordu. Çok iyi, neden sordunuz dedim. Bana anlatacak bir şeyleri olduğuna emindim. Beni ona götürdüğünüz gün kendisine 2000 dolarlık kitap satmıştım da dedi. Bana bu konuda tek kelime etmedi dedim. Hayır, onun gibi insanlar böyle şeylerden bahsetmez. Kim bahsetmez? Hata yapmayı sevmediği için hata yapmayan insanlar. O tip insan her zaman ne istediğini bilir ve kimse onun fikrini değiştiremez. Ben o insanların sayesinde çocuklarımı okutup karıma bakabiliyorum. Bana büyük bir iyilik yaptınız Sayın Livingston. Bana büyük bir nezaketle önerdiğiniz 200 doları geri çevirirken böyle olacağını bilmiyordum. Ya Bay Harding size sipariş vermeseydi? Ben vereceğinden emindim. Onun ne tür bir insan olduğunu önceden araştırmıştım. O sipariş çantada keklikti. Evet ama ya sizden kitap almasaydı? Size geri gelip bir şeyler satardım. Hoşçakalın Bay Livingston. Şimdi belediye başkanıyla randevum var benim. Tren Park Palace istasyonuna yaklaşırken ayağa kalktı. Umarım ona 10 on takım satarsınız dedim. Başkan eli açık bir adamdı. Ben de cumhuriyetçiyim dedi ve hiç acele etmeden trenden indi. Trenin o inmeden kalkmayacağından emindi. Gerçekten de tren onun inmesini bekledi. Bu olayı size bütün ayrıntılarıyla aktardım. Çünkü o muhteşem adam bana hiç almak istemediğim bir şeyi satabilmişti. Hayatım boyunca bunu başaran ilk insandı. Böyle bir şeyin bir daha asla tekrar etmemesi gerekiyor ama eminim eder. Dünyada bu tip satıcılar var ve insan kendini kişilik özelliklerinden her zaman koruyamayabiliyor. Percy Thomas ofisimden çıkınca yani ben kibar ama kesin bir dille kendisiyle ortak olmak istemediğimi söyledikten sonra yollarımızın bir kez daha kesişeceği aklıma gelmezdi. Onu bir daha göreceğimi hiç sanmıyordum. Ama hemen ertesi gün bana bir mektup yazarak kendisine yardım teklifim için teşekkür etti ve beni davet etti. Ben de olumlu cevap veren bir mektup yazdım. O da bana cevap yazdı. Ben de onu görmeye gittim. Böylece Thomas'ı daha yakından tanıma fırsatını buldum. Benim için her zaman onu dinlemek büyük bir zevk olmuştur. Çok bilgili bir insandı ve kendini dinletmesini çok iyi bilirdi. Karşısındakini mıknatıs gibi kendine çekiyordu. O gün çok farklı konulardan bahsettik. Çok okuyan, çok farklı konular hakkında bilgisi olan ve çok ilginç genellemeler yapabilen bir insandır. Anlattığı şeyler gerçekten de insana etkiler ve inandırıcı şeyler söyler. Birçoklarının Percy Thomas'ı suçlayıcı şeyler söylediğini, özellikle onu yapmacık bulduklarını biliyorum. Ama belki de bu kadar inandırıcı konuşabilmesinin altında yatan sebep, anlattığı şeylere önce kendisinin inanmasıdır. Elbette önce uzun uzun borsa ile ilgili konulardan bahsettik. Ben pamuk fiyatında artış beklemiyordum ama o bekliyordu. Artış olması için herhangi bir neden göremiyordum. O ise görüyordu. Önüme o kadar çok kanıt ve rakam serdi ki ona inanmam gerekti. Ama bir türlü ikna olmadım. Kanıtları çürütemedim çünkü gerçek olduklarını bilmiyordum. Ama öte yandan benim doğru bildiğim şeyden caymama yetecek kadar güçlü de değillerdi. Fakat Thomas ben ekonomi gazetelerinden ve dergilerden okuduğum haberlerden kuşkulanmaya başlayana kadar aynı şeyleri söylemeye devam etti. Yani artık borsayı kendi gözlerimden göremez oldum. İnsanı inandıklarından vazgeçirmek kolay değildir ama bir belirsizlik ve kararsızlık duygusuna sürüklemek kolaydır. Bu da daha kötü bir şeydir çünkü o zaman insan borsada kendine güvenerek huzur içinde oynayamaz. Kafam tam olarak karışmamıştı ama artık dengemi kaybetmiştim. Daha doğrusu salim kafayla düşünemiyordum. Daha sonra bana çok şeye mal olacak olan duygulara nasıl kapıldığımı size ayrıntılı olarak aktaramam. Sanırım Thomas bana gösterdiği ve tamamen kendi hesabı olan rakamların ne kadar doğru olduğunda ısrar ettikçe ve bana benim hesapladığım ama gazetelerden aldığım rakamların ne kadar yanlış olduğunu anlattıkça kendimden şüphe etmeye başladım. Güney bölgelerinde onun için çalışan 10 bin muhbirin geçmişte de kanıtlanan güvenilirliğinden dem vuruyordu sürekli. Sonunda ben de durumu onun gibi yorumlamaya başladım. Çünkü ikimiz de aynı kitabın aynı sayfasını okur olmuştuk ama kitabı bana okutan kişi oydu. Çok mantıklı bir insandı. Bana sunduğu kanıtların doğruluğunu kabul edince ister istemez onun vardığı sonuçlara varmaya başladım. Bana pamuk durumunu anlatmaya başladığında ben borsada düşüş beklentisi içindeydim ve hatta kısa pozisyona girmiştim. Ne var ki onun gösterdiği kanıtları ve sayıları kabul edince eski kararımı yanlış bilgilere göre aldığımdan korkmaya başladım. Böyle olunca da pozisyon değiştirmem gerektiğini hissettim. Tamız kendimden kuşkulanmama neden olup da beni kısa pozisyonda sattığım hisseleri satın almak zorunda bırakınca bununla da yetinmedim ve daha fazla hisse sene de aldım. Benim aklım böyle çalışır. Bütün yaşamım menkul değerler borsasında ve ham madde piyasalarında alım-satım yapmakla geçti benim. Eğer borsa düşmeyecekse o zaman mutlaka yükselir diye düşünmeye alışmışım ben. Eğer borsa yükselecekse o zaman da mutlaka hisse senedi almak lazım. Palm Beach'teki arkadaşlarımın Pet'in bir sözünü aktardığını hatırlayacaksınız. Yarış bitene kadar galibi kimse bilemez dermiş Ernie. Ben de borsa konusundaki tahminlerimin doğru olduğunu kanıtlamalıyım. Ama bu kanıtlar ancak ay sonunda brokerlarımdan gelen hesap durumunda bulunabilir. Hızla pamuk satın almaya başladım ve kısa sürede her zamanki miktarı yani 60 bin balyayı almıştım. Bu meslek hayatımın en aptalca adımı oldu. Kendi gözlemlerim ve çıkarımlarım doğrultusunda başarılı ya da başarısız olacak yerde bir başkasının fikirlerine göre hareket etmeye başladım. Başıma gelecekleri fazlasıyla hak etmiştim. Borsanın yükseleceğine gerçekten inanmıyordum. Ama yine de hisse aldım. Üstelik hisseleri deneyimlerimin bana öğrettiği yönteme göre de almadım. Doğru oynamıyordum. Tamısı dinleyerek ölüm fermanımı imzalamıştım. Borsa benim lehime ilerlemiyordu. Ben tahminimde haklı olduğuma inanıyorsam asla korkmam ya da sabırsız davranmam. Ama Borsa tamısın söylediği gibi hareket etmiyordu işte. Yanlış bir adım attıktan sonra ikinci ve üçüncü kez yanlış adım attım. Ve bu yüzden işler sarpa sardı. Yol yakınken geri dönmek varken kendi kendimi hisse senetlerimi elden çıkarmamaya ikna ettim. Bu tamamen benim kişiliğime, borsa ilkelerime ve teorilerime aykırı bir karardı. Çocukluğumda bakış şoplarda çalışırken bile daha mantıklı davranırdım. Ama bu kez kendim gibi davranmıyordum. Bir başkası olmuştum, tam ıslaşmıştım. Elimde hem yüksek miktarda pamuk hem de buğday vardı. Buğday çok iyi gidiyordu ve bana bol kar sağlamıştı. Pamuk fiyatını yükseltme çabalarım yüzünden elimdeki pamuk 150 bin balyaya çıkmıştı. Artık kendimi o kadar iyi hissetmiyordum. Bunu kendimi bağışlatmak için bir bahane olarak ileri sürmüyorum. Gerçekten de iyi değildim. Biraz dinlenmek için Bayshore'a bile gittim. Bayshore'dayken biraz dinlenme fırsatı buldum. Fazlasıyla büyük bir yükün altına girdiğime karar verdim. Ben borsa konusunda pek çekingen değilimdir ama birden endişelendim ve yükümü hafifletmeye karar verdim. Bunu yapmak için de ya elimdeki pamuğu satacaktım ya da buğdayı. Borsayı benim kadar iyi tanıyan ve 14 yıldır hem hisse senedi hem de ham madde alıp satan biri için utanılacak şey ama gidip en yanlış şeyi yaptım. Pamuk zarar ediyordu ben satmadım. Buğday kar getiriyordu tuttum onu sattım. Son derece aptalca bir hareketti. Ama sonuçta benim değil, tam ısınaklıydı bu. Borsada insan çok gaf yapabilir. Ancak hataların en büyüğü göz göre göre zarar etmektir. Çok geçmeden pamuk sayesinde bu sözün ne kadar doğru olduğunu anladım. Unutmayın, zararın neresinden dönülse kardır. Bunu o zaman da çok iyi biliyordum. Buna rağmen bugün bile nasıl olduğunu anlamıyorum, tam tersini yaptım. Böylece bile bile buğdayımı sattım ve oradan kazanacağım karı engellemiş oldum. Ben sattıktan sonra fiyat hiç durmadan kile başına 20 cent arttı. Eğer satmamış olsaydım elimdeki buğdaydan 8 milyon dolar kar edebilirdim. Diğer taraftan o güne kadar aldığım pamuk yetmiyormuş gibi daha fazla pamuk satın aldım. Her gün sürekli pamuk daha fazla pamuk alıyordum. Neden alıyordum dersiniz bu pamuğu? Fiyat düşmesin diye. Eğer bunu acemilik denmezse ne denir acaba? Pamuğa hiç durmaksızın para yatırıyordum ve bu parayı çok yakında kaybedecektim. Brokerlarım ve yakın dostlarım buna anlam veremiyordu. Hala da veremezler. Elbette eğer işler düşündüğüm gibi yürüseydi bana çok daha farklı bir gözle bakarlardı. Beni Percy Thomas'ın muhteşem analizlerine karşı uyaran insanların sayısı hayli kabarıktı. Bunlara hiç aldırmadım ve pamuğun fiyatı düşmesin diye pamuğa para yatırmaya devam ettim. Liverpool borsasında bile alım yapıyordum. Aklım başıma gelene kadar 440 bin balya pamuk almıştım. Fakat artık iş işten geçmişti. Ben de elimdeki pamuğu sattım. Hisse senetlerinden ve ham maddelerden kazandığım paranın hemen hepsini pamuk işinde kaybettim. 5 parasız kalmamıştım ama... Süper zeka dostum Percy Thomas'la ilk tanıştığımda milyonlarla ifade edilen param artık yüz binlere düşmüştü. Benim kadar dikkatli birinin deneyimleri ve gözlemleri sonucu oluşturduğu tüm kuralları bir çırpıda çiğneyebilmesi gerçekten de inanılmaz bir olaydı. İnsanın durup dururken büyük hatalar işleyebileceğini görmek benim için unutulmaz bir ders oldu. Bana milyonlara mal olan bir ders. Bunlardan bir diğeri de karizmatik bir insanın inandırıcı konuşmalarla herkesi etkileyebileceğini ve bunun da bir borsacının en büyük düşmanlarından biri olduğunu görmekti. Ne yazık ki aynı dersi yalnızca 1 milyon dolar kaybederek de alabilirdim. Ama ne yaparsınız ki bazen derslerin bedelini kader belirler. Kader insana dersini verip ondan sonra da faturayı çıkarıyor. Siz de miktarı ne olursa olsun ödemek zorunda kalıyorsunuz. Yeri geldiğinde ne kadar aptal olabildiğimi anladıktan sonra ben de hayatımın o sayfasını kapattım. Perry Thomas yaşamımdan çıktı. Sermayemin onda dokuzu havaya karışıp uçmuştu. Milyonerliği ancak bir yıldan az bir süre tadabilmiştim. Milyonlarımı zekamın sayesinde talihin yardımıyla kazanmıştım. Kaybederken de bunun tam tersi oldu. Aldığım iki yatı sattım. Ve doğal olarak masraflarımı iyice kısmak zorunda kaldım. Ama beni bekleyen başka darbeler de vardı. Talih bana karşıydı. Önce hastalandım, sonra da acil olarak 200 bin dolar nakit para bulmam gerekti. Birkaç ay önce bu para benim için devede kulakta, Ama o günlerde geri kalan servetimin son karıntılarıydı. Bu parayı bulmam gerekiyordu ve sorun nereden bulacağımdı. Brokerımdaki hesabımdan çekmek istemedim. Çünkü o durumda alım satım yapmak için maaşım kalmayacaktı ve milyonlarımı geri kazanmak için o marja her zamankinden daha çok ihtiyacım vardı. Geriye tek seçenek kalıyordu. Bu parayı borsadan kazanmak. Bir düşünün borsada kaç tane aracı kurum ve hayatını borsadan kazanmayı uman kaç tane müşteri vardır. Bu umut Wall Street'in en önemli geçim kaynaklarından biridir. Hayatlarını borsadan kazanmaya kararlı olanların çoğu yavaş yavaş ellerindekini avuçlarındakini tüketir. Bir kış Harding'in ofisinde iyice yüksekten uçan bir avuç müşteri tek bir manto için 30-40 bin dolar harcıyordu. Ama hiçbiri aldığı mantoyu eskitemedi. O zaman ünü dünyayı saran bir borsacı bir gün borsaya geldiğinde üzerinde astarı susamurundan bir kürk manto vardı. O günlerde kürkler henüz bugünkü kadar değerli değildi. Ve mantonun fiyatı yalnızca 10 bin dolardı. Harding'in ofisindeki müşterilerden Bob Cohn kendisine Rus samurundan astarı olan bir kürk almaya karar verdi. Gidip fiyatına baktı. Fiyat hemen hemen aynıydı. O da 10 bin dolardı. Arkadaşlardan biri bu çok para dedi. Doğru çok para diye cevap verdi Bob. Bir haftalık kazancım ama tabi siz ofiste en sevdiğiniz arkadaşınıza olan duygularınızın bir işareti olarak bu kürkü hediye etmek isterseniz o başka. Etmez misiniz? Hayır mı? Pekala o zaman ben de bunun parasını borsadan çıkartmak zorunda kalacağım. Ed Harding sen samur kürkü ne yapacaksın diye sordu. Bob da parmak uçları üzerinde durarak benim boyumda birinin üzerinde güzel durur dedi. Ofisin en hızlı tüy avcılarından Jim Murphy de parayı nereden bulacağım demiştin diye sordu. Gayet zekice planladığım geçici bir yatırım sayesinde James diye yanıtladı Bob. Murphy'nin yalnızca tüy peşinde koştuğunu biliyordu. Elbette Jim'i hemen atladı. Ne hissesi alacaksın? Yine yanıldın dostum. Şimdi bir şey almanın zamanı değil. Ben 5000 çelik satacağım. En az 10 puan düşecek. Ben net iki buçuk puan düşene kadar bekleyeceğim. Fazla cüretkar bir plan sayılmaz değil mi? Ne duydun bu konuda diye sordu Murphy heyecanla. Uzun boylu, siyah saçlı, zayıf bir adamdı. Hep aç görünürdü. Çünkü banttan gelen fiyatları kaçırma korkusuyla hiç yemeğe çıkmazdı. O manto bana çok yakışacak diyen Bob Harding'e dönerek Ed bana hemen borsada 5000 US Steel satar mısın? Hemen şimdi hayatım dedi. Bob hızlı oynamayı severdi ve şakacı bir insandı. Çelik gibi sinirleri olduğunu herkese bu yolla kanıtlardı. O 5 bin çelik hissesi satar satmaz fiyat yükseldi. Göründüğünden çok daha zeki bir insan olan Bob zararını 1,5 puanda kapattı. Ve ofis halkına New York'un zaten kürk giymek için fazla sıcak olduğunu söyledi. Üstelik kürkler sağlıksız ve fazla gösterişliydi. Herkes onunla alay etti. Ama çok geçmeden içlerinden biri aynı kürkü almak için Union Pacific hisselerinden almaya başladı. 1800 dolar kaybettikten sonra Samur Kürk'ün kadınlara yakıştığını, kendisi gibi alçak gönüllü ve zeki bir erkeğin giyeceği mantonun astarına uygun olmadığını söyledi. Ondan sonra birkaç kişi daha borsayı alt ederek o mantoya kavuşmayı denedi. Bir gün mantoyu ben alayım da bari ofis iflas etmesin dedim. Bana bunun mızıkçılık olduğunu, eğer mantoyu kendim satın almak istiyorsam mutlaka parasını borsadan çıkartmam gerektiğini söylediler. Ama Ed Harding benim önerimi hararetle destekledi ve ben aynı gün mantoyu almak için kürkçü yanına gittim. Chicago'lu bir adamın bir hafta önce mantoyu satın aldığını öğrendim. Böyle sayısız olay yaşanmıştır. Wall Street'te bir araba, bir bilezik, motorlu bir tekne ya da bir tablo almak için Borsada oynayıp da kaybetmeyen tek bir insan bile bulamazsınız. Borsanın yatırımcılardan esirgediği doğum günü hediyeleri paralarını toplasak dev bir hastane kurulur. Wall Street'te en uğursuz gelen şey borsayı istendiği şeyleri size getirecek bir masal perisi gibi görmektir derler. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bu lafta boşuna söylenmemiştir. İnsan ani bir ihtiyaç için borsadan para kazanmaya çalışırsa ne yapar? Kendini umuda kaptırır, kumar oynar. Bu yüzden zekasını kullanarak spekülasyon yaparken atılmayacağı risklere atılır. Ve soğuk kanlılıkla borsanın genel koşullarını incelemesi gerektiğini de unutur. Bir kere hemen kar etmek ister. Bekleyecek zamanı yoktur. Borsa hemen yüzüne gülmelidir. Ancak ihtiyacı olduğu kadar para kazanmak istediğini söyleyerek övünür. Kar ya da zararını düşük tutacağını, 2 puan dediyse 2 da ayrılacağını söyler. Kendisini şansının yarı yarıya olduğu aldatmacasına kaptırır. Birçokları bu tür işlerde binlerce dolar kaybetmiştir. Özellikle de borsa yükselirken aniden ufak bir düşüşle karşılaştılarsa. Borsada böyle kar edilmez. Bu benim için bardağı taşıran son damla oldu. Her şeyimi kaybettim. Pamuk işinden sonra elimde kalan birkaç kuruşu da böylece kaptırdım. Bir türlü durmasını bilmedim. Sürekli aldım sattım ve sürekli kaybettim. Nedense borsanın eninde sonunda bana para kazandıracağına inandırdım kendimi. Ama yakında görülen tek son benim kaynaklarımın sonuydu. Borca girdim. Hem kendi brokerlarıma hem de benden marja almadan alım satım yapmama izin veren başka brokerlara. Borca girdim ve ondan sonra da bu borçtan kurtulamadım bir türlü. 13. Bölüm İşte yine 5 parasız kaldım. Bu yeterince kötü bir şeydi ama en kötüsü borsadaki adımlarımı yanlış atmam ve haksız çıkmamdı. Hastaydım, sinirliydim, üzgündüm ve kafamı toparlayıp sağlıklı bir şekilde düşünemiyordum. Yani hiçbir borsacının kendini kaptırmaması gereken bir durumdaydım. Her işim ters gidiyordu. Oran duygumu bile kaybetmiştim. Sürekli büyük miktarlarda, diyelim ki yüz bin hisse alıp sattığım için artık küçük miktarlara alışamayacağımı sanıyordum. Elimde yalnızca yüz hisse varken kar etmek olanaksız görünüyordu. Elimde büyük miktarda hisse senedi olunca zamanlama konusunda başarılı olup ne zaman kar edeceğimi biliyordum. Ama aynı şeyi az sayıda hisseyle yapamayacakmışım gibi geliyordu. Kendimi ne kadar savunmasız hissettiğimi size anlatamam. Beş parasız kalmıştım. Ve bu durumdan nasıl kurtulacağımı bilemiyordum. Hem borcum vardı hem de attığım her adım yanlıştı. Başarıyla dolu yıllardan sonra beni daha da zenginleştiren hataları işledikten sonra kendimi bakış şoplarda çalıştığım günlerden daha kötü bir durumda bulmuştum. Hisse senedi spekülasyonu konusunda çok şey biliyordum. Ama insan ruhunun zaafları konusunda kara cahildim. İnsan zekası makine gibi her zaman aynı başarıyla işleyen bir mekanizma değildir. Artık ben de talihin sonsuza kadar yüzüme gülmeyeceğini anlamıştım. Para kaybetmek beni asla üzmez ama beni üzen başka şeyler vardır. O dönemde içine düştüğüm felaketi ayrıntılarıyla inceledim ve nerelerde hata yaptığımı görmekte gecikmedim. Tam olarak nerede neyi yanlış yaptığımı biliyordum. İnsan borsada para kazanmak istiyorsa kendisini çok iyi tanımalı. Benim ne kadar aptal olabileceğimi anlamam benim için çok önemli bir adım oldu. Bazen bedeli ne olursa olsun insanın gelecekte daha akıllı hareket etmesini sağlayacak her ders yararlıdır. Birçok insan gözleri kendi başarılarıyla kör olduğu için büyük hatalar işleyebiliyor. Kendini başarının büyüsüne kaptırmak herkes için her yerde özellikle de Wall Street'te çok pahalı bir hastalıktır. New York'ta kendimi hiç de iyi hissetmiyordum. Borsada alım-satım yapmak istemiyordum çünkü yanlış kararlar alacağımı biliyordum. Oradan ayrılıp başka bir yerde para bulup yeniden borsaya dönmeye karar verdim. Hava değişikliğinin bana iyi geleceğini düşündüm. Böylece bir kez daha borsa yılgını olarak ayrıldım New York'tan. Metaliksizdim. Üstelik farklı brokerlara 100 bin dolar borcum vardı. Chicago'ya gittim ve orada para buldum. Para fazla değildi ama yine borsaya girebilecektim. Yalnızca eskisi kadar zengin olabilmek biraz fazla zamanımı alacaktı o kadar. Geçmişte çalıştığım bir firma borsacılık yeteneğime güveniyordu. Ve bana ofislerinde ufak çapta alım-satım yapma imkanı tanıdı. İşe azla başladım. Orada kalsaydım durum ne olurdu bilemiyorum ama meslek yaşamımın en ilginç olaylarından biri Chicago'daki günlerimi kısa kesmeme yol açtı. Bu inanılması zor bir hikayedir. Bir gün Lucius Tucker'dan bir telgraf aldım. Onu arada sırada çalıştığım bir menkul değerler firmasının ofis müdürü iken tanırdım ama sonra izini kaybetmiştim. Telgraf şöyleydi. Hemen New York'a gelin. Lee Tucker. Benim başıma gelenleri ortak tanıdıklarımızdan öğrendiğini biliyordum. Bu yüzden beni çağırması boşuna değildi. Ama aynı zamanda New York'a gereksiz bir seyahat yapmak için boşa harcayacak param da yoktu. Bu yüzden söylediğini yapacak yerde ona telefon ettim. Telgrafınızı aldım dedim. Ne oldu? New York'ta çok büyük bir banker sizi görmek istiyor. Kim diye sordum. Kim olabileceğine ilişkin en ufak fikrim yoktu. New York'a gelince söylerim. Zaten gelmezseniz bir anlamı yok. Beni görmek mi istiyor dediniz. Evet. Neyle ilgiliymiş? Eğer fırsat verirseniz bunu size kendisi söylemek istiyor dedi. Bana mektupla bildiremez misiniz? Olmaz. Öyleyse biraz daha açın konuyu dedim. Yapamam. Bakın Lucius dedim. Bari şu kadarını söyleyin. Bu seyahat boşuna mı olacak? Kesinlikle hayır. Gelmeniz sizin yararınıza olacak. Daha fazlasını söylemek ona haksızlık olur. Ayrıca size tam olarak ne sağlayacak onu bilmiyorum. Ama siz beni dinleyin, hemen gelin. Görüşmek istediği kişinin ben olduğumdan emin misiniz? Sizden başka kimse olmaz. Gelseniz çok iyi olur. Hangi trenle geleceğinizi bana telgrafla bildirin. Sizi istasyondan karşılarım. Olur dedim ve telefonu kapattım. Ben gizli kapaklı işlerden hoşlanmam. Ama Lucius'un benim iyiliğimi istediğini ve böyle davranıyorsa bunun mutlaka iyi bir sebebi olduğunu biliyordum. Chicago'dan ayrılacağıma da fazla üzülmüyordum doğrusu. Eski servetime kavuşmak için o hızla daha uzun süre uğraşmam gerekecekti. Beni neyin beklediğinden habersiz New York'a döndüm. Doğrusu yolda bunun boş bir iş olduğunu Bilet parasını ve zamanımı boşuna harcadığımı düşünüp durmuştum. Hayatımın en tuhaf olayını yaşamak üzere olduğumu bilmiyordum tabii. Lucius beni istasyonda karşıladı ve hemen benimle görüşmek isteyen kişinin ünlü Williamson Brown Menkul Kıymetler Şirketi'nin sahiplerinden Daniel Williamson olduğunu söyledi. Bay Williamson ona, bana bir iş teklifinde bulunacağını ve bunun çok karlı bir iş olduğundan benim hiç düşünmeden kabul edeceğime inandığını, bu yüzden beni hemen bulmasını söylemiş. Lucius bu teklifin ne olduğunu bilmediğine yemin etti. Böylesine saygın bir firmanın benden uygunsuz bir iş istemeyeceği belliydi. Dan Williamson 1870'lerde Egbert Williamson tarafından kurulan şirketin ortaklarından biriydi. Diğer ortak Brown öleli çok olmuştu. Şirket Den'in babasının döneminde borsanın en büyük firmalarından biriymiş ve Den'e oldukça büyük bir servet kalmış. Den iş dışında pek dışarı çıkmazdı. Yüz müşteriye bedel bir müşterisi vardı. O da Williamson'ın eniştesi olan Elvin Markant'tı. Markant bir düzüne banka ve vakfın yönetici olmasının yanı sıra dev Atlantik demiryolu sisteminin de genel müdürüydü. James Hill'den sonra Demiryolu dünyasının en renkli kişiliklerinden biriydi. Ayrıca Ford Dawson çetesi olarak bilinen güçlü bankacılık grubunun sözcüsü ve etkin bir üyesiydi. Kimilerine göre 50, kimilerine göre 500 milyon dolarlık bir servetin sahibiydi. Öldüğünde 250 milyon doları olduğu anlaşıldı. Bu paranın hepsini Wall Street'te kazanmıştı. Sözün kısası çok önemli bir müşteriydi. Lucius kısa bir süre önce Williamson Brown'da çalışmaya başladığını ve işinin tam kendisine göre olduğunu anlattı. Firmaya daha fazla müşteri çekmek için sürekli seyahat ediyordu. Firma komisyonlardan daha fazla kazanç sağlama kararı almıştı. Lucius da bu doğrultuda Bay Williamson'ı iki tane şube açmaya ikna etmişti. Bunlardan biri New York'taki büyük otellerden biri, diğeri ise Chicago'da olacaktı. Ben bana Chicago'daki şubede büyük bir olasılıkla müdürlük pozisyonunu teklif edeceğini düşündüm. Bu benim kabul edeceğim bir iş değildi. Lucius'a bir şey söylemedim. Önce teklifi yapılsın, ondan sonra reddederim diye düşündüm. Lucius beni Bay Williams'ın özel ofisine götürdü. Beni patronuyla tanıştırdı ve odadan aceleyle çıktı. Her iki tarafı da tanıdığı için sonradan tanık olarak çağrılmaktan korkuyormuş gibiydi. Kendimi söyleyeceklerini dinlemeye ondan sonra da hayır demeye hazırladım. Bay Williams'ın çok kibar bir adamdı. Gerçek bir beyefendiydi. Çok nazik bir tavırla konuşuyor ve gülümsüyordu. Kolay dost edinen ve onları kaybetmeyen birine benziyordu. Neden olmasın ki? Sağlıklı ve bu nedenle de neşeli bir insandı. Çok parası vardı. O yüzden kimse onu art niyetli olmakla suçlayamazdı. Bütün bunları aldığı eğitim ve sosyal nitelikleri eklenince yalnızca kibar değil, candan, sadece candan değil, yardımsever bir insan haline gelmişti. Ben önce hiç konuşmadım. Söyleyecek bir şeyim yoktu zaten. Hem ayrıca ben konuşmadan önce karşımdakinin sözlerini bitirmesini beklerim. Birileri bana... Aynı zamanda Williams'ın çok yakın dostu olan National City Bank'ın eski müdürü James Stillman'ın kendisine herhangi bir teklif getiren herkesi hiç konuşmadan ifadesiz bir yüzle dinlediğini anlatmıştı. Karşısındaki kişi sözlerini bitirdikten sonra Stillman sanki sözleri bitmemiş gibi ona bakmaya devam edermiş. Böylece karşısındaki biraz daha konuşması gerektiğini hissederek bir şeyler daha eklermiş. Sadece karşısındakini dinleyerek ve ona bakarak Stilman'ın düşündüğünden de fazlasını alabiliyormuş. Bu şekilde bankası için çok avantajlı anlaşmalar yapmış. Ben karşımdaki kişinin daha iyi bir teklif getirmesini sağlamak için susmam. Önce her şeyi öğrenmek istediğim için susarım. Bu sayede zamandan kazanırım. Hiçbir yere varmayacak gereksiz tartışmaların çıkmasını önlemiş olurum. Bana getirilen teklifleri ayrıntısıyla tartışmama gerek yoktur. Evet ya da hayır diye yanıtlamam yeterli olur. Ama teklifi ayrıntılarıyla öğrenmeden önce evet ya da hayır diyemem. Dan Williams'ın konuştuğu ben dinledim. Bana borsadaki çalışmalarım hakkında çok şey duyduğunu ve uzmanlık alanımdan çıkarak pamuk işine dalmama ve iflas etmeme çok üzüldüğünü söyledi. Yine de benim işlerim kötü gitmeseydi benimle tanışma şansını elde edemeyeceğini de sözlerine ekledi. Benim asıl usta olduğum alanın menkul değerler borsası olduğunu, benim borsa için doğduğumu ve oradan asla ayrılmamam gerektiğini düşünüyordu. Sözlerini sevimli bir şekilde, işte bu yüzden sizinle çalışmak istiyoruz Bay Livingston diyerek bitirdi. Nasıl çalışmak dedi. Sizin brokerınız olmak dedi. Firmamız sizin hisse senedi konusundaki emirlerinizi yerine getirmek istiyor. Keşke kabul edebilseydim dedim ama edemem. Neden? Çünkü hiç param yok diye yanıtladım. İşin o kısmını bana bırakın dedi dostça. Ben hallederim. Cebinden çek defterini çıkarttı. Benim adıma 25 bin dolarlık bir çek yazdı ve bana uzattı. Bu çeki ne yapacağım diye sordum. Bankanıza yatırın. Kendinize çek defteri alın. Sizin bizim ofisimizde alım-satım yapmanızı istiyorum. Kazanmanız ya da kaybetmeniz o kadar önemli değil. Eğer bu para biterse size yeni bir çek yazarım. O yüzden bunu kaybedeceğim korkusuyla kendinizi sınırlamayın. Anladınız mı? Firmanın nedenli zengin ve büyük olduğunu, bu yüzden yeni müşterilere ihtiyacı olmadığını, hele benim gibi birine bedava marj verecek durumda olmadığını biliyordum. Üstelik o kadar da kibar davranıyordu ki. Bana firma kredisi açacak yerde çıkartıp nakit para veriyordu. Böylece o paranın nereden geldiğini yalnızca ikimiz bilecektik. Tek koşulu eğer borsada alım-satım yaparsam bunu onun firmasında yapmamdı. Bir de bu parayı harcarsam bana yeniden para vereceğini söylemişti. Yine de bütün bunların bir nedeni olmalıydı. Bunun için yapıyorsunuz diye sordum. Yalnızca büyük, aktif bir borsacı olarak tanınan bir müşterinin bizim ofisimizde görünmesini istiyoruz. Herkes özellikle kısa pozisyonda, yüksek miktarda açığa satış yaptığınızı biliyor. Benim de en çok bu hoşuma gitti zaten. Cesur bir spekülatör olarak tanınıyorsunuz. Ben hala anlamadım dedim. Sizinle açık konuşacağım Bay Livingston. Bizim büyük çaplı hisse alım satımı ile uğraşan 2-3 zengin müşterimiz var. Hangi hisseden 10 bin adet satacak olsak Wall Street onların ellerindeki hisselerin satışa geçtiğini düşünüyor. Ama sizin de bizim ofisimizle çalıştığınız bilinirse firmamızdan satılan hisselerin onların ellerindeki hisseler mi yoksa sizin kısa pozisyonunuz mu olduğu anlaşılmaz. Olayı hemen anladım. Eniştesinin yaptırdığı işlemleri benim borsadaki şöhretim sayesinde örtbas etmek istiyordu. Bir buçuk yıl önce milyoner olduğumda bunu kısa pozisyonda hisse satarak başarmıştım. Ve elbette Wall Street dedikoducuları kulaktan kulağa söylenti yayanlar fiyatlardaki her düşüş için beni suçlamaya başlamışlardı. Bugün bile borsa düşmeye başlayınca bunun benim işim olduğu düşünülür. Düşünmeme gerek yoktu. Bir bakışta Dan Williams’ın bana borsaya geri dönmem hem de hemen dönebilmem için büyük bir fırsat önerdiğini anladım. Çeki aldım, bozdurdum. Firmasında bir hesap açtırdım ve borsaya yeniden girdim. Borsa oldukça iyi ve aktif bir durumdaydı. Bir ya da iki özel hisseyle sınırlı kalmadan istediğim gibi alım-satım yapabiliyordum. Size daha önce de anlattığım gibi ufak çaplı alım-satımlarda başarılı olamayacağımdan korkuyordum. Ama anlaşılan korkum boşunaymış. Üç haftada Dan Williamson'ın bana verdiği 25 bin dolar sayesinde 120 bin dolar kâr etmiştim. Gidip ona size 25 bin dolarınızı geri ödemeye geldim dedim. O da sanki kendisini Hint yağ içmeye zorluyormuşum gibi eliyle olmaz işareti yaparak hayır katiyen dedi olmaz evladım önce hesabın biraz artsın ondan sonra şimdi bu parayı düşünmesen, kazandığım para daha çerez parası. İşte o anda Wall Street'teki meslek hayatımın en pişman olduğum hatasını yaptım. Bu hata benim için uzun ve sıkıntılı yılların nedeni oldu. Parayı alması için üstelemem gerekirdi. Ben geçmişteki servetimden çok daha fazlasını kazanma yolunda hızla ilerliyordum. 3 haftadır ortalama karım haftada %150'ydi. O andan sonra alıp sattığım hisselerin oranı da gittikçe artacaktı. Ama kendimi bütün yükümlülüklerimden kurtaracak yerde... Onun söylediğini kabul ettim ve 25 bin doları kabul etmesi için onu zorlamadım. O bana verdiği 25 bin doları geri almayınca ben de karımı istediğim gibi kullanamadım. Ona müteşekkirdim ama yapım gereği kimseye borçluk almayı ve bana karşılıksız iyilik yapılmasını sevmem. Parayı geri ödemek mümkündür ama yapılan iyilikler parayla ödenmez ve bazen bu sorumlulukların size çok şeye mal olduğunu görürsünüz. Ayrıca bu iyiliklerin karşılığını öderken insan nerede duracağını da bilemez. Paraya dokunmadan borsaya geri döndüm. Gayet iyi kazanıyordum. Yavaş yavaş eski durumuma yaklaştım ve kısa bir süre sonra 1907'deki hızıma kavuşacaktım. Bunu başardıktan sonra borsanın biraz duraklamasını bekleyecek sonra da zararlarımı telafi edip karımı alacaktım. Ama beni düşündüren şey para kazanmak ya da kazanmamak değildi. Beni sevindiren şey sürekli yanılmaktan kurtulup eski benliğime kavuşmam oldu. Aylarca sürünmüştüm ama sonunda dersimi almıştım. Tam o sırada borsanın düşmeye başlayacağını hissettim ve bazı demiryolu hisselerinde kısa pozisyona girerek satışa başladım. Bunların arasında Chesapeake ve Atlantik de vardı. O hisseden 8 bin adet satışa çıkarttım. Bir sabah şehre indiğimde, daha borsa açılmadan Dan Williams'ın beni ofisine çağırdı ve bana Larry şimdilik Chesapeake ve Atlantik'e dokunma dedi. 8 bin hisse satmakla iyi etmedin. Ben senin adına bu sabah Londra'da alım yaptım ve kısaları kapattım. Üstüne de hisse aldım dedi. Ben Chesapeake Atlantik'in fiyatının düşeceğinden emindim. Fiyatlar bunu açıkça gösteriyordu. Ayrıca borsa geleninde bir düşüş bekliyordum. Belki bu çok büyük ya da çılgınca bir düşüş olmayacaktı ama benim kısa pozisyona girmem için yeterli bir düşüştü. William'sına, bunu neden yaptınız? Borsadaki bütün hisselerde kısa pozisyona girdim ben fiyatlar düşüyor dedim. O başını sallamakla yetindi. Hisseleri aldım. Çünkü Cheeseburg Atlantic hakkında senin bilmediğin bir şey biliyorum. Sana tavsiyem ben sana söyleyene kadar o hissede kısa pozisyona girme. Ne yapabilirdim? Verdiği tüyo asılsız değildi. Yönetim kurulu başkanı olan eniştesinin verdiği bir haberdi. Den Alvin Markand'ın en yakın dostuydu ve bana karşı da son derece iyi ve cömert davranmıştı. Bana güvendiğini her fırsatta göstermişti. O an yapabileceğim tek şey ona teşekkür etmekti. Duygularım bir kez daha kararlarımı etkiledi ve ben pes ettim. Kararlarımı onun istekleri doğrultusunda değiştirmek benim sonum oldu. Aklı başında bir insan kendisine iyilik yapanlara müteşekkirdir ama bu duygunun kendisine ayak bağı olmasına izin vermez. Çok geçmeden bütün karımı kaybetmekle kalmadım ayrıca firmaya 150 bin dolar borçlandım. Kendimi çok kötü hissediyordum ama Dan bana endişelenmememi söyledi. Seni bu durumdan kurtaracağım diye söz verdi bana. ''Kurtarabileceğimi biliyorum ama bunu ancak bana izin verirsen başarabilirim. Kendi başına alım-satım yapmaktan vazgeç. Senin için yaptıklarımı bir anda silersen her şey boşa gitmiş olur. Sen şimdilik borsadan uzak dur ve bırak ben senin adına para kazanayım olmaz mı Larry?'' dedi. ''Yine soruyorum size, ne yapabilirdim? Bana ne kadar iyi davrandığını biliyorsunuz. Ona karşı çıkmak nankörlük olacaktı. Adamı tanıdıkça çok sevmiştim.'' Çok nazik ve dost canlısı bir adamdı. Beni her zaman teşvik etmeye çalışıyordu. Sürekli bana her şeyin yakında düzeleceği güvencesini veriyordu. Yaklaşık 6 ay sonra bir gün gülümseyerek bana geldi. Elinde bana vereceği kredi makbuzları vardı. Seni o durumdan kurtaracağımı söylemiştim dedi. İşte sonunda kurtardım. Bir baktım ki bütün borçlarımı ödemekle kalmamış ayrıca bana bir de kar sağlamıştı. Bu karı istediğim gibi artırabilirdim çünkü borsada koşullar çok uygundu ama o bana sana 10.000 Sautern Atlantik hissesi aldım dedi. Bu eniştesi Alvin Markand'ın yönettiği demir yolu şirketlerinden biriydi ve hissesinin borsadaki gidişatı da onun kontrolündeydi. Bu kararını hiç onaylamasam da Dan Williams'ın kadar iyiliğini gördüğüm bir insana teşekkür etmekten başka bir şey söyleyemezdim. O hisseyi almak istemiyordum ama Pet'in de dediği gibi yarış bitene kadar galibi kimse bilemez. Dan Williams'ın da bu yarışta benim adıma bahse girmişti hem de kendi parasıyla. Southern Atlantic fiyatı düştü. Ben de Dan elimdeki 10 bin hisseyi satana kadar zarar ettim. Şimdi bu zararın ne kadar olduğunu hatırlamıyorum ama ona borcum her zamankinden fazla olmuştu. Öte yandan hayatımda onun kadar kibar ve düşünceli bir alacaklı da görmemiştim. Ağzını açıp borcum hakkında tek laf etmiyor, bunun yerine sürekli bana kendimi üzmememi söyleyerek teşvik ediyordu. Sonunda zararım yine çok cömert ama bir o kadar da esrarengiz bir yolla kapandı. Williamson bana hiçbir bilgi vermedi. Hesapların hepsi numaralıydı. Dan Williamson bana, Sotern Atlantic zararını şu öbür işten ettiğin karla kapattık dedi. Sonra da bana başka bir hisseden 7500 tane sattığını ve kar ettiğini söyledi. Açıkçası bana borcunun silindiğini söyleyene kadar o hissenin alındığından bile haberim yoktu. Bu olay birkaç kez tekrarlandıktan sonra beni bir düşünce aldı ve her şeye farklı bir açıdan bakmaya başladım. Birdenbire her şeyi anladım. Dan Williams’ın beni kullandığı gün gibi açıktı. Bu beni kızdırıyordu ama daha önce anlamamam. Daha da çok kızdırıyordu. Her şeyi kafamda açıkladıktan sonra Dan Williams'a gittim ve firmadan ayrıldığımı söyledim. Bir daha da Williamson Brown ofisine uğramadım. Ne onunla ne de diğer ortaklarıyla konuşacak hiçbir şeyim yoktu. Bunun bana ne yararı olacaktı. Ama çok sinirlendiğimi söyleyeyim. Williamson Brown'a olduğu kadar kendime de sinirlenmiştim. Zarar etmek beni üzmezdi. Ben ne zaman borsada para kaybetsem karşılığında bir ders alırdım. Zarar ettiysem karşılığında deneyim kazanmışımdır. Yani kaybettiğim parayı aslında okul ücreti gibi kullanmışımdır. İnsan sürekli deneyim kazanır ve bunun karşılığını ödemek zorundadır. Ancak Dan Williamson'un firmasında yaşadığım deneyim beni rahatsız etti. Çünkü çok önemli bir fırsatı kaybetmiştim. Kaybedilen para önemli değildir, yerine konabilir. Ama orada benim elime geçen fırsata benzer fırsatları yeniden bulmak pek kolay değildir. Borsa alım satıma çok uygun durumdaydı. Ben borsadaki göstergeleri doğru okuyordum. Milyonlar kazanmak mümkündü. Ama ben duyduğum şükran hissinin kararlarımı etkilemesine izin vermiştim. Kendi elimi kolumu kendim bağlamıştım. Dan Williams'ın bütün nezaketiyle bana yaptırdığı şeyleri yapmak zorundaydım. Bu insanın akrabasıyla iş yapmasından bile berbattı. Aptalca bir hareketti. Üstelik bununla da bitmiyordu. O dönemden sonra borsada para kazanmak için fırsat bulamadım. Borsa duruldu, koşullar kötüye gitti. Elimdekileri kaybetmekte kalmadım, yine borca girdim. Hem de eskisinden de fazla. 1911'den 1914'e kadar benim için uzun ve sıkıntılı yıllar oldu. Borsa para getirmiyordu. Ortalıkta hiçbir fırsat yoktu ve durumum her zamankinden kötüydü. İnsan zarar ettiği zaman o zararın kaynağını, ondan kaçmak için neler yapabileceğini de öğrenmek ister. Ben de sürekli bu konuyu düşünüyordum ve bu da beni büsbütün kızdırıyordu. Bir borsacının sınırsız zaafı olduğunu öğrenmiştim. Benimden Williams'a karşı tutumum bir beyefendiye yakışan bir davranıştı. Ama kendi kararlarımın tersine hareket etmek gerçek bir borsacıya hiç yakışmıyordu. Borsada zorunlu nezakete yer yoktur. Çünkü fiyatlar soylu davranışları değil isabetli kararları ödüllendirir. Yine de ben farklı davranamayacağımı biliyordum. Sadece borsaya gireceğim diye karşımdakine ezip geçemezdim. Ama iş iştir ve benim de spekülatör olarak işim her zaman kendi kararlarıma bağlıdır. Bu benim için çok ilginç bir deneyim oldu. Bence olaylar şöyle gelişti. Dan Williamson benimle ilk görüştüğünde söylediklerinde samimiydi. Firması ne zaman bir hisseden birkaç bin adet satsa borsa onun arkasında Elvin Markandın olduğunu düşünüyordu. Ofisin en büyük müşteri soydu ve Wall Street'in o güne kadar gördüğü en ünlü ve başarılı isimlerden biriydi. Bense Markandın satışlarını gizlemek için paravan olarak kullanılacaktım. Ben firma ile çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra Elvin Markant hastalandı. Hastalığının tedavisi yoktu ve Dan Williamson bunu Markant'tan önce öğrenmişti. Bu yüzden benim Cheesecake Atlantik hissesi satmamı engelledi. Eniştesinin o hissede dahil olmak üzere bir dizi diğer hissesini yavaş yavaş satmaya başlıyordu. Markant öldüğü zaman mirasçıları hisselerini satmak istedi. O dönemde borsa iyice düşmüştü. Beni engellemekle Williamson Mirasçılara yardımcı olmaya çalışıyordu. Büyük miktarda alım-satım yaparım ve borsa ile ilgili kararlarımda genellikle haklı çıkarım diyerek kendimi övmek istemiyorum. Ama Williamson benim 1907 yılında borsa düşerken elde ettiğim başarıları hatırlıyordu. Ve bu kez onun yolunu tıkamamı istemiyordu. Eğer ben doğru bildiğim yolda ilerleyebilseydim o kadar çok para kazanacaktım ki, o Alvin Markant'tan kalan hisseleri temizlerken yüz binlerce hisse alıp satar konuma gelecektim. Borsa düşerken büyük çaplı satış yaparsam Markant'tan mirasçılarına kalacak parayı azaltabilirdim. Alvin zaten onlara hepsi hepsi 200 milyon dolarcık para bırakmıştı. Firma için ikide bir bana borç verip ondan sonra benim adım alım satım yapmak, benim başka bir ofiste kısa pozisyondan satış yapmamdan, çok daha iyi ve ucuz bir yöntemdi. Dan Williams'ına vefa borcum olmasaydı kesinlikle yapacağım şey bu olurdu. Bu benim borsada yaşadığım en ilginç ve en talihsiz deneyim oldu. Aldığım ders karşılığında fazlasıyla büyük bir bedel ödemek zorunda kaldım. Benim tekrar toparlanıp ayağa kalkmamı birkaç yıl geciktirdi. Elimden kaçan milyonların geri dönüşünü sabırla bekleyecek kadar gençtim. Ama yoksul geçen 5 yıl uzun bir süredir. İster genç olsun ister yaşlı, herkes için zor bir şeydir bu. Yatlarım olmadan da yaşayabilirdim ama borsadan uzak kalmaya dayanamıyordum. Hayatımın en büyük fırsatı gözümün önüne kaybettiğim paraları uzatıyordu. Ama ben elimi uzatıp onları alamıyordum. Ah o kurnaz adam Dan Williamson, işini bilir, ileri görüşlü, zeki ve cesur. Hepsi onun başının altından çıktı. Derinlemesine düşünmesini bilir, hayal gücü kuvvetlidir. İnsanın zayıf noktasını hemen fark eder ve kanlılıkla onu o noktadan vurmak için harekete geçer. Önce beni bir tarttı, ondan sonra da beni borsada tamamen etkisiz hale getirebilmek için nasıl davranması gerektiğini buldu. Bana zarar da ettirmedi, tam tersine bana karşı çok cömert davrandı. Kız kardeşini yani Bayan Markand'ı çok severdi ve ona karşı sorumluluğunu yerine getirmesini iyi bildi. 14. Bölüm Hep Ben Williamson Brown'dan ayrılır ayrılmaz borsanın bozulmasına yanarım. Bitmek bilmeyen paranın iyice dar olduğu dört sıkıntı dolu yıl yaşadık. Ortalıkta tek kuruş yoktu. Billy Henriquez'in de bir zamanlar söylediği gibi bu borsada kokarca bile koku çıkaramazdı. Kader bana oyun oynuyor gibiydi. Belki de Tanrı beni cezalandırıyordu. Ama bu kadar büyük bir cezayı hak etmemiştim. Bir borsacının işleyebileceği günahlardan hiçbirini işlememiştim. Acemi davrandığım söylenemezdi. Yaptığım, daha doğrusu yapmadığım şey... Borsanın dışında takdirle karşılanacak bir davranıştı. Wall Street'te ise saçma ve pahalı bir tutumdu. Ama bu işin en kötü tarafı insanın borsada duygularını bir kenara bırakması için onu zorlamasıydı. Williamson'un firmasından ayrıldıktan sonra başka brokerları denedim. Her birinde para kaybettim. Bunu hak etmiştim çünkü borsadan bana vermek istemediği bir şeyi yani kar etme fırsatını zorla almaya çalışıyordum. Kredi bulmam sorun olmadı çünkü beni tanıyanlar bana güveniyordu. Bu güvenin ne kadar sağlam olduğunu anlatmak için borsadan çekilmeye karar verdiğimde toplam borcumun 1 milyon doları aştığını söylemem yeter sanırım. Sorun benim artık borsada oynama yeteneğimi kaybetmem değildi. O 4 sefil yıl boyunca borsa kimseye metelik kazandırmadı. Yine de vazgeçmiyor, kendime sermaye oluşturmaya çalışıyordum. Ama sonuçta borçlarımı artırmaktan başka bir şey yapamadım. Kendi adıma alım-satım yapmaktan vazgeçtikten sonra borsa durgunken bile onlara para kazandıracağıma inanan insanların hesaplarını idare ederek borsada kaldım. Verdiğim hizmet karşılığı eğer kar olursa karın %1'ini alıyordum. Yaşamımı böyle sürdürdüm. Daha doğrusu sürdürmeye çalıştım. Elbette her zaman kaybetmiyordum ama borçlarımı kapatacak kadar da kazanmıyordum. Sonuçta her şey daha da kötüye gidince yaşamımda ilk kez umutsuzluğa kapıldım. Her şey ters gidiyordu. Milyonlarımın ve yatlarımın olduğu günleri özlemiyor, borç içinde basit bir hayat sürmek zorunda kaldığım için şikayet etmiyordum. Bu durum fazla hoşuma gitmiyordu ama kendi kendime acımaya da kalkmadım. Zamanın ve Tanrı'nın dertlerime çare bulmasını beklemeye de niyetim yoktu. O yüzden oturup sorunun nerede olduğunu anlamaya çalıştım. Sorunu çözmenin tek yolunun para kazanmak olduğu aşikardı. Para kazanabilmek için doğru hisseleri alıp satmam gerekiyordu. Geçmişte bunu başarmıştım. Tekrar başaramamam için bir neden yoktu. Birkaç kez sıfırdan başlayıp kısa zamanda yüz binlerce dolar kazanmıştım. Eninde sonunda borsa bana aradığım fırsatı verecekti. Kendi kendime sorunun borsada değil kendimde olduğuna karar verdim. Bendeki sorun neydi acaba? Bu soruyu da borsa ile ilgili her konuyu incelediğim gibi ele aldım. Sakin kafayla düşündüm ve sorunun borçlarım için endişelenmemden kaynaklandığını gördüm. Bu sorun sürekli aklımın bir kıyısında duruyor ve beni rahatsız ediyordu. Bu sadece borçlu olmanın verdiği vicdan azabı değildi. Her iş adamı meslek yaşamı sırasında borç almak zorunda kalabilir. Benim borçlarımın çoğu da geçici borçlardı. Benim aleyhime gelişen bazı koşullar yüzünden ortaya çıkmıştı ve herhangi bir tüccarın, diyelim ki hava koşulları yüzünden kötü hasat yaşanmasından kaynaklanan borçları gibiydiler. Ne var ki zaman uzadıkça ve ben borçlarımı bir türlü ödeyemedikçe telaşlanmaya başladım. Şöyle anlatayım, hepsini menkul değerler borsasında kaybettiğim 1 milyon dolardan fazla borcum vardı. Alacaklılarımın çoğu çok kibar insanlardı ve bana tek kelime etmiyorlardı. Ama alacaklılarımdan iki tanesi beni çıldırtıyordu. Sürekli peşimdeydiler. Ne zaman biraz para kazanacak olsam ikisi de hemen yanımda bitiyor ne kadar kazandığımı soruyor. Onlara hemen ödeme yapmam için beni sıkıştırıyorlardı. 800 dolar borç vereni bile mahkemeye vereceğini evime haciz getireceğini söylüyor benzer tehditler savuruyordu. Paralarımı ondan sakladığımı düşünüyordu. Bunun nedeni kılık kıyafetime dikkat edişim olsa gerekti. Sorunu enine boyuna düşününce anladım ki asıl çözümlemem gereken şey fiyatlar değil bendim. Kaygılandığım sürece hiçbir şeyi başaramayacağımı biliyordum. Ama etrafa borcum olduğu sürece de kaygılanmamak elimde değildi. Alacaklıların beni sıkıştırarak paralarını isteyecek, yeniden kendimi toparlayacak kadar parayı bir araya getirmemi engelleyeceklerdi. Bunun tek bir çözümü vardı. O da iflasımı ilan etmekti. Başka türlü rahat edemezdim. Bu ilk bakışta hem çok kolay hem de mantıklı bir şey gibi görünüyor ama gerçekte çok tatsız bir deneyim. Esasen o günleri nefretle anıyorum şimdi. İnsanların beni yanlış anlamasından ya da yanlış değerlendirmesinden korkuyordum. Ben hiçbir zaman paraya fazla önem veren biri olmadım. Asla para için yalan söylemek aklıma bile gelmedi. Elbette durumum düzelir düzelmez herkese borcumu geri ödeyecektim. Borcum borçtu. Ancak eskisi gibi borsada alım-satım yapamadığım sürece o 1 milyon doları bir araya getirmem imkansızdı. Cesaretimi toplayıp alacaklılarımla görüşmeye gittim. Bu benim için hiç de kolay olmadı çünkü alacaklılarımın çoğu dost ya da tanıdıktı. Onlara durumu açık açık anlattım. İflasımı ilan etmemin sebebi size olan borçlarımdan kaçmak değil, tam tersine borçlarımı ödeyebilmek için yeniden para kazanabilmek. Bu çareyi son iki yıldır düşünüyorum ama bugüne kadar gelip size söyleyecek cesareti bulamadım. Keşke bulabilseydim. Şöyle söyleyeyim. Sırtımda bu borçlar varken eskisi gibi çalışamıyorum. Şimdi yaptığım şeyi bir yıl önce yapmış olmalıydım. Ve bunu yapmamın tek nedeni de size biraz önce anlattığım şey. İlk konuştuğum kişinin söyledikleri aşağı yukarı hepsinden duyduğum sözler oldu. Bu firma adına konuşan bir tanıdığımdı. Livingston dedi. Seni anlıyoruz. Durumunu çok iyi biliyoruz. En iyisi seni borcundan ibra edelim. Avukatın istediği belgeyi hazırlasın, biz imzalarız. Büyük alacaklılarımın hepsi hemen hemen aynı şeyi söyledi. Bu da Wall Street'in pek bilinmeyen bir tarafıdır. Bu ibra'yı bana kibarlık ya da iyilik olsun diye vermediler. Kendileri için kazançlı bir karardı bu. Onların bu denli iyi niyetli ve akıllıca davranmaları beni çok sevindirdi. Bu alacaklılar benim 1 milyon dolara aşan borcumu ibra ettiler. Ama buna yanaşmayan iki küçük alacaklı vardı. Bunlardan biri şu 800 dolarlık adamdı. Ayrıca iflas ettiği için el değiştiren bir brokerlık firmasına 6000 dolar borcum vardı. Firma sahipleri beni hiç tanımıyordu ve borcumu ödemem için gece gündüz peşimde dolaşıyordu. Ayrıca büyük alacaklılarım gibi borcumu ibra etmeleri mümkün değildi. Büyük bir olasılıkla mahkeme buna izin vermezdi. Her neyse iflas sonucu ödemem gereken para yalnızca 100 bin dolar oldu. Oysa daha önce de söylediğim gibi borçlarım 1 milyon dolardı. Gazetelerde iflasımla ilgili çıkan haberleri okumak çok acı oldu. Ben her zaman borcuna sadık bir insandım ve bu olay beni fazlasıyla üzmüştü. Eğer hayatta kalırsam bir gün mutlaka borçlarımı ödeyeceğimi biliyordum. Ama haberi okuyan herkesin bunu bilmesine olanak yoktu. Gazeteleri gördükten sonra dışarı çıkmaya utanır olmuştum. Bu duygun fazla sürmedi ve artık borsada para kazanmaya çalışan bir insanın aklını tümüyle hisse senetlerine vermesi gerektiğini anlamayan insanlar tarafından rahatsız edilmeyeceğimi bilmek beni müthiş rahatlattı. Artık huzura kavuşmuştum. Borsada başarılı olma şansım artmış, üzerimden borçların baskısı kalkmıştı. Sıra kendime sermaye oluşturmaya geliyordu. Menkul Değerler Borsası 1914'ün 31 Temmuz'undan Aralık ayının ortasına kadar kapalı kaldı ve Wall Street en perişan günlerini yaşıyordu. Uzun süredir bir canlanma görülmemişti. Bütün arkadaşlarıma borcum vardı. Onlardan tekrar yardım isteyemezdim. Çünkü kimsenin kimseye yardım edemeyecek bir durumda olduğu zamanlarda onlar bana karşı çok iyi ve dostça davranmıştı. Borsaya yatıracak para bulmak çok zor bir işti. Borsa kapalı olduğu için brokerlardan bir şey isteyemiyordu. Bir iki yeri denedim hiç yararı olmadı. Sonunda Dan Williams'ını görmeye gittim. 1915 yılının Şubat ayıydı. Ona kendimi borç kabusundan kurtardığımı ve eskisi gibi alım satım yapmaya hazır olduğumu söyledim. Hatırlayacaksınız kendisinin ihtiyacı olduğunda ben istemeden bana 25 bin dolar vermişti. Oysa şimdi benim ona ihtiyacım vardı. Bana, beğendiğim bir şey görürsen ve 500 sisi almak istersen bizden al, para istemeyiz demekle yetindi. Ona teşekkür ederek yanından ayrıldım. Zamanında benim büyük kar etmemi engellemişti. Ayrıca firma benim üzerinden çok komisyon kazanmıştı. Yine de Williamson Brown'un bana karşı cimri davrandığını söylemek doğru olmaz. Başlangıçta biraz muhafazakar davranmayı düşünüyordum. İşe 500 hisseden daha fazla hisseyle başlayabilseydim durumumun düzelmesi daha kolay olacaktı. Yine de ne olursa olsun bu benim için önemli bir şanstı. Dan Williams'ın ofisinden ayrıldım. Genel koşulları ve kendi sorunumu derinlemesine düşündüm. Borsa yükselmeye başlıyordu. Bunu hem ben hem de benim gibi borsadan para kazanmaya çalışan 2 bin müşteri çok iyi biliyordu. Bütün sermayem Williams’ın bana vereceği 500 hisseden ibaretti. Elim kolum bağlıydı, yapabilecek bir şey yoktu. En ufak bir pürüz bile elimdekini silip süpürebilirdi. Hemen ilk işlemlerden başlayarak sermayemi artırmam gerekiyordu. O alacağım ilk 500 hisse bana kar getirmeliydi. Para kazanmalıydım, elimde yeterince sermaye olmayınca doğru karar vermem de imkansız olacaktı. Gerektiği kadar soğukkanlı, tarafsız davranamayacaktım. Çünkü tek kuruş kaybetmeyi göze alamazdım. Bu da benim borsayı denemek için önce küçük çaplı alım-satım yapma yöntemimi olanaksız kılıyordu. Şimdi düşünüyorum da bu benim borsa yaşamımın en kritik dönemiymiş. Eğer başarısız olursam bir daha ne zaman kimden para bulurdum bilemiyorum. Zamanlama konusunda çok dikkatli olmam gerektiği açıktı. Williamsın Brown'a bir süre gitmedim. 6 uzun hafta boyunca sürekli fiyatları izledim ve bilerek firmanın ofisinden uzak durdum. Oraya gidersen 500 hisse almaya hakkım olduğunu bildiğim için yanlış zamanda yanlış hisseye yatırım yapmaktan çok korkuyordum. Bir borsacı borsanın genel koşullarını incelemenin, hisselerin geçmişteki performanslarını akılda tutmanın, halkın psikolojisini ve brokerların sınırlamalarını gözetmenin yanı sıra Kendini çok iyi tanımalı ve kendi zaaflarına karşı koymasını bilmelidir. İnsan olduğumuz için kendimize kızmamız gerekmez. Sadece hisse fiyatlarını nasıl inceliyorsanız kendinizi de öyle incelemeniz gerekir. Ben belli dürtülere verdiğim tepkileri, borsa aktifken kaçınılmaz olarak kendimi kaptırdığım alım-satım isteklerini, aynen hasat durumunu inceler ya da kazanç raporlarını okur gibi değerlendirmeyi öğrendim. Böylece günler geçti. Beş parasızdım ve borsaya dönmek için can atıyordum. Buna karşın tek bir hisse bile alıp satamayacağım bir diğer brokerın ofisinde fiyat tahtasının karşısında oturup duruyor, banttan gelen bütün işlemleri pür dikkat inceliyor, ne zaman tam yol ileri gidebileceğimi düşünerek doğru anı kolluyordum. Bütün dünyanın bildiği nedenlerden ötürü 1915'in ilk ve zor aylarında Bethlehem Steel çelik hisselerinin fiyatının yükselmesini bekliyordum. Fiyatın yükseleceğinden kesinlikle emindim ama yine de kendimi güvence altına almak ve ilk oyunu kazanabilmek için hisse fiyatı yuvarlak değeri geçene kadar beklemeye karar verdim. Size daha önce de anlatmıştım. Gözlemlerime göre bir hisse senedinin fiyatı ilk kez 100, 200 ya da 300 sınırına aşıyorsa fiyat genellikle 30 ya da 50 puan daha yükselir. Eğer fiyat 300'ü aşmışsa bu artış 100 ya da 200'ü aştığı zamanlardakinden daha hızlı olur. Bunun en iyi örneği Anakonda olmuştu. Hisseyi 200 sınırına aşınca almış, ertesi gün 260'a satmıştım. Fiyatı yüzlü puanları geçen hisseleri satın alma ilkem Bucket Shop günlerime dayanır. Eski bir borsa kuralıdır bu. Eskisi gibi büyük çaplı alım satımlar yapmak için sabırsızlanıyordum. Öyle ki başka hiçbir şey düşünemiyor, kendimi zorla kontrol altına alıyordum. Bethlehem Steel'in tahmin ettiğim gibi her gün biraz daha yükseldiğini görüyor, yine de Williamson Brown ofisine koşup 500 hisse alma isteğimi bastırmaya çalışıyordum. Yapacağım ilk alımın mümkün olduğu kadar sağlam olması gerektiğinin farkındaydım. Hisse fiyatının her bir puanlık yükselişinde göz göre göre 500 dolar kaçırmış oluyordum. İlk 10 puanlık artış bana piramit kuralına göre alım yapabileceğimi belki de o anda 500 yerine 1000 hisse alıp her puan karşılığı 1000 dolar kazanabileceğimi gösterdi. Ama ben yerimden bile kıpırdamadım ve içimde kıpırdayan umutları ya da bas bas bağıran korkuları dinlemek yerine deneyimlerimin ve duyumun sesine kulak verdim. Biraz sermaye toparlayınca kendimi daha fazla riske atabilirdim. Ama şimdi elimde sermaye yokken riske atılmak, bu risk çok ufak bile olsa lükstü. 6 hafta sabırla bekledim ve bu sırada sağduyum açgözlülüğümü ve umutlarımı yenmesini bildi. Hisse fiyatı 90'a gelince tir tir titremeye ve ter dökmeye başladım. Fiyatın yükseleceğine emin olmama rağmen hisseyi almamış ve onca parayı kaybetmiştim. Sonra hisse 98'e dayandı ve ben de kendi kendime, Betalım 100 puanı geçecek ve sonra da onu kimse tutamayacak diye düşündüm. Banttan gelen bilgiler de bunu açıkça gösteriyordu. Hatta Negafonla ilan ediyordu. Ticker fiyatın 98 olduğunu yazıyordu ama benim gözüme görünen 100'dü. Bunun boş bir umut ya da dilek olmadığını, fiyatları doğru okumanın bana verdiği bir içgüdü olduğunu biliyordum. Ben de kendi kendime 100'ü geçene kadar beklemeyeceğim. Bu hisseyi şimdi almalıyım. Artık 100'ü geçmiş sayılır dedim. Williamson Brown'a gittim ve 500 adet betalım stil hissesi aldım. Fiyat o sırada 98'di. 98 ile 99 arasında değişen fiyatlarla 500 hisse aldım. Ondan sonra da fiyat ok gibi fırladı ve borsa kapanışında sanıyorum 115 oldu. Ben de 500 hisse daha aldım. Ertesi gün Battle City 145'e çıktı ve artık istediğim sermaye cebimdeydi. Ama onu bileğimin hakkıyla kazanmıştım. Doğru anı bekleyerek geçirdiğim o 6 hafta yaşamımın en uzun, en sıkıntılı 6 haftası oldu. Ancak karşılığını almıştım ve artık istediğim gibi yüksek miktarlarda alım-satım yapabilecektim. Sadece 500 hisseyle hiçbir yere varamazdım. Hangi iş olursa olsun, bir iş nasıl başladıysa öyle gider. Benim de battle'ım olayından sonra talih yüzüme güldü. Hatta o kadar güldü ki kısa bir süre önce beş parasız dolaşan insan olduğuma inanmazdınız. Aslında gerçekten de artık o insan değildi. Çünkü bir zamanlar kendimi rahatsız ve başarısız hissederken şimdi kendimi gayet rahat ve başarılı görüyordum. Peşimde beni sıkıştıran alacaklılar yoktu. Parasızlıktan kurtulmuş, deneyimlerimin bana gösterdiği yolda rahatça ilerleyebiliyordum. Bu nedenle de kazanmaya başlamıştım. Derken birdenbire ben her geçen gün Servet'e biraz daha yaklaşırken Luzitanya olayı yaşandı ve fiyatlar düştü. Arada sırada böyle olaylar insanı kendine getirmek için iyidir. Kimse borsanın tam olarak ne getireceğini bilemez. Her zaman bir kaza payı bırakmak gerekir. Bazıları Luzitanya'nın torpillenmesi olayının profesyonel borsacıları fazla sarsmadığını Haberi zaten Wall Street'e yayılmadan çok önce duyduklarını söylerler. Bense haberi önceden duyup elimdekileri satacak kadar hızlı davranamadım. Ama şu kadarını söyleyeyim. Luzitanya olayında kaybettiklerim ve böyle bir iki beklenmedik olay yüzünden ettiğim zararları saymazsak 1915'in sonunda brokerlarındaki hesabım 140 bin dolar kadardı. Yılın büyük bir kısmında borsanın seyrini doğru tahmin etmiştim. Ama ancak bu kadar kazanabilmiştim. Ertesi yıl çok daha fazla kazandım. Şans yüzüme gülmüştü. Fiyatlar sürekli yükselirken ben de devamlı hisse alıyordum. Her şey benim lehime dönmüştü. Kar etmek için fazla uğraşmaya gerek yoktu. Bu bana Standard Oil Company'den H. Rogers'ın söylediği bir şeyi hatırlattı. Bazen para kazanmamak insanın elinde değildir. Yağmurda şemsiyesiz çıkıp kuru kalmanın mümkün olmaması gibi. Borsa tarihinin en hızlı yükselişleri yaşanıyordu. Herkes müttefiklerin birçok malzemeyi Amerika'dan satın almasının bu ülkeyi dünyanın en zengin yeri haline getirdiğini biliyordu. Hiçbir yerde bulunmayan şeyler Amerika'da satılıyordu ve dünyadaki bütün nakit para buraya akıyordu. Dünyadaki bütün altınlar yağmur gibi Amerika'ya doğru yağıyordu. Enflasyon kaçınılmazdı bu da her şeyin fiyatının artması demekti. Bütün bunlar ilk başından beri öylesine açıktı ki borsanın yükselmesi için hiçbir manipülasyona gerek yoktu. Bu yüzden yatırım yapmadan önce öyle fazla düşünmüyorduk. Savaşın getirdiği bu canlanma diğerlerinden çok daha geniş çaplı oldu ve halkın geneline görülmemiş bir kar sağladı. 1915 süresince borsanın kazandırdığı para halkın çok geniş bir kısmına yayılmıştı ve bu Wall Street tarihinde ilk kez görülüyordu. Halkın kağıt üzerindeki karlarını hemen nakde çevirmemesi ve elde ettiği karı tekrar borsaya yatırması tarihin kendini tekrarlamasından başka bir şey değildi. Wall Street de tarihin sürekli olarak kendini tekrarladığı bir yerdir. Borsadaki canlanmalar ya da paniklerle ilgili haberleri okurken insan spekülasyon olayının ya da borsacıların dünden bugüne ne kadar az değiştiğini görerek şaşırıyor. Ne borsa oyunu ne de insan doğası fazla değişmez. 1916 yılındaki yükseliş beni de zengin etti. Kısa vadede borsanın yükselmeye devam edeceğini düşünüyordum ama diğer taraftan gözlerimi açık tutmaya çalışıyordum. Herkes gibi ben de bu işin bir sonu olacağını biliyor, uyarı sinyallerini kaçırmamaya bakıyordum. Bu sinyalin nereden geleceğini kestiremediğim için dikkatimi tek bir noktaya yönlendirmemiştim. Ben asla borsanın tek bir yönüne takılıp kalmam. Borsa yükselirken para kazandıysam ya da düşerken çok kâr ettiysem fark etmez. Alarm zilleri çalmaya başlar başlamaz, arkama bakmaz kaçarım. İnsan ille de hep fiyatlar artacak ya da düşecek beklentisiyle hareket etmemeli. İster yükseliş olsun ister düşüş. Önemli olan isabetli tahminlerde bulunmaktır. Unutulmaması gereken bir şey daha var. O da borsanın hiçbir zaman büyük bir yangın gibi parlamadığı gerçeği. Tıpkı aniden sebepsiz inişe geçmemesi gibi. Borsadaki genel düşüş fiyatlar düşmeye başlamadan önce tahmin edilebilir. O günlerde benim beklemekte olduğum uyarı uzun süredir başı çeken bazı hisselerin aylardır ilk kez birkaç puan aşağı kayması ve tekrar yükselmemesiyle geldi. Artık solukları tükenmişti ve benim de taktik değiştirme zamanım gelmişti. Bunu yapmak zor olmadı. Borsada genel bir yükseliş yaşanırken bütün fiyatlar sürekli tırmanır. O nedenle bir hisse senedi genel trendin tersine giderse bunun o hisse senedine özgü bir olumsuzluktan kaynaklandığı düşünülür. Deneyimli bir borsacı bir şeylerin ters gittiğini hemen anlar. Fiyatların gidişine göre çıkarımlar yapar ve borsa alarm zilleri çalmadan önce uyarıyı alıp elindeki hisseleri satar. Daha önce de söylediğim gibi Kısa bir süre önce borsadaki yükselişin başını çeken hisselerin fiyatı düşmeye başlıyordu. 5'er 6'şer puan düşerek o düzeyde kaldılar. O sırada borsa bayrağı teslim alan başka hisselerin önderliğinde yükselişe devam etti. Hisselerin ait olduğu şirketlerin durumu gayet iyiydi. Demek ki sorunun kaynağını başka yerde aramak gerekiyordu. O hisseler aylar boyunca genel akıntıya göre hareket etmişti. Artışlara durduğunda borsa genel yükselişine devam etse de artık o hisselerin yükselemeyeceği belliydi. Borsadaki diğer hisselerse henüz yolun sonuna gelmemişlerdi. O an hisseleri satmaya gerek yoktu çünkü borsada genel bir düşüş başlama olasılığı azdı. Ben de hisse satmaya başlamadım. Banttan gelen bilgiler henüz bunun zamanının gelmediğini haber veriyordu. Yükseliş henüz sona ermemişti ama sona oldukça yaklaşmıştı. Bu arada hala para kazanma fırsatları vardı. Ben de yükselişi sona eren hisseleri sattım. Ama borsanın biraz daha yükseleceğine inandığım için satın almayı da kesmedim. Artışa eskiden önderlik edip de sonradan düşen hisseleri satmaya başladım. Bu hisselerin her birinde 5'er bin hisse kısa pozisyona girdim. Yeni önderlerden de hisse aldım. Sattığım hisseler yerinden kıpırdamadı. Satın aldıklarımsa artmaya devam etti. Bunlar da yükselişlerini tamamlayıp sabit bir düzeye oturunca elimdekileri sattım ve yine 5'er bin hisse kısa pozisyona girdim. Artık borsanın düşeceği beklentisiyle hareket ediyordum ve bundan sonraki karları fiyatlar düşerken elde edeceğime inanıyordum. Yine de henüz toplu satışa geçmek için erkendi. Kraldan çok kralcı olmaya gerek yoktu hele daha bu kadar vakit varken. Fiyatlar yalnızca düşüş kokularının geldiğini gösteriyordu. Hazırlık yapmak gerekiyordu. Sürekli alım-satım yapmaya devam ettim. Bir ayın sonunda elimde 60 bin hisselik bir kısa pozisyon vardı ve bu pozisyon birkaç ay önce fiyat artışında başı çektikleri için yatırımcıların gözdesi haline gelmiş olan hisselerden oluşuyordu. Belki bu çok yüksek bir miktar değildi ama unutmayalım ki henüz borsa asıl düşüşe geçmemişti. Derken bir gün borsa çok zayıfladı ve bütün hisse fiyatları düşmeye başladı. Kısa pozisyona girerek sattığım 12 hissenin her biri bana en az 4 puan kar sağlayınca haklı olduğumu anladım. Borsa bana daha fazla düşeceğini haber veriyordu. Ben de satışlarımı ikiye katladım. Kendime iyi bir pozisyon oluşturdum. Düşme beklentisi olan bir borsada kısa pozisyonda satış yapmıştım. Hiçbir şeyi fazla zorlamaya gerek yoktu. Borsa nasıl olsa benim istediğim gibi hareket ediyordu ve bunu bildiğim için bir süre beklemeye karar verdim. Sattığım hisselerin sayısını ikiye katladıktan sonra uzun süre başka alım satım yapmadım. 7 hafta kadar sonra açıklarımı kapattım. O günlerde ünlü haber sızdırma olayı yaşandı ve hisse fiyatları ani bir düşüş gösterdi. Washington'dan borsaya başkan Wilson'ın Avrupa'ya acilen barış getirecek bir mesaj yayınlayacağı haberi sızmıştı. Savaş nasıl borsayı canlandırdıysa barış da olumsuz etki yaptı. Borsanın en zeki müşterilerinden biri haber sızdırarak hisse satmakla sonuçlanınca haber falan almadığını artık borsadaki yükselişin vadesini doldurduğunu düşündüğü için satış yaptığını söylemişti. Bense sattıklarımı 7 hafta önce ikiye katlamıştım. Bu haber duyulur duyulmaz borsa hızla düştü ve doğal olarak da ben hisse alarak açıklarımı kapattım. Yapılabilecek tek şey buydu. Plan yaparken hesaba katmadığınız beklenmedik şeyler bazen sizin için karlı olabiliyor. Öncelikle bu tip bir düşüş sonucunda satıcı bulmak kolaydır. Hisseleri istediğiniz yerden alabilir ve kağıt üzerindeki karlarınızı nakde çevirebilirsiniz. Borsa ne kadar düşük olursa olsun 120 bin adet hisse alırken insan fiyatta belli ölçüde artışa neden olabiliyor. O yüzden uygun anı beklemesi ve hisseleri kendisine en az zarar verecek şekilde satın almak için fırsat kollaması gerekir. Açıkçası ben tam o günlerde öylesi bir nedenle borsada bu kadar büyük bir düşüş gerçekleşmesini beklemiyordum. Ama daha önce de söylediğim gibi borsada geçirdiğim 30 yıl bana gösterdi ki bu tip beklenmedik kazalar borsada zaten var olan eğilimleri güçlendirir. Ben de genellikle bu eğilimin içinde yer alırım. Unutulmaması gereken bir diğer şey de şudur. Asla hisseyi fiyatı en yüksek düzeydeyken satmaya çalışmayın. Bu akıllıca bir hareket değildir. Hissenin birkaç puan gerilemesini bekledikten sonra satın. 1916 yılında borsa yükselirken hisse satarak, borsa düşerken de hisse alarak 3 milyon dolar kazandım. Dediğim gibi insan ille de borsanın her zaman yükselmesini ya da düşmesini beklememeli. Gerektiği gibi yön değiştirmesini bilmelidir. O kış her tatilde olduğu gibi yine güneye Palm Beach'e gittim. Çünkü balık tutmayı çok severim. Hisse senetleri ve buğdayda kısa pozisyondaydım ve her iki borsada da kar ediyordum. Beni rahatsız edecek hiçbir şey yoktu. Keyfime bakıyordum. Elbette eğer Avrupa'ya gitmemişsem, menkul değerler borsasından ya da ham madde piyasalarından tamamen uzak durmam mümkün olmaz. Örneğin Adirondax'daki evimle brokerımın ofisi arasında doğrudan telgraf bağlantısı var. Palm Beach'te düzenli olarak brokerımın ofisine gidiyorum. O sırada ilimde bulunmayan pamuğun güçlü bir konumda olduğunu ve değerinin sürekli arttığını gördüm. 1917'de Başkan Wilson'ın savaşa son vermek istemesiyle ilgili çeşitli söylentiler dolaşıyordu. Bu söylentiler hem Washington'da çıkan gazetelerde yayımlanıyor hem de yüksek yerlerden Palm Beach'teki dostlarımın kulağına fısıldanıyordu. O yüzden bir gün borsaların durumunun başkan Wilson'a duyulan güveni yansıttığını düşünmeye başladım. Barış'ın bu kadar yakın olduğu söyleniyorsa hisse senetlerinin ve buğdayın düşmesi pamuğun da yükselmesi gerekiyordu. Hisse senetleri ve buğday konusunda hazırlıklıydım ama uzun bir süredir pamuk alım satımına girmemiştim. O gün saat 14.20'de elimde tek bir balya yoktu. Ama barışın yakın olduğuna olan inancım saat 14.25'te başlangıç olarak 15.000 balya pamuk satın almama neden oldu. Eski sistemimi yani size daha önce anlattığım toplu alım yapma yöntemimi izlemeye karar verdim. O gün borsa kapandıktan sonra Almanya'nın Amerika'ya savaş açtığı haberi geldi. Ertesi gün borsanın açılmasını beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. Hiç unutmam o akşam Gridley'de ülkenin en büyük sanayicilerinden biri, isteyen herkese elindeki United States Steel çelik hisselerini kapanış fiyatının 5 puan altında satacağını ilan etti. Çevrede Pittsburghlu milyonerler vardı ama kimse teklifi kabul etmedi. Borsa açılır açılmaz fiyatların al aşağı olacağını biliyorlardı. Tahmin edebileceğiniz gibi gerçekten de ertesi sabah menkul değerler ve emtia borsaları altüst oldu. Bazı hisse senetleri bir önceki günkü kapanış fiyatlarının 8 puan altında açılış yaptı. Bu benim bütün açıklarımı karlı bir şekilde kapatmam için bulunmaz bir fırsattı. Daha önce de söylediğim gibi borsa düşmeye başladığında halkın morali de tümüyle bozulursa bir an önce hisseleri alıp açıkları kapatmak en iyi stratejidir. Eğer yüksek miktarlarda kısa pozisyona girdiyseniz kağıt üzerindeki karlarınızı hızlı ve karlı bir biçimde nakde çevirmenin tek yolu budur. Örneğin ben sadece United States Steel hisselerinde 15 bin adet satarak kısa pozisyona girmiştim. Kısa pozisyonda olduğum başka hisseler de vardı. Karlı bir şekilde alım yapabileceğimi anlar anlamaz açıklarımı kapattım. Toplam 1,5 milyon dolar kâr ettim. Bu benim için gerçekten büyük bir şanstı. Elimde bir gün önce borsa kapanmadan önceki son yarım saatte aldığım 15 bin balya pamuk vardı. Ve pamuk fiyatı borsa açılışında 500 puan düşmüştü. Ne düşüş ama. Bir gecede 375 bin dolar zarar etmiş oldum. Hisse senetlerini ve buğdayı bir an önce satın alıp kısa pozisyondan çıkmam gerektiğini çok iyi biliyordum. Ama pamuk konusunda ne yapacağımı şaşırmıştım. Göz önünde bulundurmam gereken çeşitli faktörler vardı. Ve ben genellikle yanıldığımı anladığım anda zararın neresinden dönsem kardır diye düşünür. Ve elimdekilerden kurtulurum. Pamukta ise o sabah zarar edip satış yapmak istemiyordum. Sonra oturup pamuk borsasının durumunu inceleyecek yerde güneye tatile gittiğim ve zamanımı balık tutarak geçirdiğim aklıma geldi. Üstelik hisse senetlerinden ve buğdaydan o kadar çok kâr etmiştim ki pamuğu zararına satmaya karar verdim. Böylece karım 1,5 milyon dolar yerine 1 milyonun biraz üzerinde olacaktı. Olayı bir muhasebe sorunu olarak algılamaya kendimi koşullandırdım. Eğer bir gün önce borsa kapanmadan o pamuğu almasaydım 400 bin dolar cebimde kalacaktı. İşte insan ortalama miktarlarda alım-satım yaptığında bile oldukça büyük paralar kaybedebiliyor. Aslında benimsediğim pozisyon doğruydu. Hisse senetleri ve buğdaydaki pozisyonumu oluşturmama yardımcı olan düşüncenin tam tersi gerçekleştiği için rastlantısal olarak kâr etmiştim. Yine gelen felaket haberi borsadaki eğilimi güçlendirmişti. Beklenmedik savaş haberine karşın fiyatlar tam düşündüğüm gibi seyretti. Eğer her şey düşündüğüm gibi olsaydı her üç cephede de ben kazanacaktım. Çünkü barış zamanı hisselerin ve buğdayın fiyatı yine düşecekti. Pamuğun fiyatı hızla yükselecekti. Böylece ben her üçünden de kar etmiş olacaktım. İster savaş olsun ister barış, menkul değerler borsasındaki ve buğdaydaki tahminlerimde haklıydım. Beklenmedik savaş haberi benim işime yaradı. Pamuktaki tahminimse borsanın dışında bir şeye, yani Başkan Wilson'ın barış görüşmelerindeki başarısına bağlıydı. Pamukta zarar etmeme neden olanlar Alman komutanlardı. 1917 yılı başında New York'a döndüğümde 1 milyonu aşan borçlarımı ödedim. Borçlarımı ödemek benim için büyük bir zevkti. Bu parayı birkaç ay önce de geri ödeyebilirdim ama çok basit bir nedenden dolayı ödememiştim. Çok aktif ve başarılı bir şekilde alım-satım yapıyordum ve elimdeki sermayeyi azaltmak istemiyordum. 1915 ve 1916 yıllarındaki canlanmadan en iyi şekilde yararlanmak benim kendime olan borcumdu. Çok para kazanacağımı biliyordum. Ve alacaklılarımı zaten umudu kestikleri bir parayı ödemek için birkaç ay daha bekletmemin bir sakıncası yoktu. Borçlarımı azar azar ya da farklı alacaklılara farklı zamanlarda ödemek istemiyordum. Hepsini birden ödemekti amacım. Borsa benim lehime işlediği sürece kaynaklarımın izin verdiği kadar büyük çaplı alım-satım yapmaya çalıştım. Borçlarımı faiziyle ödemek istedim ama beni ibra eden alacaklılarım bunu kesinlikle kabul etmedi. Borcumu en son ödediğim kişi 800 dolar borç veren ve bana hayatı zehir edip çalışamayacak hale getiren adamdı. Onu herkese borcumu ödediğimi öğrenene kadar beklettim. Ondan sonra parasını verdim. Ona bir dahaki sefere birilerine birkaç yüz dolar borç verdiğinde nasıl davranması gerektiği konusunda bir ders vermek istedim. İşte borsaya dönüşüm böyle oldu. Borçlarımın hepsini ödedikten sonra paramın yüklüce bir kısmını bana düzenli gelir sağlayacak hisselere yatırdım. Bir daha da asla parasız kalmamaya, hiçbir güvencem ve sermayem olmadan yaşamamaya kararlıydım. Elbette evlendikten sonra karım için bir fon oluşturdum. Oğlumuz doğduktan sonra aynı şeyi onun için de yaptım. Bunu yapmamın nedeni paramı borsaya kaptırma korkusu değil, insanın elindeki avucundaki bütün parayı gözünü hiç kırpmadan harcayabileceğini bilmemdi. Bu fonları oluşturarak eşimi ve çocuğumu kendimden korumuş oldum. Tanıdıklarımdan bazıları aynı şeyi yaptılar ama daha sonra paraya ihtiyaçları olduğunda karılarını ikna edip fondaki parayı çekmeleri için onlara imza verdirdiler. Ve sonra da bu parayı kaybettiler. Bense öyle bir düzenleme yaptırdım ki ben ya da karım ne kadar istersek isteyelim bu fonu bozduramıyoruz. İkimizin de saldırılarından korunmuş halde bu para. Borsada ne kadar paraya ihtiyacım olursa olsun, karım bana olan sevgisinden bu parayı çekmeye kalkışsa bile paraya dokunamıyoruz. Bir daha kendimi riske atmamaya kararlıyım. 15. Bölüm Borsada spekülasyon yapmanın en tehlikeli yanlarından biri beklenmedik bir şeyle karşılaşmaktır. Bir sürüngen olarak yaşamaya devam etmek istemiyorsa, en temkinli adamın bile göze alması gereken bazı haklı riskler vardır. İş dünyasının tehlikeleri insanın evinden sokağa çıktığı ya da trene bindiği zaman göze aldığı risklerden daha büyük değildir. Kimsenin önceden tahmin etmediği bir nedenden ötürü zarar ettiğimde bunu dert edinmem. Ve kendimi beklenmedik bir fırtınaya yakalanmış sayarım. Yaşam beşikten mezara bir kumardır. Ve altıncı hissim olmadığı için başıma gelen şeyleri kabullenmem gerektiğini bilirim. Yine de borsa yaşamım sırasında isabetli kararlar alıp dikkatli adımlar atmama karşın dürüst davranmayan bazı rakiplerimin yaptığı haksızlıklar yüzünden zarar ettiğim oldu. Çevik ve uzak görüşlü bir iş adamı kendini sahtekarlardan, korkaklardan ve kalabalıktan nasıl koruyacağını bilir. Bugüne kadar ben hiç açık açık dolandırılmadım. Bir iki bakış shop'ta yaşadığım olaylar hariç. Oralarda bile genellikle dürüstlük en iyi politika olarak kabul edilir. Asıl kazanç üç kağıtçıların değil namusuyla oynayanların cebine gider. Ben sürekli karşımdaki memur hile yapıyor mu diye gözümü açık tutmam gereken yerlerde oynamamayı tercih ederim. Fakat bazı sahtekarlara karşı dürüst insanların yapabileceği hiçbir şey yoktur. Verdiğim sözde durduğum ya da centilmenlik anlaşmalarını çiğnemek istemediğim için başımdan geçen bir sürü olayı anlatabilirim. Ama anlatmayacağım çünkü bunun bir işe yarayacağını sanmıyorum. Roman yazarları, rahipler ve kadınlar borsa salonunu kanlı bir savaş alanına, Wall Street'in günlük işleyicini ise savaşa benzetmeyi pek severler. Bu benzetme çarpıcı ama aynı zamanda da yanlıştır. Ben borsayı savaş ya da mücadele olarak görmüyorum. Ben ne insanlarla ne de gruplarla savaşırım. Yalnızca fikirlerim değişik olabilir. Yani borsanın genel koşullarını herkesten farklı değerlendirebilirim. Oyun yazarlarının ticari savaş dedikleri şey insanlar arasında yaşanan bir savaş değildir. Farklı görüşler arasında yaşanan bir savaştır. Ben sadece ve sadece gerçeklere bakarım ve hareketlerimi ona göre planlarım. Bernard Baruch da zenginliğin reçetesini böyle vermiştir. Bazen gerçekleri bütün gerçekleri olduğu gibi ya da zamanında görmek zor olabilir ve bu yüzden doğru düşünemeyebilirim. Böyle zamanlarda da genellikle zarar ederim, haksız çıkarım ve benim için haksız çıkmanın bedeli hep yüksektir. Aklı başında bir insan hatalarının bedelini ödemesi gerektiğini bilir. Kimse kendini bazı kaçınılmaz hatalardan kurtaramaz. Ama ben haklı olduğumda zarar etmeye dayanamam. Oyunun kurallarında ani bir değişiklik olduğu için zarar ettiğim durumlardan da söz etmiyorum. İnsanın bazen kar ettiğini sanıp da bankadan boş elle çıktığı durumlardan söz ediyorum. Avrupa'da büyük savaş çıktıktan sonra ham madde fiyatlarında beklenen bazı artışlar gerçekleşti. Hem savaşın getireceği enflasyonu hem de bunu tahmin etmek zor değildi. Savaş uzadıkça fiyatlardaki genel artış devam etti. Hatırlayacağınız gibi ben 1915 yılında borsaya dönüşümü gerçekleştirmeye çalışıyordum. Menkul Değerler Borsası canlanmaya başlamıştı ve bundan yararlanmak da benim görevimdi. Benim için en kolay, en güvenli ve, ve en hızlı kar Menkul Değerler Borsası'ndaydı. Ve bildiğiniz gibi orada şans yüzüme güldü. Temmuz 1917'ye geldiğimizde artık bütün borçlarımı ödemiş, ayrıca iyi bir sermaye oluşturmuştum. Yani artık hisse senetlerinin yanı sıra ham madde alım satımına da başlamak için yeterince zamanım, param ve hevesim vardı. Yıllar boyu her türlü borsayı takip etmeyi kendime iş edinmiştim. Ham madde fiyatları savaş öncesi düzeylerine göre %100 ile %400 arası artış göstermişti. Buna tek bir istisna vardı. O da kahveydi. Elbette bunun da belli bir nedeni vardı. Savaşın çıkması Avrupa pazarlarının kapanması anlamına geliyordu. Ve Amerika dünyada kahvenin en büyük pazarı haline gelmişti. Zaman içinde ülkede bir kahve fazlası oluştu. Ve bu da fiyatın yükselmesini engelledi. Ben kahveye para yatırmayı ilk düşündüğümde kahve fiyatı savaştan önceki fiyatının da altına düşmüştü. Bunun nedeni açıktı. Ayrıca Alman ve Avusturya denizaltılarının engellemesi yüzünden ticari gemilerin sayısında azalma olduğu da biliniyordu. Zamanla kahve ithalinde azalma olacağı kesindi. Tüketim azalmayacağına göre ülkeye giren kahve miktarı azalınca kahve fiyatı da diğer malların fiyatları gibi artmaya başlayacaktı. Durumu görmek için Sherlock Holmes olmaya gerek yoktu. Neden herkesin kahve almadığını anlayamıyordum? Ben kahve almaya karar verdiğimde buna spekülasyon gözüyle bakmadım. Benim için daha çok bir yatırım da bu. Bu yatırımı paraya çevirmenin zaman alacağını biliyordum. Ama çok iyi kar getireceğinin de farkındaydım. Bu da kahveyi muhafazakar bir yatırım haline getiriyordu. Bu bir kumarbazdan çok bir bankacının yapacağı türden bir yatırımdı. Alımlarıma 1917 kışında başladım. Oldukça yüksek miktarda kahve aldım. Ancak piyasada bir değişiklik olmadı. Eskisi gibi durgundu. Fiyatlar da benim beklediğim artışı göstermedi. Sonuçta aldığım kahve hiçbir değişiklik göstermeden 9 ay elimde kaldı. Kontratlarımın süresi doldu ve ben de bütün opsiyonlarımı sattım. Kahve işinden büyük zarar ettim. Yine de tahminimin doğru çıkacağına emindim. Zaman açısından yanılmıştım ama eninde sonunda kahvenin de diğer ham gibi değerleneceğine inanıyordum. O yüzden elimdekileri satar satmaz yeniden almaya başladım. O dokuz sıkıcı ay boyunca elimde tuttuğum ve beni zarara sokan kahveyi üç kez satıp tekrar geri aldım. Artık pek de haksız olmadığımı görmeye başlıyordum. Ben üçüncü kez alım yaptıktan sonra fiyatlar artmaya başladı. Herkes aniden kahve piyasasında olacakları anlamış gibiydi. Yatırımın bana yüksek bir kazanç sağlayacağı benziyordu. Aldığım kontratları bana satanların çoğu Alman adı taşıyan ya da Almanya ile bağlantısı olan kişilerdi. Kahveyi gizli olarak Brezilya'dan alıp kavuruyor sonra da Amerika'ya getiriyorlardı. Ancak bu kahveyi taşıyacak gemi yoktu. Ve orada dağ gibi kahveleri olmasına rağmen bana sağlayacakları kahveleri getiremiyorlardı. Unutmayın ki ben önce kahve fiyatının artacağı beklentisiyle yola çıkmıştım. O dönemde kahve savaştan önceki düzeyine inmişti. Ve ben kahve satın alıp bir yıla yakın elimde tuttuktan sonra bile fiyat artmadığı için zarar edip elimdekileri satmak zorunda kalmıştım. Haksız çıkmanın cezası zarar etmektir. Oysa ben haklıydım ve elimde bol miktarda kahve vardı. Doğal olarak büyük para kazanmayı umuyordum. Birkaç yüz bin çuval almıştım. Bu yüzden kar edebilmem için fiyatta ufak bir artış yeterliydi. Ben yaptığım işlemlerin miktarlarından söz etmeyi sevmem. Çünkü çok büyük miktarda alım-satım yaptığım için başkaları övündüğümü düşünebilir. Aslında ben her zaman ayağımı yorganıma göre uzatır ve kendime güvenli bir sınır bırakırım. Kahve olayında da muhafazakar bir tarzda hareket ediyordum. Bu kadar fazla opsiyon almamın nedeni bu işte mutlaka kazanacağıma emin olmamdı. Koşullar benim lehimeydi. Bir yıl beklemek zorunda kalmıştım ama artık hem beklemenin hem de haklı çıkmanın ödülünü alacaktım. Çok yakında büyük kar edeceğimi biliyordum. Bunu görmek için falcı olmak gerekmiyordu. Ben de kör değildim. Milyonlarca dolarlık, kar hızla ve kaçınılmaz bir şekilde bana doğru geliyordu. Ama bana hiç ulaşamadı. Hayır, genel durumda herhangi bir değişiklik olmadı. Piyasa birdenbire yön değiştirmedi. Ülkeye aniden kahve de yağmadı. O zaman ne olmuştu? En beklenmedik şey, kimsenin o güne kadar yaşamadığı benim aklımdan bile geçmeyen bir şey. Bunu da hiç önümden ayırmadığım beklenmedik riskler listesine ekledim. Bana kısa pozisyona girerek kahve satan adamlar kendilerini neyin beklediğini biliyorlardı ve düştükleri durumdan kurtulabilmek için bir üç kağıt düşündüler. Washington'a koşup yardım istediler ve aldılar. Belki hatırlarsanız hükümet ihtiyaç mallarından kar edilmesini engellemek için çeşitli düzenlemeler getirmişti. Bu düzenlemelerin nasıl işlediğini hepimiz biliyoruz. Bu kahveciler Savaş Sanayileri Kurulu'nun Fiyat Belirleme Komitesi'ne başvurdular ve Amerika'nın kahvaltıda en çok içtiği içeceği vatan siperane bir şekilde korumaya karar verdiler. Profesyonel bir spekülatör olan Lawrence Livingston'ın kahve fiyatını sabitlediğini ya da sabitlemek üzere olduğunu bildirdiler. Eğer bu kişinin spekülasyon planları engellenmezse, savaş koşullarından istifade edecek ve 100 milyon Amerikalı her gün içtikleri kahve için akıl almaz fiyatlar ödemek zorunda kalacaktı. Bana gemi bulamadıkları için bir türlü getiremedikleri kahveleri bir güzel satan vatansever kahveciler böylece beni vicdansız bir spekülatör yerine koydular. Kendilerini kahve kumarbazı değil. Kahve tüccarı olarak tanımlayan bu kişiler, hükümete kahve üzerinden faiş kar elde edilmesini engellemek için ellerinden gelecek yardımı yapacaklarını bildirdiler. Şimdi böyle sinsi insanlardan ödüm kopuyor. Fiyat belirleme komitesinin yolsuzlukları ya da faiş karı engelleme konusunda elinden geleni yaptığına eminim. Ama yine de komitenin kahve piyasasını fazla derinlemesine incelemediğini söylemem gerekiyor. Komite ham kahve için belli bir fiyat belirledi ve mevcut bütün kontratların kapatılması için bir zaman sınırı getirdi. Bu karar yüzünden kahve borsası kapanmak zorunda kaldı. Yapabileceğim tek şey elimdeki kontratları satmaktı. Çantada keklik gözüyle baktığım o milyonlarca dolarlık kar aniden buhar olup uçtu. Ben de ihtiyaç mallarında kar edilmesine herkes kadar karşıyım. Ama Fiyat Belirleme Komitesi bu kararı aldığı dönemde bütün diğer ham maddeler savaş öncesi fiyatlarının %250 ile 400 fazlası fiyatlardan satılıyordu. Kahve ise savaştan birkaç yıl önce bulunduğu düzeydeydi. Kahvenin kimin elinde bulunduğu önemli değildi. Fiyat er ya da geç artacaktı. Bunun nedeni de vicdansız spekülatörler değil azalan ithalat ve kahve stoku olacaktı. Bunun tek sorumlusu dünyadaki bütün gemileri havaya uçurmayı kendilerine iş edinmiş olan Alman denizaltılarıydı. Komite kahve fiyatlarının artmasına izin vermedi ve frenlere asıldı. O dönemde kahve borsasının kapanmaya zorlanması tam bir politik hata oldu. Eğer komite kahveyi kendi kaderine bıraksaydı fiyat az önce belirttiğim nedenlerden ötürü artacaktı. Bunun da benim fiyat sabitlediğim söylentileriyle ilgisi yoktu. Ancak fiyatın fazla değil de biraz yükselmesi tedarikçileri bu piyasaya çekmek için yeterli olacaktı. Baruş'un savaş sanayileri kurulu fiyatları belirlerken bu faktörü yani tedariğin sağlanması konusunu göz önünde bulundurduğunu bu nedenle bazı mallara getirilen yüksek sınırdan şikayet edenlerin haksız olduğunu söylediği anlatılır. Kahve borsası daha sonra yeniden açıldığında kahve 23 sente satılıyordu. Amerikalılar bu fiyatı ödemek zorundaydı çünkü kahve bulunmuyordu. Kahve bulunmuyordu çünkü belirlenen fiyat kahve tüccarlarının önerisi yüzünden çok düşüktü. Bu yüzden yüksek navlunu ödemeleri ve ithalata devam etmeleri mümkün olmadı. Ham madde piyasalarında yaptığım alım satımlar içinde kahve en iyisiydi. Bu benim için spekülasyondan çok bir yatırımdı. Bir yıldan uzun bir süre kahve alıp sattım. Eğer ortada bir kumar döndüyse isimleri ve ataları Alman olan o kahve tüccarlarının işiydi bu. Brezilya'daki kahvelerini New York'ta bana satıyorlardı. Fiyat belirleme komitesi de fiyatı artmayan tek malın fiyatını sabit tutmaya karar verdi. Halkı kahve üzerinden edilecek kardan korumaya çalıştılar. Ama daha sonraki fiyat artışına karşı koruyamadılar. Sadece o değil çiğ kahvenin onsu 9 cent civarındayken kavrulmuş kahvenin fiyatı diğer bütün mallarla birlikte arttı. Bundan yarar gören tek kesim kahveciler oldu. Eğer çiğ kahvenin fiyatı ons başına 2 ya da 3 cent artmış olsaydı bu benim için birkaç milyon dolar anlamına gelirdi. Borsada pişmanlıklara yer yoktur. Pişman olarak hiçbir yere varamazsınız. Ancak bu olay benim için iyi bir ders oldu. Girdiğim işler arasında en kolay görüneniydi. Fiyatın artacağından emindim ve bile bile gözümün önündeki milyonları kaçırmak istemedim. Ama paralar aniden uçup gitti. İki olayda daha borsa kurullarının herhangi bir uyarı yapmadan işlem kurallarını değiştirmesi yüzünden zarar ettim. Fakat o olaylarda pozisyonum teknik olarak doğru olsa da ticari açıdan kahve işinde olduğu kadar sağlam değildi. Spekülasyon yaparken hiçbir şeyden kesin olarak emin olamazsınız. Size anlattığım olay gerçekten de beklenmedik tehlikeler listesinde bir numaraydı. Kahve hikayesinden sonra diğer ham maddelerde ve menkul değerler borsasında girdiğim kısa pozisyonlarda o kadar başarılı oldum ki hakkımda tuhaf söylentiler çıktı. Wall Street'teki profesyonel borsacılar ve gazeteciler, borsadaki kaçınılmaz fiyat düşüşlerinin arkasında benim olduğumu öne sürmeye başladılar. Kimi zaman gerçekten satış yapayım ya da yapmayayım, yaptığım sanılan satışlar vatan hainliği olarak nitelendirildi. Benim yaptığım işlemlerin boyutlarının ve etkisinin abartılmasının nedeni, halkın her fiyat hareketi için bir sebep talep eden, Doymak bilmez açlığını gidermekti sanırım. Daha önce bin kez söylediğim gibi hiçbir manipülasyon hisse fiyatlarını düşürüp düşük kalmalarını sağlayamaz. Bunu anlamak hiç de zor değildir. Yarım dakika bu konu üzerinde düşünmeye zahmet eden herkes nedeni kavrayabilir. Diyelim ki bir borsacı bir hisse senedinin fiyatını gerçek değerinin altına düşürdü. Bundan sonra ne olacaktır? Öncelikle bu kişi hisseyi satın almak isteyenlerin ekmeğine yağ sürecektir. Hisse senedinin değerini bilenler mutlaka düşük fiyattan satılıyorken o hisseyi almak isterler. Eğer hisseyi alan çıkmıyorsa demek ki borsanın genel koşulları olumsuzdur ve borsada genel bir düşüş beklentisi vardır. Fiyatın özellikle düşük tutulması borsada hoş görülmeyen bir tutumdur. Buna neredeyse bir suç gözüyle bakılır. Ama bir hisse senedini gerçek değerinin çok altında bir fiyattan satmak tehlikeli bir iştir. Eğer fiyatı özellikle düşük tutulan yani haksız bir biçimde kısa pozisyona girilen bir hissenin fiyatı yükselmiyorsa alıcı bulamıyor demektir. Alıcı çıktığında fiyat hemen yükselir. Şu kadarını söyleyeyim fiyatların haksız yollardan düşük tutulduğu öne sürülen olayların %99'unda düşüş doğal yollardan gerçekleşmiştir. Profesyonel bir borsacının işlemleri bu düşüşü hızlandırmış olabilir ama elinde ne kadar fazla hisse olursa olsun düşüşün asıl nedeni bu olamaz. Ani düşüşlerin ya da değer kayıplarının bazı borsacıların işi olduğu teorisi yalnızca borsayı kumar zanneden ve kendi akıllarıyla hareket edecek yerde söylenen her şeye inanan spekülatörlere gerekçe olarak uydurulmuştur. Talissiz müşteriler uğradıkları zararları açıklamak isteyen brokerlardan bu gerekçeyi sık sık duyarlar ama aslında bu zararlı bitiyordur. Zararlı ve yararlı tüyolar arasındaki fark şurada yatar. Borsanın düşeceği tüyosu kısa pozisyona girip hisse senedi satılmasını öneren olumlu bir tavsiyedir. Zararlı tüyo ise yalnızca bir bahanedir ve gerektiği yerde kısa pozisyona girilmesini engeller. Bir hisse senedi ani bir düşüş gösterdiğinde genel eğilim onu satmak yönündedir. Bu düşüşün mutlaka bir nedeni olmalı. Belki bu neden şu anda bilinmiyor ama mutlaka geçerli bir nedendir. O yüzden hisseler satılmalı diye düşünülür. Öte yandan eğer düşüş bir borsacının işi ise hisseleri satmamak gerekir. Çünkü bu borsacı hissenin peşini bıraktığı an fiyat yeniden fırlayacaktır. Ah şu yanlış diyorlar.